İstanbul'da bir zürafa. Yazan ve seslendiren Sunay Akın. Denizhan Özere Kitabın ilk yazısının adı Satılık Papağan. Sabaha karşı evine dönen bir kadının tahta basamakları adımlarken uzun topuklu ayakkabılarının çıkardığı ses, nisteki köhne bir apartmanın merdiven boşluğunda yankılanır. Kadın her gece yaptığı gibi Çantasında taşıdığı ve apartmanın girişinde yaktığı mumla aydınlatmaktadır adımlarını. Koridorlardaki dev kapıların birinin karşısında durup paltosunun cebinden anahtarını çıkarırken kilit deliğini daha rahat görebilmek için kapıya yaklaştırdığı muma doğru eğilir. İşte o an kadının yüzünü görürüz bizde. Mumun titak alevi bir habeş güzelinin yüz hatlarında dans etmektedir. Makyajı silinmiş, gözlerinden uykusuzluk akıyor olsa da son derece güzel bir kadın durmaktadır karşımızda. Pencerenin kenarındaki koltukta oturan yaşlı kadın, kapı açılınca ayağa kalkmak için güçsüz kollarıyla elindeki bastona abanır ama Habeş kadın ona doğru koşarak kalkmasını engeller. Yormayın kendinizi hanımım, hem neden böyle yapıyorsunuz, beni merak etmeyin demiyor muyum size? çoktan uyumuş olmanız gerekirdi. Yaşlı kadının kocası, dükkan açacağım diyerek tüm paraları alıp kaçtıktan sonra düşerler bu sefil duruma. Önce birkaç hafta umudu kesmemiştir kocasından, ne de olsa bir gezi yerinde onunla tanışıp aşık olduğunda evli bir kadındı. Evliliğini, kurulu yuvasını bozmuştu onun için. Dönecek diye günlerce bekledi pencere kenarında. Zamanla. Bu bekleyişler, zor günlerin de bile kendisini yalnız bırakmayan, evin geçimini, geceleri, bedenini satarak sağlayan hizmetçisinin dönüş yolunu gözlemeye dönüşür. O yaşlı kadın, Osmanlı hanedanı 5. Murat'ın kızı Fihime Sultan'dır. Cumhuriyet sonrasında Fransa'nın Nice kentine birlikte gittikleri, kocası Mahmut Bey'in ihanetine uğrasa da Habeş kökenli cariye onu bırakmaz. Geceleri Fahişelik yaparak kazandığı paralarla hazırladığı yemekleri eski saray günlerinde olduğu gibi tepsi içinde sunar önüne. Fehime Sultan gözlerini dünyaya kapadığında ardından gözyaşı döken yalnızca vefalı cariyesi olur. Habeş kadın en çok da notabilen hanımına bir piyano alamayıp yorgun parmaklarının tuşlara son kez olsun dokunamayışına üzülür. Fehime Sultan'ın doğduğu yıl olan 1875'te en dramatik olaylardan biri yaşanır Osmanlı sarayında. Bir yıl sonra, saltana tahtına oturacak olan Şehzade II. Abdülhamit'in baş kadını Nazikeda Kadın odasında piyano çalarken, dersi biten 7 yaşındaki kızı Ulviye Sultan da yanına gelir. Nazikeda Kadın odanın bir köşesinde oynayan kızını görmeden sürdürür müziğin. Büyülü dünyasındaki yolculuğunu, piyano tuşlarından çıkan sese bir insan çığlığı karışır aniden. Nazi Kadın, oturduğu tabureden tışladığında ateş topu içinde çırpınan bir kız çocuğu görür. Bulduğu kirbitle oynarken, elbisesini tutuşturan Ulviye Sultan, odanın ortasında bir meşale gibi yanmaktadır. Gördüğü korkunç manzara karşısında bir an duraksayan Nazi Keda Kadın, Şoku çabuk atlatır ve ateşi söndürmek düşüncesiyle kızına sarılır. Anne ve kız yuvarlanmaya başlar yerde. O da hasırla kaplıdır. Korkunç olay öğle saatinde yaşanmaktadır. Saray görevlileri yemekte olduğundan anne ve kıza yardım edecek hiç kimse yoktur. Elleri, kolları ve yüzü yanan nazik eda kadın bir yandan kara gözlü, uzun kirpikli, beyaz tenli, pembe yanaklı, melek gibi bir şey diye anlatılan, güzeli dillere destan olan kızını söndürmeye çalışmakta, diğer yandan sesi çıktığı kadar bağırmaktadır. Tüm olup bitenin tek görgü tanığı bir papağandır. Nazi Keda Kadı'nın odasındaki papağanın çıkardığı canhıraş ses, aşağı katta bulunan hizmetliler tarafından duyulur sonunda. Kuşun bağırışından bir tersin olduğunu anlayıp üst kata çıkanlar, odanın kapısını açtıklarında insanın soluğunu kesen, manzarayla karşılaşırlar. Anne ve kız yerde çırpınırken bedenlerinden yükselen ateş dilimleri üstünde bir papağan çığlıklar atarak uçmaktadır. Ulviye Sultan'ın dadısı odanın bir köşesinde duran seccadeyle ateşi söndürmeyi başarır. eda kadın yaralı olarak kurtulsa da Dolmabahçe Sarayı'nda doğan biricik kızı yaşamını kaybeder. Kızının öldüğünü duyan Abdülhamit öylesine üzülür ki Çöktüğü koltukta baygınlık geçirir. İstanbul'da büyük bir üzüntü yaratan bu korkunç olaydan sonra anneler ve babalar çocuklarını kibritle oynamamaları konusunda uyarırlar. Uyarılar günümüze kadar gelmiştir ama Ulviye Sultan'ın dramı ne yazık ki unutulmuştur. Ulviye Sultan'ın beyaz kefene sarılı yanık bedeni imin önündeki yeni caminin türbesine gömülür. Türbenin Hemen yanında bulunan Mısır çarşısındaki hayvan pazarında satılan papağanların karşısına dikilen insanlar ise sözlerinin zavallı kuşlar tarafından tekrar edilmesini isterler. Oysa papağanlar kendi dilleriyle Ulviye Sultan'ın öyküsünü anlatırlar ama tıpkı anne ve kızın yardım isteyen çılıkları gibi onları duyacak kimsecikler yoktur. İkinci öykümüzün adı Yaralı Balina. 1914 yılının 8 Haziran günü Galata limanından kalkan Rus bandralı Büyük Petro gemisinin güvertesinden el sallayan yolcular arasında Fenerbahçeli futbolcular da vardır. Odessa şampiyonu Sporting Kulübü'nün davetlisi olarak Rusya'ya hareket eden Fenerbahçe futbol takımı 5 karşılaşmaya çıkar. Maçların sonuçları mı? Hiç önemi değil efendim hiç önemli değil. Zira Rusya ile dostluk köprülerinin kurulmasının ardından Fenerbahçeli futbolcuları geri getiren geminin İstanbul limanına yanaştığı 28 Haziran günü Avusturya veliahtı Ferdinand öldürülür ve böylelikle Birinci Dünya Savaşı da başlamış olur. 10 Ağustos sabahı Enver Paşa'nın odasının kapısı çalınır. İçeriye giren Yarbay Kres von Alman subay elindeki telgrafı Enver Paşa'ya uzatır. Telgrafta Goben ve Breslau adlı iki savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'na giriş yapmak için izin istediği yazılıdır. Enver Paşa, gemilerin İngilizlerden kaçtığını bildiği halde izni onaylar. Üstelik gemilerin İngilizler tarafından zorlanmaları durumunda ateş edilip edilmemesi sorusuna da evet yanıtını verir. Aynı günün akşamı Boğaz'daki Said Halim Paşa yalısında yapılan toplantıda 33 yaşındaki Enver Paşa savaşta tarafsızlığın yitirilmesini şu sözlerle açıklar. Bir çocuğumuz oldu ve 29 Ekim günü Osmanlı donanması manevra bahanesiyle açıldığı Karadeniz'de Rus kentlerini topa tutar. Bombalanan kentler arasında Fenerbahçe futbol takımının çiçeklerle karşılandığı Odessa, Ateş eden gemiler arasında da Yavuz adını alan Goben vardır. Gölcük Deniz Üssü'nün Poyraz Rıhtımına bağlı Yavuz'u 1972 yılının Temmuz ayında ziyaret eden tarihçi Peter Lidle geminin hüzünlük görünümünü şöyle anlatır. Karaya vurmuş soluyan bir balina gibi üzüntü verici ölüme terk edilmişliği için de yine de ihtişamlıydı. Marmara Denizi'nin kıyısında hareketsiz duran yavuzu balinaya benzetmek olayın tüm hüznünü gözler önüne seriyor. Ama denizaltılar balina yakıştırmasını daha çok hak ediyorlar. Sakın ola ki Marmara'da gerçek bir balinanın yaşamadığını sanmayın. Bizanslı yazar Prokopios, Milattan sonra yüzlerde gemilerin kabusu olan bir deniz canavarının Marmara'da gezindiğinden söz eder. Bu canavar da bir balinadır elbette. 27 Eylül 1958 tarihinde bir cumartesi sabahı Çanakkale'nin Burnu açıklarında demirleyen Deniz Kuvvetleri'nin kurtarma gemisi Kurtaran'ın güvertesinde toplanan kalabalık kura çekimini derin bir sessizlik içinde izlemektedir. Yarbay Vedat Tören'in eliyle karıştırdığı kağıt parçalarında dalgıçların adları yazılıdır. Çekilişi yapan Yarbay Katlanmış kağıt parçasını özenle açarken heyecan son haddindedir. Preveze zaferini kutlamak üzere toplanan gemilerin düdük sesleri arasında kazanan dalgıcın adı duyulur. Assubay başçavuş Kemal Tutan Vedat Töre'nin kendi buluşu olan asansöre oturtulan dalgıçla birlikte biz de Çanakkale'nin soğuk sularına dalmaya hazırlanalım. Ama bizim dalışımız Yunt Dağı'ndan başlayacaktır. Etekleri Yeni Foça'ya kadar uzanan bu dağdaki bir pınardan çıkan suyla birlikte, Ceylanların susamış dilleri arasından geçerek aşağılara, çamaşıdık yıkayan kadınların yanına ulaşırız. Giderek hızlanmakta ve daha geniş bir yatakta sevişmekteyiz doğayla. Büyüyünce Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu olma düşleriyle maç yapan çocukları selamlarız. Gördüğümüz ilk düzlükte Almanya'dan izne gelen Gurbetçi otomobillerinin geçtiği köprülerin gölgelerini bir anlık üstümüzde hissettikten sonra Gencerli'ye varır ve bir bolunun içinde buluruz kendimizi. Karanlıkta akan suda tam da bunalmışken Kozbeyli yolunun birinci kilometresindeki bir çeşmenin musluğundan çıkarak yalağın içine düşeriz. İşte bu düşüşle birlikte Çanakkale boğazına dalmakta olan Kemal Tutan'ın yanındaki yerimizi de alırız. Çünkü çeşmenin alınlığında şunlar yazmaktadır. 5 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale'de Dumlupınar denizaltısında 21 yaşındayken şehit olan Yeni Foça'dan Rızaoğlu Necati Gala'nın babası tarafından akıtılan bu çeşme genç şehidin hayratıdır. Saat 12-17'de yaklaşık 80 metreye indirilen dalgıç Kemal Tutan'ın derinlikten dolayı ördek sesine benzer konuşması ulaşır gemiye. Denizaltının üstündeyim. Pervaneyi görüyorum. Denizaltı sancağı doğru 15-20 derece yatmış. Kıç kaportayı da görüyorum. Gemi deniz izburusuyla kaplı. beyaz her taraf. Kar yağmış gibi. O gün, 4 Nisan 1953 tarihinden başlayarak 72 saat yaralı bir balina gibi kurtarılmayı bekleyen dumlu pınar denizaltısına bir dalgıcın ilk kez ulaştığı gündür. Aradan 5 yıl geçmiş, denizin tortullarıyla kaplanan dumlu pınar, kutuplarda karla örtülü bir balina ölüsünün görünümüne bürünmüştür. Denizaltının üstünde 5 dakika kalan dalgıcın tehlikeli dönüş yolculuğu başlar. Hiç de endişeli değildir Kemal Tutan. Kuradan adını çeken elin kendisini onca derinlikten sağ salim çıkaracağından da emindir. 40 kademeye gelindiğinde 37 dakika beklenilmesi gerekir. Bu derinlikte canı sıkılmasın diye radyo dinletilir yorgun dalgıcıya. 81 dinleyiciye tabut olan Dumlupınar'dan dönüş yolunda Asubay Kemal Tutana'nın dinlediği Cevdet Çağlan'ın Hicazkar bir şarkısıdır. Of! Ser bir Boş kodu gül zarımı eyvah! Çanakkale'nin derinliklerinde dinlenen ayrılık şarkısı bizi de alır, hüzünlü bir aşk öyküsüne götürür. Heybeli adadaki deniz okulunda mezun olan İsmail Türe, kendi gibi gelibolulu olan bir genç kıza kaptırır gönlünü. İki sevgili parmaklarına işan yüzüğü taksalar da birbirlerini çok seyrek görmekteydiler. İsmail Türe denizaltıda, Muhabere subayı olarak görevlidir çünkü. Üstem'in aklına harika bir fikir gelir. Nişanlısına ışıklı Mors alfabesini öğretecek, Çanakkale'den geçiş yapacakları geceyi planlı olduğu için önceden bildirecek ve böylelikle haberleşeceklerdir. Boğazı yüzeyden geçmekte olan denizaltının kulesindeki denizciler sigara içmekte sohbet etmektedir. Aralarından birinin heyecanlı olduğu her halinden bellidir. Dilibolu kıyılarına geldiklerinde karanlık içindeki evlerden birinden bir el fenerinin yanıp söndüğü görülür. Seni seviyorum. Arkadaşları gülümseyerek İsmail Türe'ye bakarlarken genç aşık elindeki fenerle sevgilisine karşılık vermektedir. Bu olaydan sonra iki sevgilinin aşkı düşmez olur denizaltıcıların dilinden. Herkes haberleşmek için kurulan ışık yolunu konuşur. Arkadaşları Evlen şu kızla da buralardan her geçişimizde selamlaşmayı bırak artık diye takılırlar İsmail Küre'ye. Denizaltının üstünün ve altının bir olduğu yağmurlu günlerde bile Çanakkale Boğazı'ndan geçilirken elindeki fenerle aşk nebesi tututan yakışıklı denizci gözünü bir an olsun ayırmaz Gelibolu kıyılarından. Yine bir gün 27 yaşındaki Üstemen, Çanakkale'den geçecekleri gün ve saati denizaltının uğradığı bir limandan Telefonla haber verir nişanlısına. Ege denizinden Boğaz'a giriş yapacaklarını en öndeki denizaltının kulesinde olacağını bildidir. Genç kızın gözüne her zaman olduğu gibi o gecede uyku girmez. Büyük bir sabırla pencerenin önünde oturmakta ve gözünü hiç kırpmadan denize bakmaktadır. Fenerine yeni pil almış olsa da arada bir yanıp yanmadığını kontrol eder yine de. Birden... Dev bir karartı belirir suyun üstünde. Güneyden gelen bir denizaltı, penceresinin görüş sahasına girmiştir. Genç kız pencereyi açar ve gecenin karanlığına uzattığı elleriyle feneri yakıp söndürür. Seni seviyorum. Kulede bulunan denizaltının komutanı Bahri Kunt işareti görünce gülümser. Hay Allah! Bu kız denizaltıları şaşırdı. Nişanlısının denizaltısı bizim önümüzdeydi. Bir anlık tereddütten sonra 1. İnönü denizaltısının komutanı Bahri Kunt, yanıt gönderilmezse genç kızın tenaşlanacağını düşünerek karşılık verilmesini emreder. Yanındakilerin ne diyelim komutanım diye sorması üzerine de şunları söyler. Ebediyete kadar! O gece Üstüemen İsmail Türen'in görev yaptığı Dumlupınar, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ilk denizaltı olmuştur. Ama Gelibolu kıyılarına gelmeden Narabun'un açıklarında İsveç bandıralı Naboland adlı gemi tarafından çiğnenmekten kaçamamış ve yaralı bir balina gibi acı dolu sesler çıkararak Çanakkale'nin karanlık sularında kaybolmuştur. Her şey birkaç dakika içinde gerçekleştiğinden arkadan gelmekte olan birinci İnönü denizaltısı Dumrupınar'a çarpan geminin yanından habersizce geçerek Gelibolu'ya ulaşan ilk denizaltı olur. Genç kız, nişanlısından haber almanın huzuru içinde başını yasta koyduğunda genç denizci çoktan dalmıştır ebediyete kadar sürecek olan uykusuna. Üçüncü öykümüzün adı Kız Kulesi'ndeki Köpekbalığı. O gün kral, falcının sözlerinden korkarak kızı için yaptırdığı adacıktaki kuleye, bir sepet dolusu çiçek gönderir. Ama sepetten çıkan bir yılan prensesi sokar ve böylelikle kehanet gerçekleşir. Şüphesiz ki İstanbul'da yılan denildiğinde anlatılması gereken ilk öykü budur. Kız Kulesi için anlatılan bu öküde yılanın üzüm sepetinden çıktığı da söylenir. Oysa 1852 yılında İstanbul'a gelen Fransız şair ve ressam Theophile Gautier, Yılanın gizlendiği sepette çiçek olduğunu yazar. Bence böylesi daha güzel. Kızına çiçek gönderen bir baba vardır çünkü karşımızda. Sepette ister çiçek olsun ister üzüm, öykünün asıl merak edilen yanı yılana ne olduğudur. Bu sorunun yanıtı bilinmemektedir. Tıpkı öykünün geçtiği adacığı, şiir cumhuriyeti ilan eden şairin düzenlediği bir şiir akşamına katılımcılar kayıtlarla gelmeden önce, Mısır çarşısındaki hayvan pazarından satın aldığı bir yılanı Kız Kulesi'nde özgür bıraktığının ve yılana ''Bak dostum, yüzyıllar öncesinde de atalarından biri buraya gelmişti'' diyerek ona öyküyü anlattığının bilinmediği gibi. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Burmalı sütunun birbirine dolanan üç yılandan oluştuğu da çoğu İstanbullu tarafından bilinmez. Derler ki bir Yeniçeri Kılıcıyla uçurmuş yılan başlarını. Doğru mudur? Olabilir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Nil nehrinin kıyısında gördüğü bir timsahı kılıç darbesiyle ikiye ayırdığı dilden dile anlatılmıştır İstanbul'da. Bir yeniçeri bu kahramanlık örneğinden neden etkilenmesin ki? 49 yıllığına kafeterya ve satış merkezi olarak kiralanan kız kulesine yapılan haksızlığı o kadar çok yazdım ki. Baktım böyle olmuyor. Kalkıp salacak kıyısına gittim bir gün. Bir sanat merkezi yerine kafeterya yapılan kız kulesinin karşısında motor bekleyen bir grup kadının yanına yaklaştıktan sonra adaca gitmemeleri konusunda uyardım kendilerini. Ev oturmasına gider gibi süslenip püslenen kadınlardan biri ''Neden evladım?'' diye sorduğunda yanıtım şu oldu. ''Çünkü orada yılan var.'' Sanırım kız kulesinin... 900 metrekare inşaat alanı olarak tanımlandığı ihale sonrasında yapılanların onarım değil yıkım olduğunu tarih eserin kültür ve sanat dünyamızdaki yerini anlatarak inandırıcı olamadım. Öyleyse daha anlaşılır bir dille örnekler vermenin zamanı geldi. Turizme açılan Kız Kulesi'nin kapısında da lüks otellerin ve lokantaların kapısında görülen üniformalı görevliler duracaksa ben diyorum ki o insanları Üçüncü kol Ordu'dan seçelim. Neden mi? Çünkü Üçüncü kol Ordu'nun simgesi Kız Kulesi'dir. Bir düşünsenize, merkezi Mastak'ta bulunan bu ordu kurumunun kapısına gidip Kız Kulesi'nin menüsünde bulunan Tikirdağ köfte ya da hamburger siparişi vermek ne güzel olur değil mi? Kapıdaki nöbetçi, dalga mı geçiyorsun kardeşim diye sorduğunda söylenecek sözümüz hazırdır. Pardon, ben sizi... Kız Kulesi Lokantası'nın şubesi sanmıştım. Koskoca kol ordunun generalleri, ceketlerinin sol üst cebine taktıkları breverlerindeki kız kulesi resmiyle tarihi eseri lokantaya çeviren şirketin reklamını yapıyorlar. Eee, bunun karşılığında da kız kulesinde kol böreği satılmazsa ayıp olur. Burada bir anımsatma yapayım sevgili dinleyici kurum Ben bu yazı yazdıktan sonra 3. Kolordunun Brevösündeki Kız Kulesi simgesi değiştirilmiştir. Kız Kulesi bir satranç taşı gibi durmaktadır denizin ortasında. Turizm ve kültür bakanlarının o taşı yanlış oynayarak kendi politikalarıyla nasıl mat oldukları yukarıda verdiği örnekte son derece açıktır. Tarih boyunca birçok kez onarım görür Kız Kulesi. Ona imzasını atan yalnızca 2. Mahmut olmuştur. Padişah ilan edildiği ilk gün 33 insanı idam ettiren ve kendinden önce tahta oturan 4. Mustafa'nın cariyelerini Kız Kulesi'nden denize attıran 2. Mahmut, onardığı Kız Kulesi'nin kapısının üstüne de dönemin ünlü hattatı Rakım Efendi tarafından yapılan Tuğrası'nı koydurmuştur. Askeri müzede 26.379 envanter numarasıyla kayıtlı bulunan banda Kız Kulesi'nin resmi vardır. Sözünü ettiğimiz sahayaban yani gölgelik ikinci Mahmud'a aittir. Yani imzalar Kız Kulesi ile padişah arasında karşılıklı olarak atılmıştır. Topkapı Sarayı'na bakarak Kız Kulesi'ni benim gibi bir satranç taşı olarak gören hanedanlar 2. Selim ve Birinci Mahmud'dur. İstanbul'da ölen ilk padişah olan 2. Selim satranç oynanmasını yasaklarken bu oyunu en çok seven padişah olan 1. Mahmut Kızlar Ağası Beşir Ağa'nın kellesini 11 Temmuz 1752'de Kız Kulesi'nde kestirmiştir. Başını bir kurban gibi Kız Kulesi'nde cellata uzatan Beşir Ağa 1866'dan 1894'e kadar dünya satranç şampiyonu olan Steinitz'i anımsatır bana. Bu oyuncu satrancı tanrı ile oynadığını düşündüğünden her oyunda ilk hamle olarak bir taşı kurban ederdi rakibine. Ama gelmiş geçmiş satranç oyuncuları arasında en ilginci Bobby Fischer'dir. 1943 yılında doğan Fischer, 15 yaşında tüm dünyaya kabul ettirir ustalığını. Onu satranca iten de öğretmen olan annesinin evde bulunmadığı saatlerde oyalanması düşüncesiyle ablasının arman ettiği bir satranç takımı ve sayfalarında oyunun kurallarının anlatıldığı bir kitap olmuştur. Fischer cezaevine giderek Mahkumlarla oynar satrancı, bu oyunlar sonrasında düşünmeye en çok zaman ayıran insanlar sayesinde ustalaştığını söyleyecektir. Satranç düşkünü 1. Mahmud'a, İran hükümdarı Nadir Şah'ın 1741'de gönderdiği armağanlar arasında 10 adet fil de vardır. 1. Mahmud'un karşılık olarak 6 yıl sonra gönderdiği armağanlar ise elçi olarak görevlendirilen Kesriyeli, Ahmet Paşa tarafından Şah'a sunulamaz. Bunun nedeni Nadir Şah'ın bir suikast sonucu öldürülmesidir. Topkapı Saranı'nda sevgilenen ünlü zümrütlü hançer, sahibine ulaşamayan armağanlardan yalnızca biridir. O ki satrançtan ve aynı zamanda bu oyunun en önemli taşı olan Şah'tan söz ediyoruz, Atol Behramoğlu'nun 1972'de İran Şah'ı için yazdığı dizeleri okumanın tam da zamanı geldi demektir elinde ne piyon kaldı ne vezir ne kale düştü birbirine ardına atlar filler ama şah hala ayak diremekte yeni taşlar bulundu çünkü köpekler ihaleyi kazanıp halka açıldığını söyledikleri kız kulesinde akşam yemeğini 55 dolardan satan şirket yetkilileri onlara başlamadan önce sandallarla yaklaşanları korkutmak için üç köpekle koruma altına almışlardı atacığı. İkisi beyaz, biri siyah renkte olan bu köpekler gün boyu kulenin yanından geçen sandallara, motorlara havalamaktan, martıları kovalamaktan öylesine yorgun düşüyorlardı ki onları kıyıya çıkarmayı düşündüm bir ara. Ama Bernard şu sözünü anımsayıp vazgeçtim bu düşünceden. Zincirlenmiş köpekler mülkün en keskin koruyucularıdır. İlk ısırdıkları da Onları zincirden kurtaranlardır. Kız Kulesi'ni şiir cumleti ilan ettikten sonra kimi şairlerin tirimde bıraktıkları diş izleri yeterdi bana. Ama ne köpeklerin ne de şiir cumletine saldıranların dişleri Hüseyin Şalvarlı'nın 1964 yılında karşılaştığı dişler kadar keskin olamaz. Vaporların birer tiraki gibi ilk sigaralarını yakıp Dumanını bacalarından tüttürdüğü sabahın erken saatlerinde balıkçı Hüseyin Şalvarlı, Örkünos avlamak için oltasını denize bırakır kız kulesi önünden. 170 kulaç boyundaki oltanın ucuna yem olarak bir torik takılmıştır. 43 yaşındaki usta balıkçı dalgaların bir güneşçi gibi elense çektiği sandalına kurt dereli Mehmet pehlivanı düşünür. Oltayı tutan elleriyle ne de olsa güreş tutmuştu ünlü pehlivanla. Gerçi o zamanlarda küçüktü ama olsun. Kurt derili Mehmet pehlivanın güreşçi olması için bilgilerini anlattığı hatta herkesten daha çok ilgilendiği çocuğuydu köyün. Ne var ki o insanlar yerine denizle boğuşmayı tercih eder ve kendi bulduğu koca balıkları tuş etme yöntemlerini tüm İstanbul balıkçılarına öğretir. İlk olarak 390 kilo ağırlığında bir orkinos yakalayan Hüseyin Şalvarlı ikinci seferde Yemi kaptırdığı için bir kitarın kopuk teli gibi yukarı çeker oltasını. Ucuna toruk balığı takılarak suya bırakılan olta, suyun üstündeki birkaç denizanasının yanından geçerek kız kulesin derinliklerinde kaybolur gözler. Üçüncü kez denize sarılan olta'nın bir ucunda yine bir balık, diğer ucunda yine Hüseyin Şavallı vardır ama bu kez durum farklıdır. Balıkçı her zamankinden daha heyecanlı, balık her zamankinden daha büyüktür. Hüseyin Şalvarlı geriye dönüp baktığında kız kulesinden giderek uzaklaştığını fark eder. Ortaya takılan dev balık sandalı saatlerce sürükler. İstanbulluların işlerine gitmek üzere bindikleri vapurların pencerelerindeki dalgın bakışları arasında inanılmaz bir savaş yaşanmaktadır. Beyler bir Bey açıklarına gelindiğinde balık da balıkçı da yorgundur ama kazanan Hüseyin Şalvarlı olur. Arkadaşı Herikeli Burhan'ın yardımıyla birlikte suyun üstüne çıktığı karartı belirginleşmeye başlayınca kendilerine pay bekleyen martılar kaçışırlar korkudan. Suyun üstünde 7 metre boyunda dev bir köpek balığı vardır. İki motor tarafından çekilen köpek balığı Galata Köprüsü'ne getirilir. Birbirine çatılan 3 direk ortasındaki makara yardımıyla kuyruğundan bağlanan köpek balığı askıya alınarak teşhir edilir. Canavarın yakalandığı haberini duyan İstanbullu köprüye koşar. Tarihi günlerinden birini yaşayan Galata Köprüsü üstünde toplanan meraklılar yüzünden trafik aksar. Etrafını gazetecilerin çevirdiği Hüseyin Şalvarlı bir pehlivan edasıyla gülümsemektedir. Babası kurt delili Mehmet Pehlivan gibi usta bir güreşçi olamamış ama bir deniz devini pes ettirmiştir. Kız Kulesi açıklarında yaşanılan bu olaydan birkaç yıl sonra bir grup dalgıç tuzla açıklarındaki bir tekneden denize dalarlar. Ellerinde tuttukları taşta şu yazmaktadır: Balık Adam Doktor Günger Güven 8 8 1928 5 6 1967 Türk Balık Adamlar Kulübü. O günden sonra bir Köpekbalığı tarafından parçalanan Doktor Güngör Güven'in mezar taşı dalgıç arkadaşları tarafından ziyaret edilir ve üstüne rengarenk çakıl taşları bırakılır. Dördüncü öykümüzün adı İstanbul'un fare kapanı. Karadeniz'den gelen buzulların kentin iki yakasını ayıran boğazı kapattığını duyan İstanbullular kıyıda toplanırlar. Bu ilginç doğa olayının tanıkları arasında cesaretli olanlar, buz kütlelerinin birinden diğerine atlayarak boğazı yürüyerek geçme aracanına sahip olmayı kaçırmazlar. İçlerinde taşıdıkları, cambazın sesine uyanların yaptıkları gösteriyi izleyenler arasında bulunan Besim Ömer Bey, 1912 yılının 14 Nisan gecesini anımsar. Besim Ömer Bey, eğitimini Paris'te almış, Cağaloğlu'nda muayenehanesi olan bir tıp doktorudur. Bir gün penceresinde sık kafeslerin olduğu muayenehanesinin kapısı çalınır. Gelenler saraydandır. Padişah'ın gözdesi olan bir sultanın doğurması için Fransa'dan uzman bir doktor istenmiş fakat çağrılan doktorun ayrı tarihte İsveç sarayında bulunacağı bildirilmiştir. Besir Ömer Bey'in kapısını çaldıran da Fransız doktorun gönderdiği yanıta Besim Bey oradayken benim gelmeme gerek yoktur notunu düşmüş olmasıdır. Haremde yaptırdığı doğumla sarayın gözdesi olan Besim Ömer Bey, 24 Nisan Günü New York'ta yapılacak olan bir kongreye katılmaya karar verir. Fransa'nın Kale limanından İngiltere'ye geçecek Southampton'dan bineceği gemiyle New York'a ulaşacaktır. Oysa Kale'deki siz oyun olsun diye dolandığı pencere türlerinden çıkış yolunu bulamayan birer çocuğa dönüştürdüğü gemileri limana tutsak eder. İstanbul'a geri dönen Besim Bey yıllar sonra boğazı kapatan buzullara bakarak ses yüzünden yapamadığı yolculuğu anımsar. Nevsalli Afiyet adlı ilk sağlık ansiklopedisinin de yazarı olan doktorun biletini İstanbul'dan ayırttığı Titanik adlı gemideki kamerası buzdan'a doğru olan yolculuğuna boş çıkar. Buzuldan buzula atlayan insanlardan biri ayağı kayıp denize düşer gibi olsa da toparlar kendini. Bu durum kıyıdaki izleyiciler arasında heyecan yaratır. Besim Ömer Bey, Titania'ya binseydim buz parçaları arasında yaşam kavgası verenlerden biri de ben olacaktım diye düşünür. İstanbul Boğazı'nın buzullarla kaplandığı dönemlerde çok üşüyen ve aralarında küçük bir iceberg gibi görünen Kız Kulesi'nin Fenerbekçisi Mustafa Sav, Devlet Limanlar Umum Müdürlüğü'ne 9 Ağustos 1940 tarihli bir dilekçe yazar. Der ki o dilekçede. 27 seneden beri kız kölesinde fener gardiyanı vazifesinde bulunmaktayım. Bir kerre of kazasında bulunan altı nüfus efradı ailemden refikam ile validemin ağır surette hasta bulunduklarını haber aldım. Meşkur mahalde çocuklarımı himaye edebilecek başka kimsen bulunmadığı için esasen 10 seneden beri de hiçbir mezuniyet almamış bulunmaktayım. Mezun bulunduğum müddet zarfında gardiyanlık vazifem dahi İkinci gardiyan İsmail İştekel tarafından ifa edileceği ta'dit oğlunduğundan çocuklarımın muhafaza ve himayesini temin etmek üzere gidip gelme yol müddeti hariç olmak üzere 20 gün mezuniyet verilmesine müsaade buyurulmasını saygılarımla dilerim. Mustafa Bey baş gardiyan olarak imza atsa da dilekçeden mahkumun da yine kendisi olduğu anlaşılıyor. 1990 yılında Yeşil Ada Feribotu'nda ilaçlama yapan üç görevlinin ölmesi üzerine tüm bakışlar Kız Kulesi'ne çevrilir. Gemilerdeki fadelere karşı kullanılan siyanür gazının tarihi kulede depolandığının anlaşılması tepkilere yol açar. İki yıl sonra da Atak adlı bir balıkçı motoru yanaşır Kız Kulesi'ne. Şairler adacığı Şiir Cumhuriyeti ilan ederek, raflarında suna yakını Makiler, Cemal Süreyya'nın Üvercinka, Akın Akova'nın Sans Sütürme Şair Abü adlı kitaplarının da bulunduğu küçük bir kütüphaneyi tarih eserin çirkin kullanımına panzehir olarak kulede bırakırlar. Sonraki haftalarda düzenledikleri şiir akşamlarında kütüphanenin bekçi tarafından ayakkabılık yapılmak üzere evine götürüldüğünü öğrenirler. Şiir kitaplarına ne mi oldu? Fareler tarafından yenildiler mi yoksa? Bu kaygı hiç boşuna değildir. Hele ki şair Aristoteles'in önce 1. yüzyılda yazdığı şu dizeleri okuduktan sonra Ekmek için geldinizse evime fareler gidin başka delik bulun ben yoksul adamım ev demeye bin şahit ister bizim eve gidin bir zenginin konağına bol bol peynir kemerin kuru üzüm yiyin yemek artıklarıyla ziyafet çekin kendinize dişlerinizi keskinleştirmek istiyorsanız benim kitaplarımı kemirerek yemeğinizin tadı tuzu olmaz. İstanbul tarih boyunca farelerin cirit attığı bir kenttir. 1792 yılında İstanbul'a gelen Dr. Oliver geceleri çaylak ve baykuşlar tarafından avlanan farelerin çok oluşunun bir nedenini de kedilerin azlığıyla açıklar. Fransız doktora göre kentte kürt giyim modasının yaygınlığı da Veba hastalığının görülmesine neden olmaktadır. İstanbul'da bir salgın hastalık sırasında karantina hastanesi olarak kullanılan yerlerden biri de Kız Kulesi'dir. Maltepe Askeri Hastanesi'nin yetersiz kalması durumunda tecit yeri olarak kulenin bulunduğu adacığın kullanılması Osmanlı'nın sağlık sorunlarına gösterdiği duyarsızlığı ortaya çıkarır. Kentin Marmara girişine bulunan adaların salgın sırasında Karantina yeri olarak değerlendirilmemesi Doktor Oliver'ı hayaletler içinde bırakır. Bu doğa vergisi zenginliğin görülemeyip orada bir karantina limanının açılmaması binlerce İstanbul'unun yaşamına neden olmuştur. Kız Kulesi'nin konu olduğu ilk filmde de bir salgın hastalığın yol açtığı dram işlenir. 1923 yılında Musin Ertuğrul'un çektiği filmde kuledeki fener bekçisinin öldürmek zorunda kaldığı kuduz olan oğludur. Güvendiğiniz birisi sizi hayal kırıklığına uğrattığında söylediğiniz bir söz vardır. Dağ, fare doğurdu. Uygarlığın, dağların insan tarafından taklit edilmesiyle başladığı düşüncesinde olan bilim insanları vardır. Bu konuda örnek olarak Babil Kulesi, Mısır Piramitleri ve Aztek Tapınakları gösterilir. 2000'li yılların başında lığın geldiği en son nokta bilgisayardır ve biz bilgisayarın kumanda aracına Mouse diyoruz Ne dersiniz Böylelikle daha gerçekten fare doğurmuş olmuyor mu Mouse'dan ilini alamayanlar için bilgisayar bir fare kapanından farksızdır fare kapanı dedik de eri Fredin dizelerini okuduktan sonra bir fare kapanı satıcısının öyküsünü öğrenmek üzere Yunanistan'ın Pirekenti sokaklarına doğru yelken açalım. Ama önce Erik Fredd'in şiiri. Fare, fare kapanında ölü bir kedi gördüğünden bu yana devrim planları yapmakta. 11 Ocak 1923'te Alkmini adlı gemiyle Yunanistan'a sığınan Mersin Ermeni Kardeşler Cemiyeti'nden Kirkor Nazlıkyan sokaklarda fare kapanı satarak sağlar geçimini. Evinin küçük bahçesinde sevgilisi Urania ile birlikte akşamları demlenip şarkılar söylerken pira fareleri gündüz sokak sokak gezerek sattığı kapanlara yakalanmaktadır. Ama Nazlı Kiyan asıl kapanını Yunan Sivil Savunma Örgütü'nün içinde kurmuştur. Kapandaki Beyaz Pener ise sevgilisi Urania'dan başkası değildir. Urania'nın bir Yunan temeline aşık olması tüm planlara altüst eder. Kadın, Nazlı ilgili şu bilgileri verir yeni sevgilisine. Asıl adı Fevzi'dir. Rütbesi binbaşıdır. Kardeşi de Türk genel Kurmayında görevli bir albaydır. Geceleri hep haritalar, krokiler çizer, bunları da Türk ticaret ateşesi Bitat Bey'e aktarır. Fevzi Kamacı'nın bir Türk casusu olduğunun anlaşılması üzerine, siyasi polis şefi Yarbay Stavropoulos yakalanması için Başbakan Çaldarist'ten izin ister. Delillerin yeterli olmaması, Fevzi Bey'in tutuklanmasını geciktirir. Bu arada Farak kapanı satıcısı sevgilisinin kendisini tek etmesiyle bunalmak girdiğini, intihar etmeyi düşündüğünü yayar etrafına. Günün birinde de aniden yok olur ortalıktan. Türk casusu Fevzi Bey öldürüldü mü yoksa intihar mı etti? Bu sorunun yanıtı tarih sayfalarında sır olarak kalırken, 2000 yılında İstanbullular sinemanın ünlü casusu 007 James Bond'u Kız Kulesi'nden sevgilisini kurtarışını nefeslerini tutarak izlerler. Dünya Yetmez adlı filmde bir Rus nükleer denizaltısı Boğaz'dan gizlice geçerek Kız Kulesi'nin altındaki tarihi eserin içine girer. İstanbul'u sinema severler bir İngiliz casusu karşısında komik duruma düşen Ruslarak gülerler ama aynı yıl içerisinde buzulların yüzdüğü Birik Boğazı'nda batan Kursk adlı nükleer denizaltıda ölen 118 Rus denizi için gözyaşı dökerler. Ardından asıl gözyaşı dökülmesi gereken Kız Kulesi'nin kaybolan kapısıdır. Kuleyi 49 yıllığına kafeterya ve satış merkezi yapmak üzere kiralayan şirket, tarihi eserin Marmara Denizi'ne bakan Güney Cephesi'ndeki kapıyı sözde onarım çalışmaları sırasında yok etmiştir. Soğuk demir işçiliğinin en sıcak örneklerinden biri olan kapıda kız kulesi feneri yanarken ve tepesinde 2 Mart'ı uçuşurken görülmekteydi. Kuleyi Şiir Cumhuriyeti ilan edip şiir akşamları düzenlediğim yıllarda kaybolan kapının bir fotoğrafını çekmiştim. Ona da kitabın sayfalarında bir diğer açarak İstanbul'un kaybolan güzellikleri listesine kaydını yapalım. Midelerini doldurmak üzere lokantaya dönüştürülen Kız Kulesi'nin kapısını çalanların çalınan kapı umurunda mıdır ki? Beşinci yazımızın adı Leylekler Geçerken Büyükreş cezaevideki mahkum her sabah olduğu gibi 1915 yılının 13 Şubat günü de hücresinin pencesine konan serçelerin ötüşüyle uyanır. O gün... Kahvaltısının bir bölümünü serçelerle paylaştıktan sonra oturur ve dört duvar arasından bir mektup yazar kız kardeşlerine. Serçelerim elimden kırıntıları yiyerek bir toplumsal düzeye yükseldiler. İlk günler çağırma sekerek korkarak gelen bu kanatlı çiçekler şimdi güvenle parmaklarımın ucundan kırıntıyı gagalıyor yöremde cıvıldıyla uçuşuyorlar. Alkadras kuşu gibi serçelerle dostluk kuran onları Elleriyle besleye mahkum, Selanik'te doğmuş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de okuduğu Şemsi Efendi Mektebi'ne gitmiştir. 27 yaşındaki mahkum, ziyaretçisi olduğunu söyleyen gardiyanın ardından yürürken merak içindedir. Yabancısı olduğu bu kentte kendisini görmek isteyen kim olabilir ki? Mahkum, iki yıl önce öğrenci olarak bulunduğu Paris'in bir sinemasında, Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlara haklı gösteren sahneleri izlerken sinirlerine hakim olamamış sahneye sandalyesini fırlatmıştır. Kendisini ziyarete gelen ise Balkan halkını Osmanlı'ya karşı kışkırttığı için karşısına tabancayla dikildiği İngiliz gazeteci Noel Edward Buxton'dır. Mahkum Noel Buxton'a ateş etmiş ama kardeşi Leland Buxton'ı yaralamıştır. O gün ziyaretçi şunları söyler mahkuma. Sen cesur bu çocuksun. Ben de fena adam değilim. Tesadüf bizi karşı karşıya getirdi. Aramızdaki fikir ayrılığını ve siyasikini bir tarafa bırakarak insan sıfatıyla ahbap olamaz mıyız? Cezaevi serüveni Romanya'da gizli çalışmalar yapan İngiliz Noel Edward Buxton ve Leland Buxton adlı kardeşlerin karşısına 2 Ekim 1914'te tabancasıyla dikildiğinde yakalanmasıyla başlamıştır. Balkan halklarının İngiltere yanında yer alması için Osmanlı'ya karşı etkinlik üreten kardeşlerden Noel Buxton kendilerini öldürmek isteyen adamı merak ederek cezaevine gider. Böylelikle mahkumun serçelerle kurduğu dostluktan çok daha sıcak bir dostluk başlar aralarında. Öyle ki Büyükreş'in Almanlar tarafından işgal edilip mahkumun serbest bırakılmasına kadar sürer gider bu dostluk. Kenti işgal eden askerler saat kulesinin bulunduğu meydana geldiklerinde binaların çatılarına konan kuşlar aşağıda olup bitenleri şaşkınlıkla izlemekteydiler. Meydanlarını askerleri akışlamak için toplananlara kaptıran kuşların yüzlerindeki endişe kalabalığın arasına tek tük serpilmiş insan yüzlerinde de görülmektedir. Bahar yağmuru taşıyan bulutlarla kaplıdır gökyüzü. Yol boyunca akışlanan askerlerin en önünden ilerleyen at üstündeki adamın elinde Ucu yere kadar uzanan görkemli bir bayrak vardır. Gök gürültüsünden önce duyulan silah sesiyle bayrağın tamamı serilir yere. Askerler ve onları karşılamaya gelen insanlar kaçışırlarken, köşedeki kıra önünde eli silahlı bir adam heykel gibi durmaktadır. Onun bu duruşu yıllar sonra gerçek bir heykele dönüştürülecek ve kaidesine Hasan Tahsin adı yazılacaktır. İzmir'in konak meydanında bulunan Hasan Tahsin'in heykeline kuşlar konup havalanır her gün. Ama ne zaman sağ eline bir kuş konsa hüzünlenir Hasan Tahsin. Çünkü elinde o an tabanca değil, ekmek kırıntıları olsun ister. Ülkesini işgal etmeye gelen ordunun en önünde bayrak tutan Yunan temeniyle de, yaşamın başka bir anında karşı karşıya gelselerdi, tıpkı Noel Buxton gibi, dost olacaklarını çok iyi bilmektedir. Hasan Tahsin'in açtığı emperyalizme karşı direniş yolunda binlerce insan geçer Anadolu'ya. O yıllarda Hilal Ahmer'in yani Kızılayın idarecilerinden olan adnan adlı var ve eşi Halide'dip adı var da direnişçiler arasındadır. Bu durum işgal güçlerinin kuklası olan İstanbul hükümetinin Hilal-i Ahmer üzerindeki baskı kurmasına neden olur. Derneğin kasasındaki altınlara göz koyan İstanbul hükümeti yardım isteğinde bulunur. Katibi Umumi Hikmet Gizer, böyle bir isteğin kuruluş amaçlarına aykırı olacağı karşılığını verince de derneğin gelirine el koymak amacıyla bir denetleme heyeti gönderilir. Ancak dört müfettişten oluşan heyetteki Ermeni Aram Bey ve Nedim Nazmi Bey, hilal Ahmer lehine oy kullanınca plan bozulur. Bu sırada. Sivas Kongresi toplanmış, bağımsızlık dirilişini yönetecek olan temsil kurulu belirlenmiştir. Derneğin altınlarının Anadolu'ya gönderilmesi kararı üzerine tüm tehlikeyi göze alan İsmail Paşa sorumluluğu üstüne alarak altınları Mustafa Kemal Paşa'ya teslim eder. Emperyalizme karşı harcanan altınlar, savaş sonrasında eksiksiz olarak geri ödenir Kızılay'a. Göçmen kuşlar gibi Kızılay'ın altınlarını güçlerindeki sıcak ülkeye taşıyan İsmail Besinpaşa'nın kızı, Sabiha Hanım'ın torununu yaşantısının büyük bir bölümünde hapishane kapılarında görürüz. Görüş günlerinin dışında kocasından dört duvar arasından yazdığı mektuplarla gidermektedir özlemini. Mahpushane penceresine oturmuş suskun bir adam neler düşünür lelekler geçerken? Yakın geçmişin mutlu ve mutsuz günleri mi yeşerir gönlünde? Güneyin Tomao durmuş tarlaları, tuz ve deniz kokan ılık rüzgarları mı geçer aklından yoksa incir kuşlarını, sıtma ağaçlarını ve yoksul baba evini mi özler bütün kuşlar göçme eder çoraklaşmış yüreğinden penceresinde yalnız mı bırakırlar onu karısına yazdığı bir başka mektupta bu kalın ve sessiz duvarlar ki benim için bir sinema perdesidir diyen mahkum Hasan Tahsin ile ilgili bilgiler ister arkadaşlarından. Özgürlüğüne kavuştuğunda anti-emperyalist gazetecinin yaşamını konu alan filmi mutlaka çekecek, Hasan Tahsin Dolun de kendi oynayacaktır. Senaryoya katkıda bulunan Yaşar Aksoy ile mahkum arasındaki bağlantı Altan Yalçın tarafından kurulur. Filmde 12 Mayıs günü Pire Limanı'ndan İzmir'e doğru hareket eden Yunan donanmasında dağıtılan bildiri de sunulacaktır izleyiciye. Söz konusu anti-işkancı direniş bildirgesini dağıtan Yunan Komünist Partisi üyesi denizciler, gemiler sefer halindeyken kurulan askeri mahkemede yakalanmış ve donanma Çatalkaya önlerinden İzmir'e girerken cesetleri denize atılmıştır. Sahi bizler ülkemizin işgal edilmemesi için canlığını veren o Yunan denizcileri, neden anmayız? Hapishane kapısında bekleyen ve İsmail Besin Paşa'nın torunu olan kadının adı Fatoş, mahkûmun adı ise Yılmaz Güney'dir. Filmin sonu mu? Yaşar Aksoy'dan dinliyoruz. Diyor ki Yaşar Aksoy, İstanbul'da senaryo öncesi tüm hazırlıklar bitirildi diye duydum. Ardından Yılmaz Güney yurt dışına kaçtı. Altan'la ilişkimiz koptu. Sonra Altan da vefat etti. Yılmaz Güney'in benimle dolaylı ilişkisini bilen başka kimse de yoktu. Güney film bu arada galiba eridi gitti. Yıllar sonra konuştuğum Yılmaz Güney'in yakın arkadaşlarından yazar Hakkı Gümüştaş, Güney filmde Hasan ile ilgili tüm araştırmaların ve dökümanların ilgisizlik yüzünden heba olup gittiğini söyledi. Sonra da Yılmaz öldü. Savaş ve Sam Bu, altıncı öykümüzün adı. İstanbul'un öyküsü en garip olan hayvan heykeli Kadıköy'dedir. O heykelde kızgın bir boğa çarpar göze. Zavallı hayvanı böylesine öfkelendiren ne olabilir? Yağmurlu havalarda yanından geçen ve bir matadorun elindeki pelerine benzettiği kırmızı renkli şemsiyeler mi? Yoksa bu boğa heykelinin burada ne işi var diye düşünmeyen insanlar mı? Eğer Şemsiyelere kızıyorsa şikayetini 2. Mahmud'a iletmelidir. Çünkü kırmızı şemsiye kullanmak yalnızca padişaha özgüyken 2. Mahmud bu yasağı kaldırır. Alman kralı 2. Wilhelm'in İstanbul'u ziyareti sırasında 2. Abdülhamit'e Arman olarak getirilen boğa heykeli Yıldız Sarayı'nın bahçesine konulur ilk önce. O yıllarda hayvan heykelleri bahçelerin parkların süsü olarak tasarlanmaktaydı. Boğa heykeli zaman içinde yer değiştirerek Lütfi Kırdar Spor Salonunun önüne taşınır. Oradan da Asya kısmına getirilir ve eski Kadıköy iskelesinin karşısına konulur. O bu yolculuğunu yaparken İstanbul giderek kalabalıklaşmakta, yeşil alanlar yok edilmektedir. Tüm bu olup bitenlerin İstanbul'un nasıl da bir beton tarlasına dönüştüğünün farkındadır boğa heykeli. Sonunda alt yoldaki birkaç çiçeğin ekildiği ve bir tutam otun yeşerdiği çemberin içine hapsedilir. Öfkeli duruşuyla da duyalı insanların kendi kirleten politikacılara karşı olan tavırlarını ifade etmektedir. Boğa heykeli Almanların eline Fransızlarla 1871'de yaptıkları bir savaş sonrasında ganimet olarak geçmiştir. Biz de Donatia Sarayı'nın bahçesindeki ku heykellerinin süslediği havuzun yanından geçerek sadr Azam odasının duvarına asılı bir savaş tablosunun karşısında duralım. İtalyan ressam Zonaro'nun imzasını taşıyan bu resimde hücuma geçen Türk askerlerinin önünde vurulmuş Yunan askerlerinin olduğunu görürüz. Komşu ülkeyi tedirgin etmemek ve barış amacıyla Ülü Yunan askerlerinin üstü cumhuriyetin ilanından sonra boyayla kapatılır. 1961 yılına gelindiğinde Amerikan emperyalizmi elinde Birer kukla olan Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs Adası sorun olmaya başlar. Kore Savaşı'na katılan Türkiye, cumhuriyeti kuran düşüncenin barışçı politikasının çok uzağındadır. Zonaro'nun tablosundaki boya kaldırılır ve ölü Yunan askerleri gözler önüne serilir. 1923 devrimini gerçekleştirenlerin bir tabloda bile görmeye tahammül edemedikleri savaş sahneleri 1974 yılında ne yazık ki Kıbrıs'ta gerçek olacaktır. Fotoğraf makinesi kullanımının yaygın olmadığı yıllarda savaş ressamları gezinirdi cephelerde. Bu insanların görevi, savaş sırasında gördüklerini resmetmek ve muhabiri olarak görevlendirildik gazeteye ulaştırmaktı. 27 Nisan 1877'de Rusya'nın Osmanlı'ya savaş ilan etmesiyle 93 Harbi denilen tarihimizdeki en büyük seferbeylik süreçlerinden biri başlar. İşte bu savaşı izlemek üzere İtalya'dan gelen bir gazete ressamını koruma görevi Hasan Rıza'ya verilir. 19 yaşındaki Hasan Rıza askeri okul öğrencisidir. O da birçok arkadaşı gibi okuldan ayrılıp gönüllü olarak gelmiştir cepheye. Ressam etrafında patlayan bombalara, dikenli tellere ve çamur tarlalarına aldırmadan resimler çizerken Hasan Rıza da yanından ayrılmamaktadır. İtalyan ressam, bir gün küçük dilini yutar şaşkınlıktan koruması olarak yanında gezinen genç adamın uzattığı kağıtta kurşun kalemle çizilmiş bir portresi vardır. Böylelikle bir dostluk başlar. Okul yıllarında resme karşı ilgül olan Hasanıza ile İtalyan ressam arasında. Bir ressamla savaş alanında tanışan Hasanıza onun gösterdiği yoldan yürümek üzere İtalya'ya gider. Roma, Floransa, ve Napoli gibi kentlerde birçok atölyede ve müzede çalışan hastanıza bir süre Mısır'da kaldıktan sonra geri döner. Ülkeden ayrılışı üzerinden tam 12 yıl geçmiştir. Edirne'ye yerleşen hastanıza Karaağaç'taki atölyesinde çalışmaya başlar. Aynı zamanda Edirne Sanat Okulu'nda ve Edirne Hastanesi'nde müdürlük yapmaktadır. Bulgar ordusu 26 Mart 1913 günü Edirne'ye saldırdığında Hasanıza, resimlerini savaştan kurtarmanın derdine düşer. O sırada hastanede tedavi görmekte olan asker ressamlarımızdan Sami Yetik şöyle anlatır Hasanıza. Savaşın ilk gecesi müdürü bulunduğu hastaneden ayrılmamasını dostları ısrarla söyledikleri halde Hasanıza bu teklifi bir türlü kabul etmemiş, kara Ağaç'taki atölyesine gitmişti. Belki gayri şuuri bir hareket farz edilen bu gidişi Bence eserlerini kurtarmak kaygusundan ileri gelen bir ruh isyanından başka bir şey değildir. Senelerden beri göz nuru dökerek plüm taramasıyla yaptığı tarih resimlerin düşman çizmeleri altında ezildiğini, çiğnendiğini düşünmek, onu feveran ettirmiş, kimseyi dinlememiş, ölümü düşünmemiştir. Meriç Nehri'nin batı kıyısında bulunan Kara doğru koşan, savaş alanında tanıdığı bir ressam sayesinde resim sanatına yönelen Hasan Rıza'nın tek bir amacı vardı: savaştan resimlerini kurtarmak. Atölyesinin yağmalanmasına engel olamayan Hasan Rıza, tren istasyonu yakınlarında bulunan bir diğermenin arkasındaki tarlaya götürülür. Bir Ermeni kadının tanıklığına göre ressam tüfeklerine süngü takmış 5 askerin arasında yere yığılır. Edirne'ye yolunuz düşerse bir gün Karaağaç'a mutlaka gidin. Bilin ki Yunanistan'dan savaş tazminatı olarak alınan bu topraklar, Meriç nehrinin batı kıyısından Türkiye'ye pasaportsuz olarak bakacağınız tek yerdir. Nehrin karşı kıyısına geçtiğiniz köprünün yakınında bulunan Şehitlikte üstünde bir ressam paletinin resmi bulunan mezar taşında şunlar yazılıdır: Hasan Rıza, 28 Mart 1913 Cuma. Evini yağmaya giren Bulgar askerleri tarafından öldürülür. Bu mezar taşı Rasamo hiç anlamadığımızın bir kanıtıdır. O taşı oraya koyanlar için amaç yağmaya giden Bulgar askerlerini unutturmamaktır. Sanata değer vermeyen bu ilkel bakış sayesinde Rasamo anımsayan kimse kalmamış, unutulan Hasan Rıza olmuştur. Oysa Hasan Rıza'nın mezar taşına resimlerini savaştan kurtarmak isterken öldürüldü diye yazılmalıdır. Kimi güçler bizi barbar, soykırımcı, sanata değer vermeyen bir toplum olarak göstermeye çalışırlarken, Avrupa sınırımızda resimlerini savaştan kurtarmak isterken can veren bir ressamımızın mezarı vardır. Bu konum barış adına değerlendirilir ve dünyaya dostluk mesajlarını gönderileceği sanat etkinlikleri düzenlenirse, Hasan Rıza'nın çabası amacına ulaşacak, savaşın yıkımından insanları, kentleri, sanat eserlerini kurtarma şansı doğacaktır. Sınırında resimlerini savaştan kurtarmak isterken öldürülen bir ressamın mezarı olan kaç ülke vardır? Hasan Rıza resimleri en çok tanınan ressamdır aslında. Resim tarihimizde önemli bir yer tutan asker kökenli ressamlarımız gibi tuvaline, Savaş sahnelerini taşımıştır genellikle. Askeri Müze'de sergilenen Yanık Kale Muharebesi, Belgrad Meydan Muharebesi gibi resimlerinin yanında en çok tanınan tablosu Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı'dan İstanbul'a Gidişidir. Ders kitaplarına da giren bu resimde Fatih Sultan Mehmet beyaz bir at üstünde görülür. Atın ayak kalkan sağ ayağının hemen yanındaki İli tüfekli Yeniçeri ise Hasan Rıza'dan başkası değildir. Cephede portresini yaptığı ressamın ilgisiyle resim sanatına yönelen Hasan Rıza, kendisini fetih sonrasında Fatih Sultan Mehmet'in mutlu askerleri arasında çizerken savaş alanında öldürüleceğini bilemezdi elbette. Yedinci öykümüzün adı İstanbul Şövalyesi. Paris'i sevimli bir hayvan olarak bize sunan Walt Disney, Birinci Dünya Savaşı'na can kurtaran şoför olarak katılır. Yalnızca o mu? Polis romanlarının ünlü yazarı Hamedi de aynı savaşta bir can kurtaran aracında direksiyon sallarken görürüz. İlk kez 1896 yılında Paris fuarında görücüye çıkan can kurtaran aracının dikiz aynasına 4 yıl sonra Bronfield, Julia Grein, Sidney Howard, Somerset Mowkham gibi yazarların da baktığını unutmamalıyız. Birinci Dünya Savaşı'nda yaralıları hastaneye yetiştirme çabasını olan şoförler arasında şairler de vardır. Robert Hillier, Archibald MacLeish ve Cummings cankurtaran şoförlüğü yapmış şairlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda cankurtaran şoförlüğü yapan yazarlardan biri de savaş sonrasında işgal edilen İstanbul'da olup bitenleri izlemek amacıyla Londra Otel'inde kalan Torne Star gazetesinin muhabiridir. Lenin'in, Mustafa Kemal'e arman ettiği bir denizaltının, boğaza demirli sömürgecilerin gemilerini tehdit ettiğini yazan gazeteci, içinde bulunduğu durumu şöyle aktarır okurlara. Torva Savaşı'ndan bu yana, her savaş sonrası, tarafların birbirlerine giriştiği kanlı zulüm, tarihsel bir olgu olarak kendini yine tekrarlıyordu bu ülkede. Torne Star gazetesinin muhabiri, Sovyet denizaltısı yakalanmasada bir keçi yarısı, bebek önlerindeki bir teknede kadın kılına girmiş bir yığın Kemaliz savaşçının ele geçirildiğini bildirir. O gazeteci savaş alanlarında yaptığı gözlemlerini "Silahlara Veda" adlı kitabında bir araya getiren ve bu eseriyle dinamiti bulan İsveçli kimyacı Alfred Nobel'in 1896'da açılan basyeti gereği konulan Nobel ödülünü. 1954'te kazanan Ernest Hemingway'dir. Şairler ve yazarlar can kurtaran şoförü gibidirler. Yaşamın kolvarında ter akıtırlar ve ölümü geçmek için koşarlar. Kendi adlarına hiçbir beklentileri çıkarları da yoktur. Gerçek şair ve yazarlardan söz ediyoruz elbette. Trafik sıkışıklığında bir can kurtaran aracının peşine takılan küçük hesap peşindeki sürücüler ne yazık ki Edebiyat alanında da yol alabiliyorlar. Onların dize gelen dizelerinde ne polis ne de can kurtaran aracının sirenleri duyulur. Kulaklarını olup bitenlere kapatmışlardır çünkü. Kocasının bir yumrukta çıkardığı gözü elinde, hastaneye koşuyor zinnure. Yanından boş bir özel ambulans geçiyor. Edebiyatın daha genişletecek olursak sanatın özel insanlara yönelik olmasını istemek, Süreya Berfer'in okuduğum şiirinden geçen can kurtaran aracının şoför koltuğuna oturmak demektir. İhtiyar Adam ve Deniz adlı kitabında bir balıkçı ile kılıç balığı arasındaki öyküyü anlatan Hemingway, İstanbul'da kaldığı 1922-23 yılları arasında boğazda gördüğü kılıç balıklarından etkilenmiş olabilir mi? Savaş gemilerinden korkan kılıç balıklarının ortalıkta görünmediklerini söyleyebiliriz o yıllarda. Ama hiç değilse Marmara Denizi'nde sürüler halinde yaşayan bu balığın etini İstanbul'da tatmıştır Hemek Bey. Ünlü yazarın İstanbul mutfağını anlatan bir yazısı yoktur ama 1829 yılında kente gelen ve 2 yıl kalan İngiliz subay Adolphus Slade indirdiği bir kılıç balığının kılçığını mürekkebe batırarak şunları yazar. Marmara'dan gelen şöval kılıç balıkların etinden defne yaprağına sarılmış, şişleri küllenmiş mangal kömürün ateşinde pişirip tadabildiyseniz kalp huzur içinde Ulu Tanrım bu dünyada bana ağız tadı verdin diye şükredebilirsiniz. Kılıç balığının etini en çok seven Osmanlı padişahı 2. Mahmuttur. Onun zamanında Kılıç balığı eksik olmazdı saray sofralarından. Gün gelir Marmara sularında görülmez olur İstanbul şövalyeleri. Kılıç balıklarının sürüler halinde Çanakkale boğazından güneye doğru göç ettiklerini gören balıkçılar sandallarını kıyıya çekerek dualar yazarlar altlarına. Sorunu çözmek amacıyla sarayda yapılan toplantıda bir divan üyesi Akdeniz'e gemi gönderilerek biri erkek bir dişi bir çift kılıç balığının getirilip boğaza bırakılmasını önerir. Bu çevreci düşüncenin uygulanmasına gerek kalmaz. Çünkü yaşanılan sorun 1812 yılında kılıç balıklarının Marmara Denizi'ne geri dönmeleriyle sona erer. Cemal Süreyya'nın deyişiyle Fatih'in gemileri karadan yürüttüğü günden beri deniz kaçkını bir ulusun çocukları olduğumuzdan, Can kurtaran aracı gibi kılıç balığıyla da pek karşılaşılmaz şiirimizde. Bu bir kılıç balığının öyküsüdür. Yazılmasa da olurdu. Dizeleriyle başlayan Balık Ağzı adlı şiirde yaralı bir kılıç balığı seslenir bizlere. Deniz kızı girmiş düşünceme. Ben iflah olmam. Daylanları birbirine katmak organosların harcı. Dolanınca ağa çok geçmeden küserim. Bir çocuk bile çeker sandala beni. Bu kadar ağır olmasam. Yaralı kılıçbalığının yardımına koşan şairin adı Halim Şefik'tir. Bey'in romanındaki ihtiyar adam avladığı kılıçbalığını sandala çekemez ve köpek balıklarına yem olur. Halim Şefik dizelerinde Bey'e bir gönderme yapmış mıdır? Bu sorunun yanıtını kesin olarak veremeyiz. Ne İstanbul kılıçbalıklarına veda etti ne de kılıçbalıklarını bir daha gören oldu. Ve geldik 8. öykümüze. Adı sırtı yanan Zürafa. Yüzbaşı Materer ve Dumont Dörvil, Ege Denizi'nde bir ada olan Milo Limanı'nın etrafındaki kahvehanelerde ne aradıklarını bilmeden gezinirler. Eski sanat eserlerine meraklı olan bu iki Fransız, Kendilerini İstanbul'a götürecek geminin kalkmasına az bir zaman kala tanırlar Yorgo Betonis'i. Subayların antika eserlere ilgi duyduğunu anlayan Betonis onları evine davet eder. Ne ile karşılaşacaklarını bilmiyor olsalar da içlerinde ortaya büyük bir balığın takılacağı hissini taşıyan subaylar Betonis'in davetini kabul ederler ve hızlı adımlarla evine doğru yola koyulurlar. Tarih 20 Nisan 1820'dir. Yorgo Bettonis birkaç hafta önce oğlu Andon'la beraber tarlada çalışırlarken sırların çıktığı sabanın toprakta açılan dilin içine kaydığını anlatır yolda. Sabanı kurtaran baba ve oğul delikte beyaz bir taşın olduğunu görürler. Toprağı biraz işileyince de bunun mermer bir heykel olduğunu anlarlar. Bettonis Fransız subayların pek zamanı olmadığını bildiğinden heykeli nasıl bulduğunu anlatırken yürüdükleri sokaklarda Birisiyle karşılaştıklarında susmak da adam yanlarından geçip gittikten sonra öküsüne devam etmektedir. Heykelin gizlendiği odanın kapısıyla birlikte iki Fransızın ağızları da açık kalır. Karşılarında o güne kadar hiç görmedikleri güzellikte bir kadın heykeli durmaktadır. Göğüsleri çıplak olan kadın sol eliyle belden aşağısını kapatan örtüyü tutarken sağ elinde de elma büyüklüğünde bir küre taşımaktadır. Heykelin güzelliği karşısında büyülenen subaylar Beton ise heykeli satın alacaklarını söyleyerek kimseye göstermemesi konusunda ikna ettikten sonra gemiye geri dönerler. Yüzbaşı Materer ve Dumont d'Orville İstanbul'a varır varmaz dönemin Fransız seferi Marquis de Rouverie'nin karşısında alırlar soluğu. Eski eserlere meraklı olan Fransız seferi iki subayın anlattıklarından etkilenir ve hemen birinci katip Monsieur de Marcelüs'ü heykeli satın almakla görevlendirir. 23 Mayıs günü Mülö adası açığında Estafet adlı Fransız savaş gemisi demir atar. Fransız askerler Yorgo Betonis'in evine doğru giderlerken, sahire doğru ağır ağır ilerleyen heykelin yüklendiği arabayla karşılaşırlar. Heykelin kaçırılacağını öğrenen Türkler adaya önceden gelmiş ve kendi topraklarında olan sanat eserini İstanbul'a götürmek üzere el koymuşlardır. Liman yolunda tarihi eser kaçakçısı Fransız askerlerle Türkler arasında küçük de olsa bir çatışma yaşanır. Sayıca üstün olan Fransızlar dizginlerini ele geçirdikleri at arabasını dört dala sürmeye başlarlar. Toprak yolda hızla giden arabada dengesi bozulan heykel bir iki sallandıktan sonra devrilir ve kumsala yuvarlanır. Nice insanın Kolunu, kanadını kıran savaşın hedefinde de bu sefer bir heykel vardır. Türklerden kaçma telaşındaki Fransız askerleri heykeli sandala taşırlar ama kırılan kolları kumsalda bırakmak zorunda kalırlar. Milo Venüsü adı verilen heykelin kaçırılması siyasi bir gerginlik yaratır Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında. Türkler yağmacılıkla suçlar Fransızları. Tatışmalar sürüp giderken Heykeli bulan Rum köylüsü, bolluk içinde bir hayat sürmeye başlamıştır bile. Lür Müzesi'nde konan Yunus heykelinin kollarını bulmak için uzun yıllar araştırmalar yapılır. Belki de hiçbir kadının kolları kendisine sarılmak arzusuyla böylesine aranılmamıştır. Ne de olsa aranılan aşk tanrıçasının kollarıdır. Yapılan kazılarda bir yığın kol bulunur mül odasında. Ne var ki hiçbiri de heykele uymaz. Ama en çok merak edilen kolların nerede olduğu değil, heykeldeki Venüs'ün kollarıyla ne yaptığı olur. Öyle ki heykelin bir elinde elma biçiminde küre tuttuğu yazılmaya başlanır. Venüs'ün öyküsünü bilenler bunun küre değil, bizzat elma olduğunu da söylerler. Bu elma elbette Eris'in üzerine en güzel tanrıçaya yazdığı elmadır. Her şey... Tanrıların bir ziyafette bir araya gelmesiyle başlar. Apollyon'un ririyle şarkılar söylenirken, nifak tanrıçası Eris bir elmanın üzerine ''En güzel tanrıçaya'' yazarak ortaya atar. Hera, elmayı kapsa da Athena ve Afrodit itiraz ederek Zeus'tan hakemlik yapmasını isterler. En güzel tanrıçayı seçme konusunda kimseyi daraltmak istemeyen Zeus, sorunu çözecek olanın, İda Dağı'nda yaşayan Paris adındaki bir çoban olduğunu söyler. Tanrıların postacısı Hermes'in öncülüğünde Hera, Afrodit ve Athena, Bayramiç ile Edremit arasında Kaz Dağı olarak bilinen İda Dağı'na gelirler. Paris, tüm olup bitenlerden habersiz türsünü otlatmaktadır. Zeus'un buyruğunu Paris'e anlatan Hermes, en güzel tanrıçıya vermesi için elmayı Paris'e uzatır. Paris'in elinde bir elma, karşısında da birbirinden güzel üç kadın durmaktadır. Uzun süre düşünür Paris ve sonunda elmayı Afredite uzatır. Böylelikle Afridit, yeryüzünde yapılan ilk güzellik yarışmasını kazanan kadın olur. Dağlarda çobanlık yapan Paris neden Afridit'i seçmiştir? Sanırım bu soruya Afridit'in dalgaların köpüğünden doğmuş olduğunu yanıt olarak verebiliriz. Bir dağ çobanının deniz kokulu ve beyaz tenli Afrodit'ten etkilenmesi doğanın bir seçimi değil midir? Aşk tanrıçasının kollarıyla ne yaptığı tartışmalarına Salvador Dalí de katılır. Heykelin bir sürü kolu olduğunu söyleyen ünlü ressam onlarla ne yaptığını ise şöyle açıklar: "Vücudunun belli yerlerindeki çekmeceleri açıyordu. Bu çekmecelerinde ise onun ruhu vardı." Dalí'nin bu açıklaması Bedeninde birçok çekmece bulunan kadınlardan oluşan tablolarının esin kaynağını da gösteriyor bizlere. Benim asıl merak ettiğim ise bir tablosunda Dalí'nin neden bir zürafayı yaktığıdır. Bedenindeki çekmecelerinin birinde şair kimliği de taşıyan Metin dağ da benim gibi acayip şeyler düşündüğünden şöyle bir şiir yazar günün birinde. Kimi kimsesi yoktu kimsesiz zürafanın. Boynu bükük dolaşırdı. Sırtını kimse kaşamazdı. Kimsesiz zürafa bir gün çalı çırpı topladı, kendi kendisini yaktı. Kimsesiz zürafanın acayip dumanı oldu. Aşk tanrısı Afrodit'in ya da Venüs'ün heykeli Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Koridorlarının toplam uzunluğunun 12 kilometre olduğu Louvre Müzesi Paris'te bulunuyor. Ne dersiniz? Afrodit kendisini en güzel tanrıça seçen çobanına kavuşmuş olmuyor mu? İstanbul'daki zürafa sokağında ise kadınlar her gün ekmek parası kazanabilmek için hiç tanımadıkları erkeklere sarıyorlar kollarını. Çünkü bu sokağın iki tarafında genel evler sıralanmaktadır Zürafa Kent 1453 yılına kadar İstanbul, kubil yapılarıyla bir gergedan kent görünümündeydi. Fatih sonrası Bizas tapınaklarına eklenen minareler ve yeni yapılan camilerle bu görünüme zürafada katılmış oldu. Salacak kıyısından Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin bütün ihtişamıyla boy verdiği tarih yarımadaya baktığınızda sanki fotoğraf çektirmek için bir araya gelen gergedan ve zürafaları karşınızda Gülümserken bulursunuz. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi affedilmez bir hatadır. Bu hata bir Osmanlı padişahının istencilerden af dilese de yalvarışlarının kulak arkası edilerek öldürülmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu vahşet sonrasında padişahın bir kulağı nişan olarak kesilip saraya gönderilmiştir. Ülke yönetiminde en önemli yer olan sarayın rahatlıkla gözetlenebileceği yakınlıkta bulunan Ayasofya'ya minareler eklenmesi, gizlilik unsurunu ortadan kaldırmıştır. 1622 yılının 19 Mayıs günü İstancılar, sarayda bir hazırlık olup olmadığını öğrenmek için bir gözetleme kulesinden faksız olan Ayasofya'nın minarelerine çıkmışlardı. Yeterli önlem alınmadığını görünce de cesaretlenip, Çekirge ve karınca gibi üşüşmüşlerdi saraya. Ertesi gün bir pazar arabası yedi kuleye doğru hareket eder saraydan. Arabanın üstünde 18 yaşında elleri bağlı bir tutuklu vardır. Genç Osman elindeki iple zindanda kendisini sabırsızlıkla bekleyen cellata doğru son yolculuğuna çıkmıştır. 395 yılında Roma batı ve doğu olmak üzere iki ayrılır. Batı Roma 476'da tarih sayfalarından silinse de Bizans 1453'e kadar korur varlığını. Böylelikle Romalıların zürafa hakkındaki bilgileri Avrupa'da kaybolurken İstanbul'da uzun yıllar korunma altına alınır. Romalılar zürafanın deve ile Leopar'ın çiftleşmesinden doğduğuna inanıyorlardı. Zürafanın İstanbul'a ilk kez ne zaman geldiği bilinmese de Milletten sonra 364-424 yılları arasında yaşayan Kapadokyalı filos Torgius, İstanbul'da gördüğü bir zürafa resminden söz eder. Kont Marcelinus da Milletten sonra 439 yılında İmparator Anastasios'a Hindistan'dan Arman olarak bir fil ve iki zürafa gönderildiğini kaydeder. Tarih sayfalarına bir göz attığımızda Arman niyetine. Doğasından uzaklaştırılan pek çok zürafa görürüz. Bunun nedeni zürafanın şaşırtıcı ve bir o kadar da etkileyici görünümüdür. Uysal oluşu da kolay yakalanmasına zemin hazırlar. Tek sorun paketlenmesi olsa gerek. İstanbul'daki bir zürafayı anlatan yazıların en eskilerinden biri 1597 yılına aittir. Dönemin padişahı, kirazı ve gülü çok seven 3. Mehmet'tir. En uzun süreli eğitim alan Osmanlı padişahı olmasına rağmen, annesi Safiye Sultan'ın dizleri dibinden ayrılmayan 3. Mehmet, Davutpaşa bahçesinde yaptırdığı sarayını bir kablumboğa kabuğu gibi kullanmak, sorunları çözmek yerine gizlenmek niyetindedir. Oysa tüm Anadolu'da celali isyanları köy köy kasaba kasaba yayılmaktadır. İşte böylesi bir dönemde İstanbul'da bir zürafanın yaşadığını, Francis Morrison fısıldar kulağımıza. Bu zürafa, Morrison'un Son 10 Yılın Seyahatleri ve İrlanda Tarihi adlı kitabının sayfaları arasından uzatır başını. İşte kitaptaki o bölüm. Burada şehrin duvarlarının hemen yukarısında yer alan saray harabelerinde Türkler tarafından Kilo adı verilen bir fil ve Afrika'dan henüz getirilmiş bir yaratık gördüm. Bu yaratık bizim ülkemizde hiç bilinmeyen bazı asyalılar tarafından Surnapa, bazıları tarafından Astanapa, İtalyanlar tarafından Giraffa olarak adlandırılan Mercator'un haritalarında gördüğümü iyi anımsadığım bir yaratıktı. Bu çok nadir rastlanan bir hayvan olduğundan elimden geldiğince tarif etmeye çalışacağım. Saçı siyah ve beneklerle dolu olup kırmızı renkteydi. Parmaklarının ucuyla Sırtına güçlükle dokunuyordu. Sırtı omuzlarına doğru yükseliyordu. Boyu ince ve üç els uzunluğundaydı. Bulunduğu yerden odanın herhangi bir yerine sadece bir boyun hareketiyle uzanabiliyordu. Etrafında çevrili yüksek çitlerden boynunu dışarı uzatabiliyordu. Kendimi ondan çok uzaklarda sandığım anlarda bile burnunu ansızın boynumda hissedebiliyordum. Bu durum pek hoşuma gitmiyordu. Ve her ne kadar bakıcıları zarar vermeyeceğini söyleseler de öpücüklerinden mümkün olduğunca kaçmaya çalışıyordu. Fines Morrison'un anlatımı İstanbul'daki bir zürafa hakkında en ayrıntılı bilgileri içermesi açısından önemlidir. Yazarın zürafayı gördüğü yer Konstantin Sarayı'dır. Bizans'tan kalan harap bir sarayın odalarında fil ve zürafadan başka kim bilir hangi hayvanlar konuk edilmişti tarih boyunca. İstanbul'un bazı çocuk parklarında görürüz zürafayı. Su içmek için başını yere eğmiştir. Bu duruş bir kaydırak görünümü kazandırır ona. Zürafanın boynundan aşağıya doğru kayan çocuklar arasında kardeş olanlar varsa büyük olan bir zarar görmemesi için kollar küçüğünü. 4. Murat'ın da hayattaki iki kardeşinden biri olan Şahsade Kasım'ı boğdurtuğu 1638 yılında da İstanbul'da bir zürafa konuk, daha doğrusu esir olmuştur. Ticaret amacıyla kentte bulunan İngiliz John Sanderson şöyle aktarır zürafayla ilgili gözlemlerini. O güne kadar gördüğüm en saygıdeğer ve güzel hayvan zürafaydı. Bakıcısı olan iki Türk onu zaman zaman dizlerinin üstüne çöktürüyordu ama asla ve asla bir Hristiyan'dan alınacak para için değil. İngiliz tüccarın yazdıklarından zürafayı dizlerinin üstüne çöktürmeleri için bakıcılara para teklif ettiği ama bunun kabul edilmediği anlaşılıyor. Sultan II. Abdülhamit döneminin maliye bakanı Münif Tahir Paşa'nın Erenköy'deki köşkünün bahçesinde boy gösteren bir zürafa İstanbulluların ilgi odağı olan hemcinslerinin sonuncusudur. Paşa'nın köşkü tren İstasyonunun tam da arkasında olduğundan tren durduğunda bütün yolcular pencerelere koşarlar zürafayı seyretmek için. Öyle ki köşk halk arasında zürafalı köşk diye anılmaya başlanır. Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri nekathane olarak kullanılan köşkte tedavi olan gaziler arasında bahçesindeki zürafayla hatıra fotoğrafı çektirmeyen de yok gibiydi. İstanbul'a daha eski tarihlerde gelen zürafaların sonlarını ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Ama Mehmet Münif Paşa'nın zürafası yakın zamanda yaşadığından biraz daha şanslı olduğumuzu düşünüyorsanız aldanırsınız. Çünkü bu zürafanın gelip geçen trenlerin pencerelerinden ne zaman görülmez olduğu bilinmemektedir. Ha bu arada sözünü ettiğimiz zürafa İtalyan heykeltıraş Rosetta tarafından yapılan hayvanın gerçek boyutlardaki bir heykelidir. Edip Canserer, Tragedyalar adış yerinde Armenak, Vartuhi, Stepan, Lussin, Diram adlarında olumsuz, dengesiz, uyumsuz bireylerden oluşan bir aile sunar okura. Şair, şu dizelerle tanıtır Vartuhi'yi ve dinsel Çin müziği Vartuhi, yarı kalmış bir çiftleşmedeki, yarı kalmış yaratıkları doğuran. Varduhi bir zürafadır. Hem de İstanbul'u özgü bir zürafa. Nasıl mı? Cansever'in ilk gençlik yıllarında Çiçek Pazajı'nda yaşadığı bir anısına kulak veriyoruz. Diyor ki Edip Cansever. Birden Varduhi'yi gördüm. Şöyle çocuk yaşımı aşmıştım. Yanımda bir eskiciyle Pasajın üstündeki katlardan birine girdik. Bir şeyler satın alacaktık. Babam göndermişti. Ne var ki kapı açılır açılmaz korkuyla karışık bir duygu çöreklendi içime. Karşımda saçları çok kısa kesilmiş, iri yarı, kadına benzemeyen bir kadın duruyordu. Hemen ayaküstü bir özür bularak eskiciyle birlikte kaçarcasına çıktım. Eskiciden kadın hakkında bilgi aldım. Bana bu kadın zürafadır dedi. Zürafanın ne olduğunu soramadım ama sonradan araştırdım sivici kadın anlamında kullanılan bir sözcük olduğunu öğrendim. Bir elinizin baş, orta ve yüzük parmaklarının uçlarını bir araya getirir. Serçe ve işaret parmaklarınızı da yukarıya doğru kaldırırsanız zürafa görüntüsü elde edersiniz. Sakın ola ki bu şekli kurt sanmayın. Çünkü dünyanın en ciddi coğrafya olan National Geography'nin Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak üzere hazırladığı sayfalarda eliyle tarif ettiğimiz şekilde zürafa fükür yapan bir çocuk fotoğrafına yer verilmiştir. Bu bilginin şu altında kendilerini milliyetçi olarak tanımlayanların düzenledikleri gösterilerde tarih boyunca rastlayamadığımız kadar çok sayıda zürafanın İstanbul'da bir araya geldiğini söyleyebiliriz. 10. yazımız kitapla aynı adı taşıyor. İstanbul'da bir zürafa. Haydarpaşa rıhtımına yanaşan gemilerden yük boşaltan dev vinçler birer zürafa görünümündedirler. Bu vinçlerden biri ne zaman gözüme takılsa bir zürafanın İstanbul'a deniz yoluyla yaptığı yolculuğu Anımsarım. Mussolini'nin Hitlerle birlikte İkinci Dünya Savaşı'na hazırlandığı yıllarda Haydarbaşı önlerinden geçerek Kadıköy iskelesine doğru yol alan bir akşam vapurunun, kaptan köşkünün altında bulunan ve ikinci mevki güverteye bakan küçük kamerasında bir grup insanın toplandığını görürüz. Yolcular arasında, yaşantılar boyunca sağ elinin işaret parmağını bir kez olsun diline değdirmeyenler, mendire dizili karabataklarla bakışırken bir kitabın sayfasını çevirmek için bu hareketi yapanlar, Nesip Bey dinlemektedirler nefeslerini tutarak. Hayranlarının etrafını çevirdiği Nesip Bey, halkalı Ziraat Mektebi'nin kurulmasına emek vermiş bir tarım öğretmenidir. Yine her akşam vapurunda olduğu gibi Tekirdağ'daki işinden Katıköy'e dönerken dönemin siyasi havası üzerine fıkralar anlatmakta ses tonuyla kendisine kulak verenleri büyülemektedir. Dinleyicileri arasında Katıköy'de oturmuyor olsalar da yazılarına malzeme toplamak için vapura binen gazeteciler de vardır. Bizim de sohbetine kulak verdiğimiz gün Avrupa'da kaynayan savaş kazanlarını ve dünyanın gidişini anlattığı şu fıkrayla yorumlar Nesip Bey. Doğu Anadolu'da turneye çıkan bir Avrupa sirkinin fil bakıcısı ölür. Oldukça yüksek ücret karşılığında bu işe adam arandığını duyan çoban Memo sirkaya başvurur. Bu işi yapıp yapamayacağı sorulduğunda da Kendinden emin bir şekilde, her gün birkaç yüz sığırı sürüp götürüyorum bir hayvanın lafı mı olur? karşılığını verir. O güne kadar filin resmini dahi görmemiş olan Memo, hayvanla karşılaşınca şaşkınlığından küçük dilini yutar ama bozultuya vermez. Çadırı toplayan sirk yola çıkarken Memo da filin üstüne biner. Kentin çıkışında kendisine şaşkın Şakyon bakan köylüsü Haso'ya, karısına şu mesajı iletmesini söyler. Memo binmiş alamete gidiyor kıyamete. Ya döner ya dönmez hakkını helal ede. Nesip Bey'in anlattığı olayın kahramanı Memo'nun yaşadıkları yıllar öncesinde Musahip Abdi Bey'in başına da gelmiştir. Sarayın eğlence kaynağı olan Abdi Bey, 3. Selim'in fasıl takımı çavuşlarındandır. Küpeli çavuş diye de anılan bu muhterem şakacı kişiliğiyle üçüncü Selim tarafından pek sevilirdi. Öyle şakacıydı ki, bu uğurda padişahın bir sadabat ziyareti sırasında az kalsın canından oluyordu. Abri Bey, bir arkadaşıyla şakalaşırken, delinin soğuk sularında bulur kendini. Yüzme bilmeyen küpele çavuş, boğulmak üzereyken, ibdanda da yetişenler tarafından güçlükle kurtarılır. Abri Bey'in, üçüncü Selim'den sonra gözüne girmeyi başardığı, ikinci Mahmut'un, Tahta oturduğu 1823 yılında İstanbul limana yanaşan bir gemiden indirilen yükler arasında Hafız Hızır İlas'ın Latayifi Enderun adlı kitabında yazdığı gibi bir de zürafa vardır. Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın padişahı arman olarak gönderdiği zürafa, kendisini ilk kez gören İstanbulluların şaşkın bakışları arasında Çinili Köşk Meydanı'na getirilir. Zürafanın İstanbul sokaklarında yaptığı bu yürüyüş sırasında yol kenarında toplananlar boyunu, yürüyüşünü, bakışını tanıdıkları eşe dosta benzeterek görüşürler. Michel Aleyn de Zürafa'nın Sarı'daki sünnet düğünü için gönderildiğini yazar. 1998 yılında yayınlanan Zarafa adlı kitabında. Aleyn, Zürafa ile birlikte gönderilen Hasan adlı bakıcının Aptal Türkler tarafından çölden gelen bir cahil olarak küçümsendiğini ve hayvanın bakım için istediği sütü tüm ısrarlara rağmen vermediklerini belirtir. Böylelikle de bir halkı küçümsemenin başka bir örneğini sergiler. Zürafa, padişahın 27 Kasım günü buyurduğu fermanla görücüye çıkar. Hayvanın ağaçların yapraklarını yiyişi hayranlıkla izlenirken Habeş Ahmet Ağa hazırladığı senaryoyu başlatmak üzere bağırır. Zürafa müteyyemmen ve mübarek bir hayvan olup onu eliyle tutarak bir kere gezdiren Müslüman yeryüzünde hiçbir zarar ve ziyan görmez. Sonra da hayvandan çok korkan Abdi e doğru bakarak şunları söyler. Haydi Müslüman olan gelsin zürafayı şöyle bir gezdirelim. Kim bu hayvanı gezdirirse cennete gidecektir. Padişahın memuldür sözü üzerine. Kendini eller üstünde bulan Abdi Bey, zürafanın üstüne oturtulur. Abdi Bey'in yalvarmalarından, yakarmalarından korkan zavallı hayvan, huysuzlanarak İstakiye Köşkü'ne doğru koşmaya başlar. Bu sırada Abdi Bey'in padişaha seslenişi duyulur. ''Alet hakkını helal eyle efendimiz. İlk menzilimiz ecel beşiidir. İşte bindim gidiyorum elveda.'' Büyük bir olasılıkla bindim bir alamete, gidiyorum kıyamete. Sözü, zürafa sırtındaki Abdi Bey tarafından söylemiştir. Ne var ki, kıyamete giden Abdi Bey değil, zavallı zürafa olur. Küpeli çavuş, padişahı güldürdüğü için ödüllendirilirken, zürafa, gelişinden birkaç ay sonra Afrika toprağının özlemiyle kendisi için bir sirkten faksız olan sarayın avlusuna uzanır. İstanbul'a kış geldiğinden sarayın taşları daha soğuktur her zamankinden. Yere düşüp eriyen kar taneleri göz yaşlarına karışır zürafanın. Saray cüceleri toplanır başına. O gün saray cüceleri bile bir zürafaya ilk ve son kez başlarını yukarıya kaldırmadan bakarlar. Cansız bedeni atlar tarafından çekilirken kar mı yoksa yağmur mu yağıyordu bilinmez. Tıpkı zürafanın kemiklerinin nerede gömülü olduğunun bilinmediği gibi. 11. öykümüzün adı Niyazi Bey'in Geyiği. Buket Uzuner'in Kumral Ada, Mavi Tuna adlı kitabının konu başlıklarının altında yer verdiği alıntılardan biri de Büyük Larus sözlük ve ansiklopedisinden alınmıştır. Toplu ağaç kesimleri sırasında yerinde alıkonulan ve kesilmesi yasaklanan ağaca tanık ağaç denir. Bu alıntının kullanıldığı konunun başlığı Tanıklar konuşuyordur. Yazar sayfada anlatıdan başka hiçbir açıklama yapmayıp okur ile tanık ağacı baş başa bırakır. Söz konusu kitabı ne zaman elime alsam boş sayfayı açar ve yüzlerce arkadaşının kesimine tanık olan ağacı bir an görür gibi olurum. Uzunerin şairleri sevdiğini bildiğimden Süreyya Berfe'nin şu dizeleri çıkaverir: "Düşlerimdeki ağacın arkasında" 20. yüzyıl, ormanlara bakıp ağlıyor Ceylan. Trafik işaretleri kentlerde son derece sert anlamlar taşır. Yol ver, taşıt giremez, U dönüşü yapılmaz, sağa dönülmez, klakson çalınmaz. Onca kesin, kararlı ve tartışılmaz uyarıdan sonra dağ yollarında şu işaretle karşılaşmak her zaman güldürür beni. Dikkat geyik çıkabilir. Yol kenarında böyle bir uyarı gördüğümde umutlanır ve dört açarım gözümü. Otomobilimle daha yolundan aşağıya inip kırmızı üçgen içindeki geyik ineğe dönüştüğünü gördüğümde yelkenleri suya indirir ve bir geyik görme umudumu sonraki yolculuğuma bırakırım. Trafik üçgenindeki hayvan geyik mi, ceylan mı yoksa karaca mıdır? Bu kargaşa Ressam Şeker Ahmet Paşa'nın bir tablosunun adında da yaşanılır. İstanbul'daki Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenen tablonun adı kimi kitaplarda Ormanda Karaca, kiminde Ormanda Geyik, kimi yerde de yalnızca Geyiktir. Ceylan Küçük Geyik boynuzlu olur gibi açıklamaları bir kenara bırakıp aynı karışıklığın yaşandığı Restini Niyazi'nin anılarına kulak verelim. Yolda çetiye katılmak üzere o gün Manastırdan birkaç gün önce kaçmış olan altı jandarma, birkaç sivil, yanlarında bir geyik olduğu halde bize katıldılar. Birliğimize kabulleri hakkında cemiyet tarafından yazılı güven belgesini gösterdiler. Tüm gözler iki yaşını henüz bitirmemiş olan bu geyiğe çevrilmişti. Kimi karaca, kimi geyik olduğunu ortaya atıyordu. Jandarmalardan biri bu bilmeceyi çözdü. Bunun henüz iki yaşını tamamlamamış dişi bir geyik olduğunu ve prester sırtlarında önlerine çıkan bu insancıl hayvanın okşamalara aldanarak kendilerini çekinmeden izlediğini anlattı. Herkes bu hayvanı okşuyor, seviyor, kutsallığına inanıyordu. Davranışındaki insana yakınlığı, gönüllerimizi kendisine bağlayan bu sevimli yaratığı bize gönderen Tanrı'ya şükrediyor, bu gelişte bir hayrın, tanrısal bir müjdenin işaretini görüyorduk daima önde giden ve askerin önünde sıçrayan geyik adeta bize kılavuzluk ediyor, bir içgüdüyle bizi amacımıza doğru koşturuyordu. Niyazi Bey de daha böğürtlen toplamak ya da bir ağacın gölgesinde uzanmak için çıkmamıştır. O, 2. Abdülhamid'in baskıcı yönetimine sessiz kalmayıp, Balkanlarda gerilla dirilişini başlatan, kalpağında ya hürriyet ya ölüm yazan bir hürriyet kahramanıdır. Dönemin padişahı Abdülhamit, 10 Temmuz 1894 tarihinde yaşadığı depremi bile kendisini tahttan indirmeye yönelik bir saldırı sanacak kadar korkak ve beyaz kılı sevmediği için saradaki tüm yaşlı görevlilerin sakalını siyaha boyamaya mecbur edecek kadar da despot bir insandır. Bir depreme yakalanacak en kötü yer padişahın huzurudur. Çünkü padişah tahttan kalkmadan salonu terk edemezsiniz. 1894 depreminde de böyle olmuş, yerine başkasını oturtacaklarından korkan Abdülhamit tahttan kalkmamıştır. Deprem sırasında tahtına sıkı sıkı sarılan Abdülhamit'e olayın bunu açıklarında bir Mavla'dan denize indirilen büyük bir aletin neden olduğu söylenir. Bu jurnali ciddi alan padişah bir rapor hazırlanması emrini vermekte de gecikmez. Deprem Abdülhamit karşıtlarına ise ilham verir. Öyle ki İttat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucusu ve ilk üyesi olan İbrahim Temo eline kalem alıp vatan şairliğine soyunur. İşte İbrahim Temo'nun iki dizesi. Zulüm ve baskıya tövbe etmedikçe ey alçak kurtuluş yok. Hak tahtını kudretli eliyle yıkar. Depremin olduğu gün 6. sayısı yayımlanan İktam gazetesinde büyük bir panik yaşanır. Ne var ki Gazete bürosundaki bu panik sarsıntının başladığı öğle saatlerinden önce sabah ilk saatlerinde patlak verir. Yazı kurulu etrafına toplandıkları masanın üstünde duran gazetede "monsieur" kelimesinin bir dizgi hatası sonucu "monsieur cenabı Padişahileri hitabında boy göstermesi sonucunda bir sansür memurunun gelip gazeteyi kapatmasını beklerken depremle karşılaşırlar. Depremin birçok devlet derdisini yıktığını, İstanbul'da büyük bir kargaşa yaşandığını öğrenen yazı kurulu, herkesin can derdine düşmesinden dolayı dizgi yanlışının fark edilemeyeceğini düşünse de, matbaanın kapısından giren sansür memurunun uzattığı tebliği okuyunca yıkılır. Tebliğ de ikdam gazetesinin bir ay kapatıldığı yazılıdır. Niyazi Bey'in sabrını taşırıp daha çıkmasına neden olan yasaklamalar anlatmakla bitmez. Adına türküler söylenen bu düşünce özgürlüğü savunucusuna destek verenlerden biri de Ahmet Samimdir. Genç gazeteci, kolağısı yani ön yüzbaşı rütbesi taşıyan Niyazi Bey'e Hürriyet Kahramanı denmesinden esinlenerek 200 adamına kılavuzluk eden Giye Gazalı Hürriyet adını koyar. Bu ad bile gerille mücadelesine katılan hayvanın ne tür olduğunu bilinmediğini gösterir. Çünkü Gazal Ceylan anlamına gelen bir sözcüktür. Halk ise, üret için ölümü göze alan, yürekli insanların önünde toplayıp zıplayan hayvana hiç görmediği halde, Niyazi Bey geyiği adını verir. Deniz Müzesi'nin Beşiktaş Caddesi'ne bakan bahçesinde boy gösteren kocaman bir top, yoldan geçenlerin dikkatini çeker. 23 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyet ilanı, Necmi Şevket adlı gemiden sökülüp, Müzeye getirilen bu topla Selanik halkına duyurulmuştur. Topun ateşlenmesi restleri Niyazi'nin isteklerinin yerine getirildiği anlamına gelir. Hürriyetin ilanından sonra Manastır kentine dönen Niyazi Bey ve adamları şanlarına layık bir şekilde kahramanlar gibi karşılanır. Manakis kardeşlerin çektiği fotoğrafla o gün ölümsüzleşir. İki fotoğrafta da geyik dağda olduğu gibi özgürlük isteyen insanların önünde poz verirken görülür. Niyazi Bey'in çetesine katılan geyin gerçek mi yoksa bunun bir kahramanlık hikayesi ve oluşuna karar veremeyenler, meydanda göğüslerini gererek saf tutan 200 silahlı gerillanın önündeki hayvanı görünce anlatılanlarda bir abartma olmadığını anlarlar. Geyin gerçek olduğunu duyan İstanbul halkı, hürriyet kahramanı Niyazi Bey ve adamlarının yolunu gözlemeye başlar. Beklenen gün gecikmez ve Niyazi Bey, Abdülhamit rejiminin yıkılışının bir göstergesi olarak İstanbul'a adım atar. Kendisi el üstünde tutulurken, geyik o dönem İstanbulluların eğlenmek amacıyla gittikleri direkler arası meydanının bir köşesinde bulunan letafet apartmanının bodrum katına tutsak edilir. Hayır, yanlış anlamadınız. Hürriyet geyiği ışık girmeyen, hava almayan bir bodruma kapatılır. Zavallı hayvan cemiyet Mukaddes'e adına toplanan bir kuruş karşılığında meraklılara gösterilir. İstanbullular, öyküsü dilden dile dolaşan giyi görmek için apartmanın önünde kuyruk oluşturur. Bu, azim tabloyu görmeye giden 19 yaşındaki bir gence kulak verelim. İçeriye girince, yaş gübre ve mayhoşlaşmış kuru ot kokusundan genzim yandı, gözlerim sulandı. Önce karanlıktan ne tarafta durduğumu sezemedim. Loşluğa alıştıktan sonradır ki, kenarda bir kıpırdama fark ettim. Artık iyice görüyordum. Bir çareyi kalın, kirli bir iple dipteki kazığa bağlamışlar. Önünde nemli ot kırpıntıları ve boyaları yer yer dökülmüş porselen eskisi, çamurlu, tortu ile sıvanmış bir leğen, güya su kabı. Niyazi Bey, İstanbul sokaklarında alkışlanırken, dağların temiz havasından, Berrak sularından ve çimen kokusundan uzak olan hürriyet giyi bir deri bir kemiğe dönüşür. Zamanla İstanbulluların ilgisini çekmez olur. Giyin gözden düşüp para kazandırmaması üzerine karnını doyurmak ve bekçi bulundurmak için yapılan harcamalar gereksiz görülür. Kapısının örtüldüğü bodrum katındaki odada geyik kokusu giderek kaybolur. Ne mi olur. Yine letafet apartmanında. Geçen tutsaklık günlerinde onu ziyarete giden 19 yaşındaki delikanlıya, Refik Halit Kara'ya kulak veriyoruz. Rejim değişikliğinin ilk masuru bu gazalı hürriyet olmuştu. Ölmüş müydü? Yoksa kesilip eti bir Beyoğlu lokantasına satılmış mıydı bilmem. Fakat o devirde mesela tokatlayan gibi maruf lokantalarda geyik değilse de af etleri arasında karaca bulundurmak adetti. Belki dirisinden umdu faydayı temin edemeyen hürriyet perverlerin bir uşağı, meşrutiyet tarihinde yer eden şu Betbakh giyin ölüsünden birkaç mecidiye kazanmıştı. Tanzimat'ın ilanından sonra Doğan özgürlük ortamının aldatıcı olduğunu, baskının zulmün yeniden hortlayacağını ilk sezen giyeye Gazali Hürriyet adını veren gazeteci Ahmet Samim olur. İttihat ve Terakki'ye karşı Doğan. Ahrar Fırkası'nın kurucuları arasında yer alan Ahmet Samim, kaleme aldığı tanzimet sonrasının ilk tenkit yazısında geyiğe yapılan haksızlıkları sert bir şekilde eleştirir. Bunu yapmakla da kendi ölüm fermanını imzalamış olur. Çünkü adalet, müsabet, hürriyet sözcüklerinin dillerden düşmediği günlerin üstüne çok geçmeden bir karanlık çökmekte ve yazdığı yazılardan dolayı, bir gazeteci ilk kez Altın Nisan 1909 gününün akşamı Galata Köprüsü'nde son nefesini vermektedir. Ahmet Samim sanki Hürriyet giyinin Hazin Öyküsünde özgürlüğü savunan aydınların ve gazetecilerin sonunu da görmüştür. Serbestlik gazetesinin baş yazarı Hasan Fehmi'nin köprü üstünde öldürülmesinden sonra sırada Ahmet Samim vardır. Niyazi Bey'in politik adadan çekilip Yerini Enver Bey'e bıraktığı Mustafa Kemal Paşa'nın ise bu puslu havada Nazım Hikmet'in dediği gibi sarışın bir kurta benzeyen duruşuyla sırasını beklediği 1910 yılının 9 Haziran akşamı bahçe kapıda üç el silah sesi duyulur. Ahmet Samim'in bedeninden sızan kan gün boyu yaz güneşinin ışıkları altında kalan kaldırım gibi sıcaktır. Kuru çeşmedeki bir yalıya davetli olarak gitmek üzere yola çıkan. Ahmet Samim'in birlikte yürüdüğü arkadaşı bir börekçi fırınından içeri atlayarak kurtarır canını. Dağda Niyazi Bey ile geyin karşılaşmasıyla başlayan olaylar zincirinin ilk kurbanı Gazalı Hürriyet, ikinci kurbanıysa ise ona bu adı veren 26 yaşındaki gazeteci olur. Orman yolunda bir dikkat geyik çıkabilir uyarısı ya da deniz müzesindeki ağzı caddeye dönük olan topu görsem, Hürriyet ve kalemiyle ona yapılan haksızlıkları dile getirdiği için öldürülen Ahmet Samimi anımsarım. Bir de grup rakısının etiketi anlatır bana bu hüzünlü öyküyü. Söz konusu etikette görülen bir masa sohbetinde itkilerini yudumlayan iki insan halk arasında Atatürk ve İnönü diye bilinse de bu yanlıştır. İnönü sanılan Cumhuriyet döneminin ilk grafikerlerinden İha Bulusi, Atatürk'e benzetilen ise onun Kınalı Adadan komşusu feci adı topluluğu şairlerinden Fazıl Ahmet Aykaç'tır. Ahmet Samim'in katiline doğru attığı adımlara eşlik eden, poçacı fırına dalarak kurtulan da Fazıl Ahmet Aykaç'tan başkası değildir. Kulüp rakısının etiketinde bir cinayetin görgü tanığının olduğunu kaç akşamcı biliyordur ki hele Aykaç'ın şu dizelerle başlayan Dağlara adlı şiirini anımsayan kaç şiirsever vardır. Kimse rabet eylemezken eski hali dağlara, bir seferberlikle çıktı hep ahali dağlara. Böyle bir cuşu huruşu görmedi çeşme felek, aksederken eski temmuz ihtilali dağlara. İkinci meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılında yayımlanan Karagöz gazetesinde yer alan bir karikatürde, baskı yönetimi yanarak batan bir gemiyle temsil edilir. Bir savaş gemisinin içinde duran Karagöz ise şunları söylemektedir. Bat, Karol ey köhne enkazı istibdat! Sen yandıkça benim yüreğime su serpiliyor. Ahmet Samim'in öldürülmesinden 3 yıl sonra, 17 Nisan 1913'te, Resteni Niyazi Bey'i Arnavutluk kıyısındaki Avlonya iskelesinde görürüz. Karikatürde batarken gösterilen anlayışla bir hayalet gemi olarak geri dönmüş, iskeleye demirlemiştir. Niyazi Bey, o günlerde karşılaştığı binbaşı Bekir Fikri Bey'e şunları söylemiştir. Bekir, ah Bekir, sen ne kadar mutlusun. Yoksulluk içinde görevini yerine getirdin. Ben, ah, ben çok üzgünüm. Hastayım, kifoya yakalandım. Görevimi yerine getiremedim. Çok üzgünüm yayın dağlarda kılavuzluk yaptığı günlerin çok uzağında olan Niyazi Bey Balkan Savaşı'ndan dolayı düşman Çatalca'ya kadar dayandığı için bir gemiyle İtalya'ya oradan da İstanbul'a geçmek niyetindedir. Niyazi Bey'in kurtarmak istediği Rumeli'nin her köşesinde duyulan silah sesi o gün Avlonya iskelesinde de yankılanır. Hayalet geminin bir tayfasının elinde tuttuğu tabancadan çıkan kurşun Niyazi Bey'in yorgun ve hasta bedenini iskeliye yıkıp kanını tahtalar arasından denize damlatmakta da gecikmez. Dağda gerilla dirinişini başlatmak üzere yola çıkarken, Bulgarca yayımladığı bildiride düşüncelerini şu şekilde açıklayan Niyazi Bey, son nefesini verir. Ey Hristiyan vatandaşlarımız, biz de bugünkü zulüm idaresinden memnun değiliz. Memnun olmayan görüyoruz ki yalnızca siz değilsiniz. Biz Avrupalıların yurduma göz dikmesinden, İşlerimize karışmasından çekinmediğimiz için şimdiye dek milletin dayanılması güç bu durumlara katlanmasına ses çıkarmamıştık. Baskı yönetiminin günden güne gücünü artırarak Türk, Bulgar, Ula, Rum, Arnavut yurttaşlarımızın yok olmakta olduklarını gördüğümüz için biz yurda özgürlük güneşini getirecek, hürriyetin aydınlığını yayacak bir yönetimin kurulmasına çalışıyoruz. Niyazi Bey'in ölüminden önce söylediği ve Avlonya iskele'sinde bekleyen vapurun kara dumanına karışan son sözünü belki Hürriyet de Letafet apartmanının karanlık bodrumunda kendi kendine sormuştur. Neden? Sizlere okuyacağım kitaptaki 12. yazının başlığı Alellolos. Edebiyatımızda adı insanı en çok düşündüren şiir kitabı Asap Halet Çelebi'nin imzasını taşır. Om mani padmehum. Şair bu kitabında He ve Lamelif adındaki daha önce yayımlanmış iki kitabıyla yeni şiirlerini bir araya getirmiştir. Kitap adını sayfalarındaki şu dizelerden alır. Niyagrodha. Koskoca bir ağaç görüyorum. Ufacık bir tohumda. O ne ağaç, ne tohum. Om mani patmehum. Bu dizeler, Resteli Niyazi Bey'in giyini, bağlı olduğu letafet apartmanının bodrum katında ziyaret etmiş olan Refik Halit Karay tarafından topa tutulur. Der ki, Refik Halit Karay, Mısra yanındaki mühim ihtara nazaran okunurken üç kere tekrar edilecekmiş. İki veya dört değil ha, tam üç kere. Yoksa anlaşılan üfürükçü dualarındaki gibi efsun bozuluyor. Ne lüzumsuz zahmet ya Rabbi! Ya Rabbi bu ne divaneliktir. İyi güzel de nedir bu Omanipadmehum bir anlamı var mıdır? Asaf Halet Çelebi kendisiyle yapılan söyleşilerde Omanipadmehum'daki şiirlerin sadece duygulardan ibaret değil, çeşitli alanlardaki incelemelerinin ve düşüncelerinin ürünleri olduğunu belirtir ama Hintçe olduğunu söylediği bu sözün ne anlama geldiğine değinmez. Ben de Cema Süreyya'ya sorduğumda Om Manipadmuhum'un Tibet rahiplerinin bir duası olduğunu ama ne anlama geldiğini bilmediği yanıtını almıştım. Dünyanın çatısı olarak kabul edilen Himalaya dağlarında yaşayan Budistlerin bir duası olan Om Manipadmuhum'un dilimizdeki karşılığını büyük bir sabır ve yıllar süren araştırma sonunda buldum. Om, evrenselliğin tecrübesine ve yoluna sığınıyorum. Ta ki, mani, ölümsüz ruh Ceferimin aydınlığı, hadme, uyanan şuurluluğun derinliklerinden sıyrılsın, hum ve ben ten kafesinden kurtulmanın ilahi aşkı içinde sonsuzluğa doğru sürüklenip gideyim. Bir şiir kitabının adından yola çıktık ve kalktık Himalayalara kadar geldik. Oysa ben bu yazıda zürafayı kart olarak kullanıp Kir'in görünmek istediği ülkelere arman olarak postalayan Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın kızının dillere destan aşk öyküsünü anlatacaktım. Ama zürafanın bu yollardan geçerek Çin'e ilk gelişinin de ilginizi çekeceğini umduğum bir öykü vardır. Çinliler doğaüstü güçleri olan Kil'in adını verdikleri bir canlının varlığına inanırlar. Bu inanca göre sırtında lekeler, Başında boynuz olan kilin bir geyik bedenine ve bir öküzün kuyruğuna sahiptir. Bitki yiyerek beslenir ve de hiçbir hayvana zarar vermez. Ayrıca kilinin boynuzlarının etle kaplı olduğuna inanılır ki bu da onun savaşçı değil, barışçı olduğunu gösterir. Konfüçyüs öğretisine göre inceliği, iyiliği ve alçakgönüllülüğü sembolize eden kilin Konfüçyüs'ün ölümünden sonra ortaya çıkmış ve ülkenin başına başarılı bir lider geldiğinde geri dönmek üzere gitmiştir. Ve 1414 yılının 20 Eylül günü kilin geri döner. Çinlilerin ağızları bir karış açık, hareketler içinde başlarını yukarıya kaldırmalarına neden olan elbette zürafadır. Halk ilk kez gördüğü zürafanın efsanevi hayvan kiline olan benzerliği karşısında şaşkınlık denizinde kürek çeker. Zürafa Bengal'in yeni kralı Seyfettin'e tahta oturması şerefine Malindi'den armağan olarak gönderilmiştir. Saraydaki Çin elçileri, kiline olan benzerliğinden dolayı zürafanın Ming hanedanı Changtzu'ya gönderilmesi konusunda kral Seyfettin'i ikna ederler. Milattan önce 1000 yılından beri Pekin'de bulunan İmparatorluk Havrat Bahçesi'ne Afrika'dan pek çok hayvan gelmiştir ama zürafa hakkında Hiçbir bilgi yoktur. Changtsu kilinin gelişinden son derece memnun olur. Etrafındaki dalgafuklar zürafanın imparatorun yeryüzündeki kuzursuzluğunu anlatan bir simge olarak kabul edilmesini isterler. Zürafanın Bengal'in yerlisi olmayıp oraya da Malindi'den geldiği öğrenildiğinde ise bu Afrika ülkesinin Çin'e bağlanması için türlü numaraalarla girişilir. İmparator bu istekleri geri çevirse de Malindi'den ikinci bir zürafa gelmesiyle pes eder ve hayvanı kentin girişinde karşılamak zorunda kalır. Bunu fırsat bilen bir dalkavuk, imparatora övgü dolu sözler yağdırdıktan sonra zürafayı şöyle tanımlar. Dört buçuk metre boyunda bir kilin yaratılmış, geyik gibi gövdesi, öküz gibi kuyruğu ve kemiksiz etli boynuzu var. Kırmızı bulutlara ya da mor pusa benzeyen parlak benetleri var. Nallarıyla hiçbir canlıyı ezmez ve basacağı yerlere dikkatle seçer. Görkemli bir yürüyüşü ve ritmik hareketleri var. Uyumlu sesi bir zile ya da bir müzik aletine benzer. Bu hayvan çok naziktir ve kutsal ruhu cennete yükselecektir. Dalkavu'nun son sözlerinin, 2. Mahmut'un huzurunda küpeli Abdi Bey'i zürafanın sırtına oturtmak isteyen Habeş Ahmet Ağa'nın sözlerine benziyor olması, Çin'e gelen zürafa hakkında İstanbul'da bilgi sahibi olunduğunu düşündürebilir. Zürafanın Çin'e gelmesinden sonra tam 7 sefer yapılır Malindi'ye doğru. Sonunda İmparator 1433 yılında Çin sektinin dışına çıkanlara ağır ceza verileceğini içeren bir ferman yayımlar. Amerikalı tarihçi Daniel Borst'in Keşifler ve Buluşlar adlı kitabında bunun nedenini şöyle açıklar. Avrupalıların koloniler kurma ve bilinmeyen toprak arayışları uğruna yaptıkları yarışın bir benzeri Çin tarihinde yoktur. Bu yüzden keşfetme ruhu Çinlilere yabancı bir duygudur. Borstein'in keşfetme ruhu dediği sömürü düzeni ve katliamından başka bir şey değildir. Kaldı ki Borstein'in bir canlıyı ezmemek için basacağı yeri dikkatle seçen zürafayı tanımlaştıran Çin kültüründeki şu sözden de haberi yoktur. Tehlikelerin en büyüğü, çıkarları peşinde koşan aç gözlülerdir. Derler ki Divan-ı Hümayum'da katiplik yapan Yusuf Kamil Bey, bir gece rüyasında Mısır valisi Mehmet Ali Paşa ile birlikte çimenler üstünde otururken görür kendisini. Mehmet Ali Paşa giderken enfiye kutusunu unutur oturduğu yerde. Yusuf Kamil Bey de kutuyu alıp paşaya takdim eder. Bunun üzerine de, övgü dolu sözler alır Mehmet Ali Paşa'dan. Yusuf Kamil Bey'in bu rüya üzerine kalkıp Mısır'a gittiğine inanılır. Mehmet Ali Paşa'nın Kahire'de doğan üçüncü kızı son derece zeki ve yardımsever olduğundan kendisi gibi duyarlı biriyle evlenmesini çok ister. Bunun için de özel katipliğini yapan Yusuf Kamil Bey'i uygun görmektedir. Paşa'nın öngörüsü isabetli çıkar ve birbiriyle tanışan Yusuf Kamil Bey ile kızı arasında bir aşk filizlenir. İki sevgili evlendiklerinde hasret dolu günlerde kapı eşiğindedir. Mehmet Ali Paşa'nın ölümünden sonra Mısır'a vali olarak atanan Abbas Hilmi Paşa, Yusuf Kamil Bey'i Fransız taraftarı olduğu iddiasıyla sürdürmekle kalmaz, eşinden de boşanmasını sağlar. Paris'te yayımlanan Döba gazetesiyle Illustration dergisine abone olan ve esir ticaretini yasaklayan fermanı yayımlatarak Kapalı Çarşı'daki Esir pazarını yıktırtan dönemin padişahı Abdülmecit, Yusuf Kamil Bey'in başvurusunu kabul ederek İstanbul'a gelmesine izin verir. Yusuf Kamil Bey, ayrılmak zorunda bırakıldığı eşini de İstanbul'a çağırır ve iki sevgili sarayda yeniden evlenirler. Zamanında aşkları dillerden düşmeyen iki sevgilinin hiç çocukları olmaz. Kendilerine önerilen hiçbir hayır işini geri çevirmezler. Bu yüzden Kısa sürede tüm kentin saydığı sevdiği insanlar olurlar. Onların adları günümüzde de İstanbul'da unutulmamıştır. Ama 14 Şubat sevgililer gününde hiç kimse semtine uğramaz onların. Daha doğrusu semtlerine uğrayanlar gittikleri yerin adını bu iki sevgiliden aldığını bilmezler. İstanbul'a arman olarak zürafa gönderen Mehmet Ali Paşa'nın kızının adı Zeynep Hanım'dır. Zeynep ile Kamil Bey, Üsküdar'da satın aldıkları arsaya 100 yataklı bir hastane kurarlar. Bahçesindeki türbede iki sevgilinin yan yana yattığı hastane, bulunduğu de adını verecek olan Zeynep Kamil'dir. Semtin ilk futbol takımı olan Zeynep Kamil Gençler Gücünü kuranlardan biri de okuduğunuz bu kitabın yazarıdır. İstanbul'u karış karış gezip topladıkları para karşılığında Lacivert beyaz formalar yaptıran gençler, anneleri çamurlu formaları eve sokmadıkları için her maç sonrasında salacak kıyısına giderler ve yanlarında taşıdıkları bir kutu deterjanı denize döktükten sonra formalarını giyip kız kulesine karşı köpüklü sulara atlarlardı. O yıllarda biz de futbolcu olmak istiyorduk, ama tek başımıza değil kurduğumuz takımın amatörlükten sonra ikincilik ve sonra da birincilikte şampiyon olacağına ve böylelikle hep birlikte yıldızımızın parlayacağına inanıyorduk. Zeynep Hanım ile Kamil Bey'in aşkının dillere destan olduğunu yazdık ama asıl dillerden düşmeyen aşkı anlatmadık. Graham Bell, mucidi olduğu bir telefon hattını sevgilisinin evine çeker. Zaten muhteremin derdi keşif yaparak tarihe geçmek değil, sevgilisinin sesini duymaktır. Her telefon açışta sevgilisinin adını söylemek zordur. Çünkü oldukça uzun bir adı vardır kadının. Alessandra Lolita Osvaldo. Graham Bell zamanla kadının adının ilk hecelerini söylemeye başlar. Ale Lolos. Ve bu söylem bir süre sonra daha da kısalır. Alo. 13. Öykümüzün adı Deniz kızı var da deniz erkeği neden yok? İlk gecesi de askerliğimin Haliç'in kıyısında bulunan Personel Yedek Subay Okulu'nda 12602 nolu öğrenci olarak 03 05 yemekhanenin nöbetinde tutuyordum. Bir barakanın kapısı önünde lapalapa lapa yağan karın altında zaman geçirmek için benden önce nöbet tutan arkadaşın postal izlerini çiğnedim nöbetimin ilk dakikalarında. küler. 43 numaraydı herhalde. Zira Volta attığı çember kısa zamanda benim ayak izlerimden oluşmuştu. Silmiştim onun egemenliğini nöbet alanından. Pencerenin kenarında duran nöbet defterine takıldı gözüm. Yaşasın, okuyacak bir şey bulmuştum yine. Sayfaları geriye doğru çevirerek, benden önce yemekhane kapısının önünde nöbet tutanların adlarını tek tek okudum. Üşümemek için sürekli olarak hareket ederken, Tanıdık biriyle karşılaşmanın sevinciyle ısındım. Akgün Akova. Dergilerden tanıyordum Akgün Okovayı. İkimiz de şiirleri dergilerde yeni yayımlanan şairlerdik. Hiç görmemiştik birbirimizi. 4 aylık eğitimin ardından kura torbasına elimi daldırarak Hatay'ın Hassa ilçesini çektim. Askerlik şubesi başkanı olarak göreve başlar başlamaz da Mialıçık askerlik şubesinde bulunan Akgün Okovaya mektup yazarak eğer ortada bir isim benzerliği yoksa, dergilerden tanıdığım şair Akyün Akova ise mektuplaşmayı önerdim. Her gün bir asker postaneye giderek gelen evrakları alırdı. Askerin elindeki 30-40 kadar zarf arasından eşten, dosttan gelenler hemen anlaşılırdı. Resmi mektuplar sarı zarflıydılar. Tabii benim gözüm aralarında birer papatya gibi duran beyaz zarflardaydı. Yine böyle bir gün bir tek papatya çıka geldi askerin kucağında. Sandalyeyi şubenin bahçesine çıkararak bir kahve söyledim orta şekerli. Kahve gelene kadar da açmadım zarfı. Sol üst köşesinde adı yazılıydı Akgün Akava'nın. Fincandan keyifle ilk yudumu aldıktan sonra zarfa açtım. Ne var ki mektubun ilk kümcesinde tadı kaçtı ağzımın. Senin orada ne işin var? Ben seni kadın sanıyordum. Benimle aynı sıkıntıyı paylaşan sanatçılardan biri de Rönem Magritte'dir. Margrite'e benzeyen adından dolayı kadın sanılan ünlü ressam yüzlerini bezlerin örttüğü insanlar çizer kimi tablolarında. İyi de Magritte bunu neden yapar? Bu sorunun yanıtını ressamın çocukluğunda aramak doğru olur. Çocukluğu oldukça hareketli geçer Magritte'in. Öyle ki evlerinin üstüne bir balon düşer günün birinde. Balonun içinde esirler vardır Üstelik Çatıya takılı kalan Rigenyak balondan inen Karatenli insanların silahlı adamlarla birlikte evin merdivenlerinden paldur küldür aşağı inmelerini yıllar geçse de unutmaz Madrid Belçika'nın Şatlet kentinin ortasından geçen samre nehrinin kıyısı insanların ellerinde tuttukları meşalelerle aydınlanır bir gece yarısı başarısız bir tüccar olan kocasının ölümünün ardından, Üç çocuğunun bakımını tek başına üstlenmek zorunda kalan Rejin ansızın kaybolmuştur o gece. Kadının adını bağırarak nehir boyunca yürüyenlerin meşaleleri 13 yaşındaki oğlu Dönem Magrit'in de yüzünü aydınlatır. Kendini nehre atarak intihar eden Rejin'in cesedi sabaha karşı bulunur. Zavallı kadının geceliği yukarıya doğru sıyrılmış ve yüzünü örtmektedir. Annesinin bu hüznü sonu Magritte'in gözlerinin önünden silinmez yaşam boyu. Tablolarında yüzleri bezlerle örtülü insanlar çizmesinin nedeni de budur. Deniz kıyısına vurmuş bir deniz kızının resmettiği tablosunda da deniz kızının alt kısmı insan, üstü balık görünümündedir. Çocukluğumun geçtiği Trabzon'da yazın açılan Doğu Karadeniz Fuarı'nda görmüştüm deniz kızını ilk kez. Büyük bir çadırın ortasındaki akvaryumdaydı. Yüzünün iki yanından uzanan sarı saçları göğüslerini kapatıyordu. Hiç kımıldamadan yatıyordu kirli, bulanık bir suyun içinde. Müşterileri daha çok erkeklerdi. Biz çocuklar ellerini pantolon ceplerine sokan iri cüsseli adamlar arasından zar zor görüyorduk deniz kızını. Bizim için o Anderson'in bir masal kahramanıydı ama masal yaşını aşanlar başka bir gözle bakıyorlardı ona. Cemal Süreyya'yı 16 Temmuz 1972'de saat 14.30'da Beykoz Çayırı'ndaki Sıtkı'nın kafesinde otururken görürüz. Şair bir şeyler yazmaktadır önündeki kağıda. Bugünlerde epey posta pulu yalamaktadır. Hastanede yatan eşine her gün mektup göndermektedir çünkü. İşte bir mektubu daha kalem almaktadır. Yanına gidelim ve bir göz atalım kağıda. Sana iki satır yazarak bir de Beykoz'dan sesleneyim diyorum. Hava kapalı. Yağmur bile yağabilir. Sahada maç var. Takım bu yıl ikinci kümeye yükseldiği için daha bir kalabalık siyirci kitlesi var. Bununla birlikte Sıtkı'nın kahvehane karşı iki bahçeye göre oldukça terha. Bir minibüs şarkısı çalıyor pikapta. Aklıma gelmeyen başıma geldi. Çayırda yine salıncaklar. Ayrıca büyük çadırlar kurulmuş. Aslanları görün. Yüz metre karların altında balıkçılar tarafından bulunmuş şahane deniz kızını görün. Ne güzel yer şu Beykoz. Her taraf yemyeşil. Cemal Süreyya deniz kızını görmeye gitmiş midir? Bunun yanıtını bilemiyoruz. Mektupta bu konuda bilgi verecek bir açıklama yok. Ama ben size deniz kızına benzetildiği için gücenen bir şairden bahsedebilirim. Derler ki Nazım Hikmet, bir yemek davetine katıldığı Atatürk'ün kendisinden sofrada şiir okumasını istemesi üzerine ben deniz kızı Eftalia değilim diyerek terk eder salonu. Bunun üzerine Atatürk şunları söyler ardından Sofradaki en güzel adamı kızdırdık. Eftalia Galata'daki çalgılık kahvehanelerde sahneye çıkan Rum asıllı bir şarkıcıdır. Daha da önemlisi ülkemizde plak dolduran ilk kadın okuyuculardandır. Tek başına çıktığı sandal gezintilerinde ay ışığı altında şarkılar söylediği için yüzünü görmeyen, yalnızca sesini duyan halk tarafından kendisine Deniz Kızı adı konulur. Eftelya'nın yine böyle bir gecede hastalanıp ölümün ortasına yakalandığı söylenir. Deniz Kızları, Yunan mitolojisinde bir adada yaşayan ve şarkı söyleyerek denizcileri yandan çağıran sirenler olarak çıkar karşımıza. Adalarının kıyıları güzel seslerinin büyüsüne kapılıp, kayalıklarda parçalanan denizcilerin kemikleriyle doludur. Odysseus, arkadaşlarının kulaklarını bal mumuyla tıkayarak kurtulur sirenlerin elinden. Ne var ki, sirenleri balık kuyruklu kadın sanmak yanılgıdır. Onlar balıktan çok kuşa benzetilirler. Kanatları olan sirenlere balık şeklini veren Romalılardır. Yalnızca Yunan değil, diğer kültürlerde de karşımıza çıkar deniz kızları. Brezilya'nın Rio Vermelho ırmağı her yıl dünyanın en garip gösterilerinden birine sahne olur. Kıyıda toplanan insanlar yanlarında getirdikleri, içleri dudak boyası, tırnak cilası, güzellik kremleri ve kolye yüzük gibi takılarla dolu sepetleri bir gemiye koyarak ırmağın denizle buluştuğu yere doğru yola çıkarlar. Çok geçmeden. Denize atılır tüm sepetler. Böylelikle yapılan doğalar da denizin sularına karışır. Hepsi de köle olarak Brezilya'ya getirilen karatenli insanların torunları olan Yoro halkı Yemanjá tanrıçasına tapmaktadır. Süsü sevdiğine inanılan Yemanjá, yarı balık, yarı insan olan bir tanrıçadır. Denizi doldurarak savaşmadan toprak kazanan tek ülke olan Hollanda balıkçıları da Deniz kızlarının suyun basacağı yerin adını söylediğine inanırlar. Yolu Sicilya'ya düşen İbl el Al Saat, bir dere ağzında uyuyan deniz kızının dramına yer verir seyyadnamesinde. Arap gezgin, kadınların kocalarından kıskandıkları deniz kızını parçalayarak öldürdüklerini yazar. Bir diğer gezgin Cobaya göre de deniz kızları kötülük getirirler. Kabo, Deniz kızlarından korunmanın yöntemini de bulmuştur. Denize boş şişeler atmak. Denizin beyaz köpükleri arasında görünen deniz kızları beyaz perdede de çıkar karşımıza. İskoçyalıların beyazlı hanım dedikleri deniz kızı birçok filmde başrolü oynar. 1948'de yönetmenliğini Ken Annakin'in yaptığı Miranda adlı filmdeki deniz kızı kötü niyetliyken 40 yıl sonra çekilen ve Deniz Kızını Daryl Hanna'nın oynadığı Splash adlı filmde zalim olan insanlardır. Türk sinemasında ise deniz kızları benim Trabzon Fuarı'nda Cemal Süreya'nın Beykoz çayırında gördüğü gibi bir panayır ortamında ele alınır. Pir Hasan Usta beni öldürsene de sırfteki deniz kızına aşık olan bir ip cambazını anlatır. Usta yönetmenliğinin şailini unutturamadığı Pir Hasan Deniz Kızı'nın gerçek olup olmadığını izleyicinin yorumuna bırakır. Deniz Kızı ile bir insan arasındaki aşkı ele alan filmlerden biri de Yavuzer Çetin Kaya'nın Deniz Kızı adlı filmidir. Bu filmde bir kasabaya gelen panayırdaki Deniz Kızı'na aşık olan bir garsonu anlatan Çetin Kaya'nın bir yaz günü boğularak öldüğü sanılsa da bence o gönlünü kaptırdığı Deniz Kızı'nın ardına takılmış ve bir daha da aramıza geri dönmemiştir. Denizcilerin yüzyıllardır kadına benzettikleri bir fok türüdür aslında. Uzaktan bir kadını andıran bu hayvanlar memeleriyle yavrularına süt verirler. Böylesi bir durumda kayalıklara otururken görüldüklerinde deniz kızı sanılırlar. Bu yanılgıya düşenlerden biri de Christophe Colomb'dur. O bile Amerika'ya giderken günlüğüne deniz kızlarını gördüğünü yazmıştır. Hiç düşündünüz mü? Deniz kızı var da deniz erkeği neden yok? Yanıtı çok basit. Çünkü denizcilerin hepsi erkektir. Eğer kadınlar da denizde aylarca gezinselerdi, erkeğe benzetecekleri bir deniz canlısı bulurlardı. Bereket versin, askerliğin üçüncü haftasında yemin edip hafta sonu izni almıştık. Yoksa yedek subay okulunda toplanan onca erkek Halis sularında deniz kızı arardık. Edebiyat Dersinden UEFA Kupasına 1905 yılının bir Kasım gününde rüzgar, edebiyat öğretmeni Mehmet Atabey'in Galatasaray Lisesi'nde ders anlattığı sınıfın penceresine doğru savurur sonbaharın sarı yapraklarını. Birkaç öğrenci, pencere pervazındaki cam çivisine takılı bir yaprağın titrişimi gibi heyecanlı ve fısıltı halinde konuşmaktadır kendi aralarında. Öğrencilerden biri, Kamusül alamın yazarı Şemsettin Sami Bey'in oğlu olan Ali Sami'dir. Dersin bitiş zili çaldığında öğretmen çantasını Ali Sami ise bir futbol takımı kurmaları konusunda arkadaşlarını toparlamıştır. Edebiyat dersinde kurulan takım ilk karşılaşmasını yapmak üzere sahaya çıktığında henüz bir adı yoktur. Rakip takımın oyuncuları kendilerine Galatasaraylılar diye seslenince öğrenciler futbol takımına aldıkları adı da bulmuş olurlar Galatasaray. O yıllarda en güzel kumaşlar Sultanahmet'teki Şişman Yanko'nun mağazasında satılmaktadır. Forma yaptırmak isteyen Ali Sami ve arkadaşlarını beğendikleri kumaş toplarını raflardan indirtirken görürüz. Futbol takımına renk olan kırmızı ve beyazı seçmişlerdir ama Saray'ın adını taşıyan bir okul öğrencilerinin ulusal renklerle sahaya çıkarak top oynamaları rahatsızlık yaratmıştır. Bu yüzden Şişman Yanko'nun mağazasında yeni renklerini aramaktaydılar. Bir öğrencinin tezgahların raftan girişi güzel indirerek üst üste koyduğu iki kumaş topunu şuraya bakın diye bağırarak göstermesiyle takımın rengine karar verilir. Kumaş toplarından biri sarı, diğeri ise kırmızı renktedir. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü olarak trafiğe açık olduğu günlerin birinde, arka arkaya sıralanan arabaların kornaz seslerini duyarız. Ne olduğunu anlamak isteyen sürücüler, arabalarından inerek Galatasaray Lisesi'nin önüne doğru bakmaktadırlar. Sarı-kırmızılı renklere en tutkulu taraftar olan Şevki Güney, lisenin önünde durdurduğu 1948 model taksisinin üstüne çıkmış bir, heykel gibi hiç kımıldamadan yumruk yaptığı sağ eliyle Ali Sami Bey ve arkadaşlarının anısına selam vermektedir. Şevki Güney aynı hareketi tribünde de sergiler. 90 dakika boyunca bir heykel gibi hiç kımıldamadan Galatasaray'ı selamlayan Şevki Güney, de şoförlük yaptığı yıllarda mendil cebine yerleştirdiği su dolu küçük bir şişin içine çiçekler koyarak geçer direksiyonun başına. Amir'in biri ya çiçekleri ya işin diyerek azarlar Şevki Bey'i. Bunun üzerine basar istifayı ve taksicilik yapmaya başlar. Lakabı karınca ezmez olsa da Galatasaray'ın kötü maçlar oynadığı bir sezonda Fenerbahçe'ye yenildikleri bir maç sonrasında uğursuz sayılarak tribünden aşağı itilir Şevki Güney. Kolu kırılan karınca ezmez Şefkü bir sonraki maça. Alçılık koluyla gelir. Ne var ki öfkeli taraftar onu stadyuma sokmamakta kararlıdır. İnönü stadyumunun bir kısmının görüldüğü yamaca çıkar karınca ezmez Şevki. Kırılan selam verdiği sağ elidir üstelik. Elini alçıdan çıkarır ve yağmur altında yukarıya kaldırır. Doktorların tüm uyarılarına karşı haftalarca sürer bu durum. O asla kimseye kırgın değildir. Her zaman olduğu gibi küfretmeden, döner bıçağı taşımadan, sahaya çakmak ya da bozuk para atmadan Galatasaray'ı selamlamaktadır. Ta ki iyileşmeyen sağ kolu kangren olup kesilene kadar. Galatasaray'ın UEFA Kupası finaline yaklaştığı 2000 yılının 23 Mart günü yaşamın bitiş düdüğü çalar karınca ezmez şevki için. Kısa bir süre sonra da UEFA Kupası Galatasaraylı futbolcuların ellerinde yükselir. Hiç kimse Arsenal'ı yenerek şampiyonluğun kazanıldığı final gecesi çekilen fotoğraflarda fazladan bir sağ el olduğunu fark etmez. Başarının Avrupa'da söz sahibi olduğuna şatlandırdık kendimizi. Bu yüzden yapıldığı yıldan beri Boğaz Köprüsünü Avrupa'ya uzanan bir el olarak gördük. Bir Avrupa Kupasına uzanan ilk takımımız olan Galatasaray'ın Unutulmaz golcüsü Metin Oktay ne gariptir ki çocukların Andersen masalları dinleyerek uykuya daldıkları bir gecenin geç saatlerinde arabasıyla Boğaz Köprüsü'nde yaptığı kazada yaşama yumuştur gözlerini. Metin Oktay'ın öldüğü yıllarda Galatasaray'ın ünlü yazar Hans Christian Andersen'in yaşadığı kent olan Kopenhag'da final oynayacağı ve kazanacağı söylenseydi bu söz herkese masal gibi gelirdi. İstanbullu çocuklar masallarını severek okudukları Andersen'in İstanbul'a geldiğini bilmezler. Sadece çocuklar mı? Büyükler de bilmezler. 1844 yılında 39 yaşındayken İstanbul'u ziyaret eden Danimarkalı ünlü yazar, henüz karaya çıkmadan yolculuk yaptığı geminin güvertesinden ilk gözlemini şöyle aktarır. Her biri Noh'un gemisinin bir benzeri olan, kubbeleri altın alemli camileri gri bulutlu gökyüzüne karşı pırıl pırıl parlayan zarif sütunlara benzer yüzlerce minaresi ve koyu kırmızı binalarıyla karşımızdaki bu taş denizinin arasından kara serviler ve yemyeşil çınarlar başlarını arabeskıvari uzatmışlardı. Nuh'un gemisi elbette İstanbul'da yapılmamıştır ama Andersen'den yıllar önce, ikinci gelişi olan 15 Temmuz 1556'dan itibaren 6 yıl İstanbul'da Alman elçiliğini yapan Busbek, Boğazın kıyısındaki yüksek bahçeli evinin bahçesine Nuh'un Gemisi adını vermiştir. Lale soğanlarını Avrupa'ya göndererek bu çiçeğin tanınmasına yol açan Buspek, satın aldığı maymun, ayı, geyik, paşa, kartal, at, deve gibi hayvanları gözlemekten, yaşamlar hakkında bilgi sahibi olmaktan büyük haz almaktaydı. 1990'lı yılların başında Nuh'un Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken görülür. Nesum Endergüzey, yük ve hayvan taşımacılığında kullanılan bir mavnayı satın alarak martıların çığlıkları altında Karadeniz'den Haliç'e doğru yüzdürür. İstanbullular Haliç kıyılarında yakılan gemiyi şaşkın bakışlarla izlerken ateşler arasında kalanın kendilerinin son şansı olduğunu anlayamazlar. Endergüzey, Nuh'un gemisinden geriye kalan yanık tahta parçalarını boyayıp birer sanat eserine dönüştürür. Böylelikle her şeyin sonunu hazırlayan insanın yaratıcılığı sayesinde küllerden bile yeniden dirilebileceğinin mesajını verir. 1998 yılının bir bahar gününde yolları bir yoluna düşenler Vedat Nedim Tör Müzesine birçok hayvanın taşındığına tanık olurlar. Hepsi de dondurulmuş olan hayvanlar müzeye geçici bir süre için sergilenmek amacıyla getirilir. Serginin afişinde. Şu yazmaktadır, Noh'un gemisi Beyoğlu'da. Donmuş hayvanların getirildiği okuldan mezun olan Enis Batur, Zooloji Müzesi'ni şöyle anımsar. Okulun zemin katındaki iki büyük salonu kaplayan dev vitrinlerde, bitten pireden geyiğe, ayıya giden bir yelpaze oluştururdu öteki canlılardan yaratılmış cansız dünya. Gözle görülmesi güç börtü böcekler, çekirgeler, kın kanatlılar, sürüngenler, evcil ve yabanıl kuşlar, tilki ya da susamuru, kimsa timsah ya da deniz aslanı yok yoktu o los salonlarda. Ali Sami Bey'in bir edebiyat dersinde kurduğu takımın adının ilk maçı oynadıkları rakip takımın oyuncuları tarafından konduğunu yazmıştık. Galatasaray'ın ilk baştaki rakibi Kadıköy Frerler Mektebidir. Sözünü ettiğimiz donmuş hayvanlar da bu okulda. Yani bugünkü adıyla sen Joseph Lisesinde sevgilenmektedir. Kitaptaki 15. yazının başlığı Komaskiyi Kovalayan Fok. Sultan Abdülhamit'in Japon İmparatoruna gönderdiği armağanları yerine ulaştırdıktan sonra geri dönüş yolunda yakalandığı fırtınadan kurtulamayarak okyanus sularına gömülen Ertuğrul Fırkateyni'nin batığından gümüş para Şam'dan, çiçek pazosu ve teleskop gibi eşyalar çıkarılır. Hiago bölge valisi Hayaski'nin İmparatorluk Bakanı Büyük Hicikata'ya gönderdiği batıktan çıkan eşyalar listesinde bir fok balığı heykeli de yazılıdır. 500'ü aşkın denizcimize mezar olan Haliç tersanesinde yapılan bir gemide fok heykelinin ne işi olabilir? Erturul fırkateynini göz göre göre ölüm yolculuğuna gönderen Bahriye Nezareti hırsız yatağıdır o yıllarda. Ertuğrul gibi ahşap olan Galata Köprüsü de kendisine bağlıdır. Böyle olunca da Galata Köprüsü'nün görünümü Haliç'te çürümeye terk edilen donanma gemilerinden farklı değildir. Bir enkaz yığınına andıran köprünün korkulukları, balık tutanları seyretmek için yastananların ağırlığına dayanamaz ve kırılır bir gün. 40 insanın denize düşmesiyle otaları yutmakta olan balıklar ülker ve kaçışırlar. Balıklar kurtulur kurtulmasına ama 20 insan yüzme bilmedikleri için boğulurlar. Abdülhamit'in gazabından korkan gazeteler bu olayı yazmaktan çekinirler. İş bununla da kalmaz. Minakyan Tiyatrosundaki bir oyunda yer alan köprü sahnesi izleyicilere Galata Köprüsü faciasını anımsattığı gerekçesiyle kaldırılır. Yazımızın konusu olan foklar Elimizdeki balıkları kapmak için bekliye dursunlar. Abdülhamit'in tiyatroya uyguladığı sansür örneklerinden birine daha göz atalım. Saray tiyatrosunda oynanacak oyunlardan sorumlu Ahmet Bitat Efendi, flütist Safvet Bey'in Zeybek adlı balesinin bir provasını izlerken, padişahın gizlice gelip çalışmaları uzaktan izlediğini fark etmez. Dev bir yığın oyuncunun ağızlarında bıçak tuttuğunu, ve silah kuşandığını gören padişah, korku içinde sarayın farelerine konuk olur. Kendisine bir suikast yapılacağından sürekli olarak şüphelenen Abdülhamid, oyunu yasaklamakla kalmaz, görevinden de el çektirir Ahmet Mithat Efendi'ye. İstanbul'da bir fok gören son insanlardan biriyim. 1960'lı yılların sonunda Galata Köprüsü'nün İmünün'ü tarafına bağlı bir mavnanın içinde gösteriler yapan fokun adı Yaşar idi. Boğazda mı yakalanmıştı yoksa başka sularda mı insan eline düşüp bir sirk hayvanına dönüşmüştü bilinmez. O yıllarda köprüdeki şans gişesinde sevgilenen uzun ömerin ayakkabısı da içine su doldurulduğunda Yaşar'ı içine alacak büyüklükteydi neredeyse. İstanbul'da ayak seslerinin çoğalmaya başlamasıyla foklar Terk ederler boğaz sularını. Eti yenmediğinden olsa gerek, geride ne izleri kalır ne de özleyenleri. Deniz kaçkını olan şiirimizde ise, iki şairin dizeleri arasında gülümser foklar. İşte onlardan biri. Bir merdivenden çıkışı var. İki yana of puf. Bir odaya girişi. Çöküşü iskemleye. Gözleri ışıktan kısık. Notlarını karıştırır. Penceresinden bakar. Sanırsın. Gülhanenin foku havuzdan çıkmış güneşleniyor. Her ne kadar iki şairin dizeleri arasında gülümsediğini yazmış olsak da Necati Cumalı'nın şiirindeki fokun tadı tuzu yoktur. Gülhane Parkı'nın daracık kafeslerinden birine tutsaktır çünkü. Hareket alanı son derece az olan zavallı hayvanın kafesi ziyaretçilerin attığı taşlarla doludur üstelik. Cumarlı'nın şiiri de bir taşlamadır zaten. İstanbul'a özgü fok, Atili İlan'ın Nunnun adlı şiirinde çıkar karşımıza. Bu şiirde yer alan iki dize, yüzyıllarca İstanbulluların sevgilisi olan fokların anımsandığı tek sığınaktır. Eğimser bir Mayıs karanlığında bildik İstanbul'un, fok nefesleriyle bomboş gemiler yelkovan rıhtımında. 1844 yılında İstanbul'a gelen İtalyan Komaski Büyük Ada ile Heybeli Ada arasında karşısına çıkan foktan öylesine korkmuştur ki soluğu yalova'da almıştır. Komaski yüzerken mi görmüştür foku? Hayır efendim, hayır. O bir kulaç şampiyonu değil. Kırmızı balanıyla gökyüzünü süsleyen bir uçuş sevdalısıdır. O gün de Üsküdar'daki İbrahim ağa çayırından havalanarak Kendisini izlemek için toplanan kalabalığı selamladıktan sonra kuzeye, kentin üstüne doğru tatlı tatlı uçmaktadır. Ne var ki aniden çıkan ters bir rüzgarla Marmara üstünde bulur kendini. Balonu Heybeliada ile Büyükada arasında kontrol altına alan Komaski alçalarak yeniden İstanbul'a doğru yol tutar. İşte tam o sırada bir fok kendisini takip eder. Hep yunuslar gemilerin peşine takılacak değil ya. Bu sefer de bir fok balonla yarışmaktadır. Unutmamamız gereken bir şey var ama. Kaptanlar yunuslara alışıktır. Oysa Komaski kuşları çok iyi tanımaktadır ve belki de hayatında o gün ilk kez bir fok görmekteydi. Foktan korkan Komaski çareyi yükselmekte bulur. Böylelikle de kendisini Marmara Denizi'ne savuran rüzgara yeniden yakalanır ve saatler sonra Yalova'nın pazar köyüne inmeyi başarır. Komaski, ertesi gün 11 Temmuz 1844'te bir kayıkla İstanbul'a götürülürken korku dolu gözlerini Marmara'nın sularından ayıramaz. Köpeklerin kulübeleri varsa, foklar içinde yalıların kayıkhaneleri vardı. Adalar ve tuzla kıyılarında üreyen foklar, boşalan yalıların kayıkhanelerine sığınırlardı soğuk kış günlerinde. Cadde Ragıp Ragıppaşaa köşkünün önünde bulunan su altı mağaralarında yaşayan fokların öykülerini anımsayan kalmadı ne yazık ki bu güzel hayvan İstanbul'da yaşamıyor ama üzülmeyin asmalı mescit sokağındaki Önay apartmanında fok adlı bir Kürt evinin bulunduğu 1998 yılında suna yakın tarafından bir zat görülmüştür 1910'lu yıllarda bir fok sevgilisi olur tüm sarı yerlilerin. Büyük iskelesinin çımacısı çiçeklerine su vermekle kalmaz, bu sevimli hayvana da sahip çıkar. Sandallara tırmanan, insanlara sokulan, yaptığı numaralarla herkesi güldüren fok bir gün kaybolur gözden. Hüzün bulutları aylar sonra fokun yanında bir yavruyla çıka gelmesiyle dağılır. Böylelikle bir dişi olduğu anlaşılan fok, sarı yerlilerin Göz bebeği olur ve onu sakınırlar. Öyle ki İstanbul'a gitmek üzere iskeleye gelenler yanlarında onlara atmak üzere balık taşırlar. Günlerden bir gün korkunç bir kaza yaşanır, sarı yerleri yasa boğan. Yavru fok iskeleye yanaşan bir şirkete hayriye ile kazıklar arasında sıkışarak ezilir. Anne fok ölen yavrusu için her gece ağlarken iskeleye yakın evlerdeki Kenarları işlemeli yastıklarda göz gözyaşlarıyla ıslanır. Derken anne fok da görülmez olur. Bir yas evine dönüşür iskele. Vapur bekleyenlerin ağzını bıçak açmaz. Herkes donuk gözlerle sudaki çırpıntılara bakar. Uzakta görünen vapur iskeleye yaklaştıkça gözler daha da boğulanır. 46. yazımızın başlığı yarış atları gibi. Aktör Fehim Efendi, halk şairi Üsküdar'lı Vasıf Hoca'ya yaklaşarak şunları söyler. Vasıf, şu kızın hayatını bir dram yapıp tiyatroda oynatacağım ama gel gör ki sahnede Bahriye olabilecek tek aktristimiz yok. Onu ancak Sara Bernard temsil edebilir. Bir cami avlusunda fısıltı halinde yapılan konuşmada adı geçen Bahriye Hanım Musalla taşında yatmaktadır. Vasıf hoca bir kulağıyla aktör Fihim Efendi'yi dinlerken öbür kulağında bir irik ağacının dalına kendini asmadan birkaç gün önce ziyaretine gittiği Bahriye Hanım'ın şu sözleri çınlamaktaydı. Anamı bilmedim, ağabeyim kendisini unutturdu, babacığıma çok acıdım, kocamın alçaklığı çok gücüme gitti. Fakat buna dayanamayacağım, tahammülüm şu göz pınarlarım kuruncuya kadar. Annesini çocuk yaşlarında kaybeder Bahriye Hanım. Alkolik olan babasının elinde büyür. Kocası İllas ise biriktirdiği paralara el koyarak terk eder evi. Tek avuntusu oğlu İsmail'dir. Ne var ki o da gönüllü olarak gittiği Balkan Savaşı'ndan geri gelmez. Şair Vasıf Hoca küçük langadaki evini ziyaret ettiğinde Bahriye Hanım'ı sedirin köşe yastığı üstüne koyduğu oğlunun fotoğrafıyla konuşurken bulur. Yüreği, oğlunu kaybetmiş olmanın ateşiyle küle dönüşen Bahriye Hanım, dillere destan tulumbacılarından biridir İstanbul'un. Bilinen tek kadın tulumbacı da odur. Çıplak ayaklarıyla yağmur çamur demeden sokaklarda koşan Bahriye Hanım, birçok erkeğin cesaret bile edemediği mesleğinde kısa sürede ünlenir. Güzelliğiyle de görenleri hayran bırakır kendisine. Reşat Ekrem Koçu İstanbul Tulumbacıları adlı kitabında şu benzetmeyi yapar. Kızın namusunda kimsenin gözü yoktu. Evlendikten sonra idaresinden korkarlardı. Arabaya koşulmaz yarış atı gibiydi. Oktay Rifat, 1 Aralık 1950 tarihli Tepe dergisinde yayınlanan değerlendirme yazısında at yarışı severlerin diliyle seslenir okura. Türk şiiri, onun kalemi sayesinde Avrupa şiiriyle at başı geldi. Orhan Velidir yazıda sözü edilen. 1921 yılında Halife Abdülmecit'in Yıldız Sarayı'nda düzenlediği düğünde sünnet edilen çocuklardan biri olan Orhan Veli'nin, ölümü şüpheli görüldüğü için doktorlar tarafından otopsi yapılan ince, narin bedeni Cerrahpaşa Hastanesi'nin morguna kaldırılırken elbiseleri de depoya gönderilir. Kardeşinin elbiselerini teslim alan Adnan Veli ceketin ceplerini karıştırdığında sarı ambalaj kağıdına sarılmış bir diş fırçası bulur. Fırçanın sarılı olduğu kağıt açıldığında ''Aşk Resmi Geçidi'' adlı bir şiirin yazılı olduğu anlaşılır üstünde. Bu şiirinde Orhan Veli 12 sevgilisini anmaktadır sırasıyla. Koşuya hazırlanan yarış atları gibi sıralanan kadın adlarının kimileri okunamaz. Bunun nedeni şairin dişlerinde gezdirdiği fırçayı kurumasını beklemeden kağıda sarması, ve böylelikle kimi dizelerin mürekkep lekesine dönüşmesidir. Yani bir yerde şairin dudaklarının ıslaklığıdır öptüğü kimi kadınların adlarını silen, sevgililerinin sayısını 32'ye tamamlayamadan ölen Orhan Veli'nin cebinden bir de at yarışı bülteni çıkar. Veli Efendi de at yarışı izleyenlerin arasında Sabat'in iyi boyluyla birlikte görülür Orhan Veli. Yanlarında Orhan Veli'nin Beykoz'dan çocukluk arkadaşı olan şair Halim Şefik de vardır. Orhan Veli'nin cebinde yarış atları ve sevgililerin adları ayrı ayrı kağıtlarda yazılı olsa da, Halim Şefik bir şiirde toplar her ikisini de. İşte Halim Şefik'in dizeleri. Ben sevgilimin sevdiği şeyleri ezberebilirim. Balıklardan pisi, oyunlardan bayılır 66'ya, yemişlerden kuzu kestanesi. Parası olunca gider Veli Efendi'ye. At yarışlarına. Cemal Süreya 12-24 Temmuz 1972 tarihleri arasında 13 gün hastanede yatan eşi Zuhal Hanım'ı mektup yağmuruna tutar. Her gün yazılan mektuplarda Aragon, Rabia Hatun, Oktay Rifat, Apolliner ve Pir Sultan gibi şairin adları verilerek alıntılar yapılır. Şairin... 23 Temmuz günü kaleme aldığı mektubun sonunda ''Biz koşuyu kaybettikten sonra da koşan atlarız'' dizesi Jokey'i yani şairi anılmadan yer alır. Bu yüzden şairin mektuplarını okuyanlar Cemal Süleyhan'ın sanırlar o dizeyi. Oysa attan düşen Jokey'in adı Sezai Karakoç'dur. Jokey sözcüğünü kullanıp da bir şiirini ünlü Jokey Süleyman Aktı'ya ithaf eden Ersin Tezcan'ı anmamak ayıp olur. Şöyle diyor at yarışlarını takip eden Ersin Tezcan. At eğer siz, insan eğer siz güzeldir. Uruguaylı Matos Rodriguez 1917 yılında yaptığı bir şarkının tilif haklarını Editör Riccardi'ye satar. Aldığı paralarla da at yarışlarının yapıldığı hipodromun yolunu tutar genç besteci. Rodriguez'in Burun buruna koşan atlardan hangi koşuda siyah, hangi koşuda beyaz renkli olanına oynadığını bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şeyi varsa o da kazandığı parayı o gün tükettiğidir. Söz konusu şarkı ise La Comparsita'dır. Düğünlerde gelin ve damadın burun buruna sok olarak dans ettiği. O ki Latin Amerika'ya kadar uzandık. Arkadaşı Alberto Granado ile başladığı yolculuktan 1952 yılının Temmuz ayında ayrılan. Tıp öğrencisinden de söz etmeliyiz. Genç adam Karakas kentinde karşılaştığı bir tanıdığının yük taşıyan uçağıyla geri döner evine. Halklarının sırtına eğer vurup ağızlarına dizgin takmak istenilene karşı direnen genç adam Ernesto C. Guavera'dan başkası değildir. Ve çeynin o yolculukta aralarına karıştığı yolcular yarış atlarıdır. Bu yazının son metrelerini ünlü İrlandalı yazar Larachev'un Moskova'da düzenlenen bir at yarışına kendi adının verileceğini öğrenmesi üzerine söylediği sözle tamamlayalım. Sanıyorum yarışta tek at koşacak. Sosyalist devlette de rekabet olmadığına göre. Ve geldik kitabımızdaki 17. öykümüze. Başlığı Deniz Atlarını Korkutan Tramvay. Lahana'yı sever misiniz? Sizi bilmem ama benim aram pek hoş değildir. Bu yüzden olsa gerek, şu şiiri midem kaldırmaz bir türlü. Dizilmez yüz bin bir ipliğe bamya gibi. Arslandır o, arabayla gezer lahana. Hiçbir zevk ve mutluluk anlaşıldı, olmazmış onsuz. Olur mu helva söyleşileri, olmasa eğer lahana? Layıktır ona ilhami ne türlü övgüler yazsa, lahanacığım, lahanacığım, lahanacığım, lahana. Siz de lahanayı benim gibi sevmiyorsanız, şiiri yazan İlhami de ne zevksiz adammış, övgüler düzecek, başka yiyecek bulamamış mı diye söylenirsiniz. Aman, sessiz olun, kulağa vardır yerin. İlhami'nin yaşadığı dönemde böyle konuşamaz, şiirini beğenmemezlik edemezdiniz. Çünkü İlhami, Padişah 3. Selim'in ta kendisidir. 3. Selim'in yemek zevkini de yazdığı dizelerle eleştiri sofrasına koymak yanlış olacaktır. Çünkü bu şiirde adı geçen Lahana, Osmanlı'nın ilk spor takımlarından birinin adıdır. Evet, yanlış okumadınız. Lahana, 2. Murat döneminde kurulan iki spor takımından birinin adıdır. Diğerinin adı ise 3. Selim'in şiirinde aşağıladığı Bamyadır. Lahana spor ile bamya sporun adları Amasya ve Merzifon kentlerinden doğmuştur. Amasya'nın bambyası Merzifon'un lahanası ünlüdür. Bu iki takıma girmek için çok iyi kılıç, pala kullanmak ve hepsinden önemlisi usta bir binici olmak gerekirdi. Cündi adı verilen biniciler, çirit oyunuyla başladıkları karşılaşmalarda, atılan ciridi, çokman denilen sopayla karşılama, üstüne... Otuz kat tel sarılmış keçeyi kılıçla ikiye ayırma ve kabağa ok atma konularındaki becerilerini sergilerdi. Üçünü Selim Lahana sporu tutarken ikinci Mahmut'un gönlü Bamya spordan yanadır. Üçüncü Selim'in günümüz amigolarını kıskandıracak şiirinin yanında ikinci Mahmut'un 1811 tarihli nişanının tepesini Bamyayla süslediği bilinir. Ne var ki eski saray geleneklerinden olan Lahanacılar ve Bamyacıları 1827'de yasaklayan da 2. Mahmut olur. Bu iki Güzide Kulübün simgeleri olan Lahana ve Bamya, Topkapı Sarayı'ndaki Şehzadegah'ın dairesindeki duvar resminde iç içidir. Bu da bizlere genç şehzadelerin spor olan ilgisini gösterir. Günümüz spor kulüpleri gibi Lahanaların ve Bamyacıların da formaları vardı. Lahanacılar yeşil, Pamercılar ise kırmızı katifeden elbise giyerlerdi. Futbol sahalarında görmeye alıştığımız kavgalar da bu iki takımın karşılaşmalarında eksik olmaz, oyunlar kimi kez yarıda kalırdı. Cirit oynamayı en çok seven Osmanlı padişahı 4. Murat'tır. Bunun da nedeni hiç şüphesiz ki bu padişahın ata olan düşkünlüğüdür. Öyle ki 4. Murat 1637 yılında Bağdat seferine çıkarken mücevher koşumlu Dokuz atını da yanında götürmüştür. Ancak 4. Murat'ı çok sevdiği bu atlarla Cirit oynarken göremezsiniz. Padişah, Cirit oyunu için yetiştirilen kırk atı da Bağdat seferine katmıştır. Gözünün önünden ayırmak istemediğinden olsa gerek, kırk atı da Otau-Hümayu'nun önüne bağlayarak gölgeliğinden onlara da yer ayırmıştır 4. Murat. İstanbul sokaklarında seyyar sebze satıcılarının lahana ve bamya yüklü arabalarını çeken atların tarih kitabına bir göz attığımızda 3 Eylül 1869'un önemli bir gün olduğunu okuruz. Çünkü o gün ilk atlı tramvay sefere konulmuştur İstanbul'da. Böylelikle tramvay hattına parkataşı döşenerek kentte ilk kez yolların düzeltilmesi uygulaması da başlatılır. Tramvaya koşulan atların getirildiği iki ülke vardır. Macaristan ve Avusturya. Kadana tipindeki bu güçlü atlardan bir tramvaya, hat durumuna göre iki ya da dört tane koşulmakta, yokuş başlarına ise takviye atlar için ağırlar yapılmaktaydı. Buraya gelindiğinde sürücü kısa bir mola verir, bu arada yokuşun çıkılmasında yardımcı olacak atlar tramvaya bağlanırdı. Atlı tramvaylarla birlikte İstanbul halkının gözünde atın görünümü de bir başka yöne doğru taşınır. O yıllarda kentte kaldırım olmadığından atların halkı ezmemesi için bir görevli de onlarla birlikte koşmaya başlar. İstanbul'un serseri ve bıçkınlarının rağbet ettiği bu yeni meslek vardacılıktır. Yollarda ''Varda!'' diye bağırarak ya da boru çalarak insanları uyaran vardacıların işlerine bir süre sonra tasarruf amacıyla son verilir. Onların yerine tramvayın geldiğine haber vermek üzere çınğıraklar bağlanır atların boyunlarına. Ne var ki bu uygulamada atların ülkerek pek çok kazaya yol açmaları yüzünden kaldırılır. İstanbul'da o yıllarda okuma yazma oranı düşük olduğundan nereye gittiğinin anlaşılması için atlı tramvayların tabelalarına resimler konulmuştur. Örneğin 7 Kule'ye gidecek tramvay tabelasında bir de kule resmi yer alırdı yazının yanında. 1912 yılında Balkan Savaşı başlayınca tramvay şirketinin atlarının ordu tarafından satın alınmasına karar verilir. Böylelikle atlar bir daha hiç koşumamak üzere ayrılır tramvaylardan. Kısa bir süre sonra da 20 Şubat 1914'te elektrikli tramvaylar sefere konulur. Galata Köprüsü'nden geçen bir atlı tramvay yoktur. Dolayısıyla da Hiçbir vardacı bağırarak koşmamıştır köprü üstünde. Galat köprüsünde görülen ilk tramvay elektriklidir. 1968 yılının yazı tramvay tarihi açısından son derece şaşırtıcı bir görüntüye sahne olur. Söz konusu yılda İstanbul'un küçük çekmece ile Ambarlı semtleri arasındaki sahile 100 tramvay vagonunun yan yana dizilmesi deniz atılarını korkutmuştur. Müdürlüğünü Mehmet Oksal'ın yaptığı. İYTE kampındaki tramvay vagonları yaz mevsimi boyunca günlük 3 liradan işletmede çalışanlara kiralanmıştır. 4-5 yıl sonra çürüyen vagonlar kullanılmaz duruma gelince deniz atları da rahat nefes almışlardır. 18. öykümüzün başlığı Kuşlara Yapılan Haksızlık. Ölü askerlerin Ceset yığınları arasında bir çift erguvan renkli ayakkabı dikkatleri çeker. Ayakkabıların üstünde altından yapılma kartal figürleri vardır. Cesetleri toplamakla görevlendirilenler durumu hemen haber verirler. Teşhis edilmek üzere getirilen esir düşmüş birkaç asker başlarını hüzünle sallayarak gözyaşları içinde cesetin İmparator Konstantinos'a ait olduğunu onaylar. Bizans'tan geriye yağmalanan bir kent ve ozanı bilinmeyen şu dizeler kalır. Elimizde olsa da yarsak. Herkesin yüreğini, kafasını, içindekileri görsek. Ve gerçek bir dostumuz bulunduğuna emin olsak. Krallıkları, hanedanlıkları birçok kültürde kartal simgeler ama sarayların bahçelerinde en çok görülen tavus kuşudur. Bu kuş Osmanlı saraylarını süslemiş olsa da edebiyatımızda Yer bulamamıştır kendine. Tavus kuşu Fransız edebiyatında daha çok çıkar karşımıza. Örneğin Max Jacob bir şiirinde tavus kuşunun kuyruğuna kondurulan bir gül olarak tanımlar yangını. Apollinaire ise Romalıların beynini ve dilini yedikleri bu kuşun bir kusurunu dile getirir. Bu kuşcağız gerdi mi bir sürünen yelpazesini daha da güzelleşir tek açmasa gerisini. Tavus Kuşu, şair Akgün Akova ile yönetmen Derwis Zaim arasında polemik konusu olmuştur. Derwis Zaim'in "Tabutta Rüyaşta" adıyla güzel filmler hanesine gol kaydettiği eseri, sokakta yaşamak zorunda kalan bir otomobil hırsızı ile eroimman bir kızın aşkını içerir. Filmin gösterme girdiği yılda İstanbul duvarlarını süsleyen afişinde başrol oyuncusu kucağında bir tavus kuşuyla poz verir. Akın Akova'nın da San Sütürme Şair Abiu adlı şiirinde şu dizeleri okuruz: İki tavuz kuşunun katline ferman yazıp aç midemle Gülhane parkında pişirip yediğimden Pişlediler karakol karakol. Tabutta Rövaşatanın kahramanı kucağında taşıdığı tavuz kuşunu yemeye kalkışır filmin sonunda. Akın şiirinde tavuz kuşlarının midesine indiren adam da bir otomobil hırsızıdır. Şiirin filmin çekiminden çok önce yayımlandığını düşünecek olursak, Derviş Saim'in dizilerin etkisi altında kalıp kalmadığı merak konusu olur. Limasol'da geçen çocukluk yıllarında evlerinin bahçesinde tavus kuşu besleyen Derviş Saim'e sorarsanız, Gülenep Parkı'ndaki tavus kuşlarına göz koyan bir adamı anlatan bir gazete haberinden etkilendiğini söyleyecektir. Akgünakova ve Derviş Saim, biri edebiyatın, diğeri sinemanın ustalarından. Bir şiir ile film arasındaki benzerliğin yarattığı şaşkınlıktan her iki sanatçıyı da selamlayarak sıyrıldıktan sonra gidiyoruz 17. yüzyılın ortalarındaki bir Yeniçeri kahvehanesine. Ama burada toplanan insanların da bir konuyu tartıştıklarına tanık oluruz. 2. Mahmut'un 1826'da Yeniçeri ocağını kapatmasıyla devrini tamamlayacak olan bu kahvehanelerde tartışılan elbette memleket meseleleridir. Sakın Meşhur isyanları gözünüzün önüne getirerek Yeniçeri kahvehanelerini izbe, havasız, karanlık yerler sanmayın. Nereden manzarası güzel bir kahvehane görürseniz bilin ki orası bir Yeniçeri kahvehanesidir. Yeni açılan bir kahvehaneye armağan olarak Kanarya getirmek Yeniçeriler arasında gelenektir. Bu yüzden her kahvehanede 40’a yakın Kanarya vardır. Bu da demek oluyor ki bir zamanlar ne olacak bu memleketin hali tartışmaları Kanarya sesleri arasında yapılmaktaydı. Ayçöreği ve Deniz Yıldızı adlı kitabımızda kuşları ne çok seven, onları koruyan bir toplum olduğumuzu gözler önüne serdikten sonra, Arif Nihat Asya'nın ders kitaplarında okutulan Bayrak adlı şiirinin kültürümüzü yansıtmadığını söylemiştik. Asya'nın şiirindeki dizeleri anımsayalım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Kendilerini milliyetçi muhafazakar olarak görenler, bu şiirin savunmasını yapma telaşına düşerek kültürümüzden nedeni uzak olduklarını gözler önüne sererler. Türklükten bahsedip, Türk kültürünü tanımayan insandan daha zavallı kim olabilir? Kuşları nedeni seven ve yuvalarını koruyan bir toplum olduğumuza dair verdiğimiz nice örneğe Edmondo de Amicis'in, Gözlemlerini de ekleyelim. İtalyan yazarın gözler önüne serdiği şu sevgiyi görmeyene kör, kuş yuvası bozmayı Türklük sanana cahil denmez de ne denir? İşte İstanbul'a gelen Edmondo de Amicis'in yazdıkları. Türklerin çok sevip korudukları her cinsten sayısız kuş yüzünden İstanbul'un kendine mahsus bir neşesi ve zarafeti vardır. Camiler, sofular, eski surlar, bahçeler, saraylar, her şeyde şarkı söyler, dem çeker, cıvıldar, öter, şakır. Her tarafta kanatların teması hissedilir. Her tarafta hayat ve ahenk vardır. Serçeler evlere cesaretle girip çocuklarla kadınların ellerinden yem yer. Kırlangıçlar yuvalarını kahvehane kapılarının üstüne, çarşı kubbelerinin üstüne yapar. Sultanların ya da şahısların hayratlarıyla beslenen sayılamayacak kadar çok güvercin sürüsü, kubbelerin saçakları boyunca ve şerefelerin etrafında beyazlı-siyahlı halkalar meydana getirir. Martılar sevinçle uçuşur. Binlerce kumru mezarlık servilerinin arasında sevişir. Yedikulede kargalar öter. Akbabalar daire çizerek uçar. Deniz kırlangıçları uzun diziler halinde Karadeniz ile arasında gidip gelir ve leylekler ıssız türbelerin kümbetleri üzerinde lak lak ederler. Amicis'in gözlemleri Arif Nihat Asya'nın kuş yuvalarına yaptığı saldırının Türkleri yansıtmadığı gerçeğinin edebi bir kanıtıdır. Sunduğumuz onca bilgiye rağmen Asya'nın şiirindeki saldırganlığı savunmaya kalkışanlara Türk kültürünü bir İtalyanın yazıklarından öğretmeye devam edelim. Diyor ki Edmond de Amicis. Türkler için bu kuşların her birinin güzel bir manası veya hayırlı bir tesiri vardır. Kumrular sevdalıları korur. Kırlangıçlar üve yaptıkları evleri yangınlardan muhafaza eder. Lelekler her kış Mekke'ye hacca gider. Deniz kırlangıçları müminlerin ruhunu cennete götürür. Böylece minnet hissiyle ve dindarlıkla Türkler kuşları himaye edip beslerler. Kuşlar da onların evlerinin etrafında, denizin üstünde ve mezarların arasında şenlik eder. İstanbul'da, her yerde, insanın başının üzerinde, dört bir tarafında kuşlar vardır. Şehre köy neşesi dağıtan, ruhunuzdaki tabiat duygusunu durmadan yenileyerek içinizi serinleten cıvıl cıvıl sürüler size şöyle bir dokunup geçer. Yanıtını aradığımız soru şuydu. Bu saldırganlık yuva yıkıcılık neden? Şairi bayrağı olan sevgisini anlatırken birden mezar kazıcı yapan etken ne olabilir? Bu soruların yanıtı elbette şairin yaşamında aranmalıdır. Henüz yedi günlük bir bebekken Arif Nihat Aslan'ın babası ölür. Üç yaşına geldiğinde ise bir başkasıyla evlenen annesi onu terk eder ve Filistin'e yerleşir. Sevgisini Kuş yuvası bozacak kadar saldırgan, şiddet dolu imgelerle dışa vuran şairimiz bir yuvanın sıcaklığını ne hazindir ki yaşayamamıştır. Arif Nihat Asya'nın söz konusu şiirinde kuşlara net denli büyük bir haksızlık yaptığını, onları hiç tanımadığını James Cook'un tanık olduğu bir olayla anlatalım. Kaptan Cook, büyük okyanusun ıssız suları üstünde milyonlarca küçük kuşun havada çember çizerek uçtuğunu görür. Kulakları sağır edecek bir çığlıkla uçan kuşlardan yorulanlar okyanusun dev dalgaları arasına düşerek boğulmaktadır. Kaptan kokun seyir defterine not ettiği bu olaya zaman içinde birçok denizci tanık olur. Kuşların bu toplu intihar girişimi bilim insanlarının dikkatini çeker. Ornitologların yaptığı araştırmalarda, göçmen kuşların okyanusa düşecekleri yere geldiklerinde birbirlerine sokudukları anlaşılır ama intihar etmelerinin nedeni aydınlatılamaz. Yıllar süren çalışmalar sonrasında bu trajik doğa olayının yaşandığı yerde bir ada olduğu ve kuşların göç yolu üstünde bulunan adanın bir deprem sonucunda okyanusa gömüldüğü gerçeği bilim insanları tarafından gün ışığına çıkarılır. İnsanlar çoktan unutmuş olsalar da kuşlar o yere geldiklerinde adayı çığlık çığlığı ararlar olamayınca da yorgun bedenlerini dalgalara bırakırlar. Geldik 19. yazımıza. Başlığı Kuşların Konservatuvarı. Namık Kemal arkadaşlarıyla toplantılar düzenlediği konağın bulunduğu yeri çok sevdiğinden semtin de isim babası olur. Yazarların, aydınların ülke sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir araya geldikleri tepe Namık Kemal'in koyduğu adla anılır günümüzde de. Ne var ki, o semtte aydınlanma toplantılarının düzenleneceği bir kültür merkezi yoktur. İstanbul için yazılmış şiirlerde pek rastlanılmaz o yöreye. Halim Şefik'in Burası adlı şiirinde çıkar karşımıza. Şimdi nerede olmak isterdim? Kadıköy'de, Fikir Tepesi'nde, Murat Sineması'nın karşısındaki kahvede ya da Sarıyer'de, İskele'ye çok yakın bir evde. Ama burası da iyi. Aydınların bir araya gelerek düşüncelerini paylaştıkları evin bulunduğu tepeye Fikir Tepesi adını koymuştur Namık Kemal. İstanbul'da düşünce özgürlüğü savunucuları için bu semt pergel Çevresinin konulması gereken yerdir. Başucu kitaplarımdan biri olan Melisa Gürpınar'ın İstanbul'un Gözleri Mahmur adlı eserindeki şu dizelerle Namık Kemal'in yaşadığı yıllardaki Fikir Tepesi'ni Gözümüzde canlandırabiliriz. Evin arkası kurbalı dereye bakardı. Yalıydı bir bakıma. Cumbaya oturunca derinin dibindeki taşlar sayılırdı. Akşam olurken odalar, kurbağa sesleri ve fikir tepesinde yaşayan kavuncu güzelinin gazelleriyle dolardı. İstanbul'un Katıköy yakasında bulunan ve eski adı Kalkodan Nehri olan kurbalı dere bir dönemin en romantik yerlerinin başında gelirdi. Gürpınar'ın şiirindeki gibi dipteki çakılların sayıldığı 1926 yılında derenin yanında bulunan Hamdi'nin gazinosuna bir dans pisti yapılır. Hamdi Bey o yıllarda erkeklerin dans edeceği bir dam bulmak zor olduğundan yel değirmeninde oturan balık etli bir Yahudi kızla anlaşır. Delikanlıların genç kızla dans etmek için sıra beklediği gazinodaki bir ağaca kendini asan Hamdi Bey'in intiharına ise Kimse bir anlam veremez. Dereye adını veren kurbağaların serenatı ilkbaharın gelmesiyle başlardı. Kuşbazlar kafeslerini kaptıkları gibi dere kenarında alırlardı soluğu. Çünkü kuşlar arasında en makbul olan kurbağa makarası çekmeyip başarabilenlerdi. Bu yüzden kurbalı derenin kıyılarında sabahın erken saatlerinde üstleri bezlerle örtülü bir sürü kafes görülürdü. Dereden gelen sesleri dinleyerek kurbağa makarası çekmeyi öğrenen kuşlar yüklü bir fiyata alıcı bulduğundan sahiplerinin yüzünü güldürürlerdi. İstanbul kuşlarının konservatuarıydı kurbalı dere. Bu yüzden içinden derenin geçtiği çayıra kuş dili adı verilmiştir. Kurbalı derenin okuyanı harete düşüren bir özelliğini de Müfit Ektal'ın Kadıköy kitabından öğreniriz. Ekdal derenin iki yakasında Yapılaşmanın olmadığı yıllarda yaşayan Ahmet Ağa adlı bir adamı tanıtır bizlere. Sabahın erken saatlerinde sırtında taşıdığı bir çuval kumu bir çamaşır leğeninde yıkayarak içinden çıkan sarı noktaları biriktiren Ahmet Ağa, parçacıklar bir fındık büyüklüğüne eriştiğinde Kadıköy'deki bir Ermeni kuyumcuya satardı. Anlaşıldığı üzere kurbalı derenin kumlarında altın vardı bir zamanlar. Orhan Veli, arkadaşı Muvaffak Sami Onat'a gönderdiği bir mektupta yaşamını şöyle özetler. 1914'te doğdum, bir yaşında kurbağadan koktum. 9 yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak saldım. İstanbul'un toprak yollarının kenarlarındaki su birikintilerinde yaşayan kurbağalar korkutur kimi zaman çocukları. Ama hem suda hem de karada yaşayan hayvanlar arasında daha korku verici olanı timsahtır hiç şüphesiz. M.Ö. 63 yılında Amasya'da doğan Strabon, coğrafi adlı eserinde İstanbul'u anlatırken, denizden biraz içerilerde içinde küçük timsahların yaşadığı bir pınardan söz eder. İstanbul'un Nazım Planlığı yazarken, Beyoğlu'nda bulunan timsah sokağının adının nereden geldiğini sorgulamış, bu hayvanın İstanbul'da yaşamamış olduğuna göre 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğününde sarayın baş mühendisi İbrahim Efendi'nin Eğlence olsun diye Haliç'te yüzdürdüğü ve içinden çıkan beş çengenin dans ederek ellerindeki yiyecek tepsilerini kıyıya bıraktıkları timsah biçimindeki denizaltıya getirmiştim sözü. Oysa Strabon içinde timsahların yaşadığı bir Pınar'dan söz ediyor. Ve ne gariptir ki Pınar'ın Karkodon'da yani Kadıköy'de olduğunu bildiriyor. Akıllara ilk gelen timsahların Mısırlılar tarafından getirildiğidir. Firavunun çocukları tarih çeşitli dönemlerinde deniz yoluyla İstanbul'a kadar gelmiş hatta daha da ötelere gitmişlerdir. Öyle ki Trabzon'da Komenos Devleti Krallarından 1. Manuel tarafından 1238-1263 yılları arasında yaptırılan Ayasofya Kilisesi'nin doğuya bakan dış duvarında kesici aletlerle kazınan birçok gemi resmi göze çarpar. Araştırmacılar resmi yapılan gemilerin Akdeniz'in çeşitli uygalıklarına ait olduklarını ve duvara girişi güzel kazınmadıklarını açıklamışlardır. Sıcak yaz günlerinde, üstlerinde kertenkelelerin güneş banyosu yaptıkları resimler arasında, içlerinde belki Nil Nehri'nin timsahların da taşındığı Mısır gemileri de vardır. Yanıtı verilemeyen soru, kutsal bir mekanın duvarlarına gemi resimlerinin neden kazındığıdır. 20. öykümüzün başlığı Küvercin Kuruldaması. Venedik'e gidip San Mark Meydanı'nı görmemek olmaz. Salah Cimcoz ile birlikte Kalem adlı mizah dergisini çıkaran Celal Esat Arseven bu ünlü meydan ile İstanbul arasında şu bağlantıyı kurar. San Mark alanının Şehsadıbaşı çayhaneleri gibi 8 kişiden çok olmayan kahvehanelerinde yıldızlı pekeler ve oymalı Venedik aynaları karşısında insan bulunduğu çağı unutur. Selahattin Batu da Semmak meydanı ile İstanbul'un bir meydanını aynı arabaya koşar. Basilika'nın ön balkonlarına tunç atlar yerleştirilmiş. Eski İstanbul'un at meydanından getirilmiş bunlar. Başları, boyunları, yürüyüşleri gibi ölçülü. Pegasuslar havaya doğru ağırı verecekler sanki. Meydanlar toplanma yerleridir güvercinlerin Oktarifat sen Mark Meydanı'nda bir güvercinle dost olsa da onun için yazdığı şiiri kitaplarına almaz Oysa bu şiir II. Dünya Savaşı'na karşı yazılmış en güzel şiirlerden biridir Sen Mark Meydanı'nda dost olduğum güvercin bir Alman misillemesinde kuşuna dizilmediyse eğer Venedik'e gider ben kuşumu bulurum ben kuşumu bilirim milyon güvercin içinde güvercinler bir avuç yem karşılığında çekilen hatıra fotoğraflarının vazgeçilmez figüranlarıdır Ahmet Haşim Senmark meydanında güvercinlerin bu konuda seçici davrandıklarına tanık olur Venedik'te Senmark alanında gezginler anı fotoğrafı çıkartmak için ellerinde yem güvercinlerin alçak günlülülük gösterip yaklaşmalarını beklerler bir gün kuşların ilgilerine bir türlü erişemeyen şişman bir kadının sinirden hıçkıra hıçkıra ağladığını görmüştüm. Kuşlar her nedense bu kadını sevmemişti. Haşim'e göre güvercinlerin seçicilikleri yalnızca fotoğraf çektirme konusunda değildir. Şair, güvercinlerin İstanbul'da mimar sınavı öykünerek yapılan çirkin yapılara konmadıklarına değinerek güzel sanatlar kuruluna bir güvercinin de üye seçilmesini önerir. İstanbul güvercinleri simitlerin fırınlardan çıkış saatini de bilirler. Malını satan bir simitçinin evine dönmeden önce tablasını silklemesi ise gerçek bir ziyafettir güvercinler için. Melih Cevdet Anday'ın pencerede kopan alkış diye tanımladığı bu kuşa Cemal Süreya'nın ilk Şii kitabının adında da rastlarız Güvercinka. Cemal Süreya Güvercin kanadını kısaltarak elde eder Üvercin Kayı. Barışı ve aşkı canlandıran bu kitap adının şair tarafından tercih edilişinin nedeni kelimeyi zorlayan bir şiir anlayışını benimsemesidir. Kitabın yayımlanışından yıllar sonra kendisiyle yapılan bir röportajda şunları söyler Cemal Süreya: "İkinci Yeni bir güvercin curnatasıdır. Bir şiir hareketinin tanımlanmasına yardımcı olan güvercinler 1995 yılında İstanbul'daki toplanma yerlerinden biri olan Galatasaray Sahilesi'nin önüne gelen bir grup kadının yem satmak düşüncesinde olduklarını sanırlar önce. Ama ellerinde birer fotoğraf tutan kadınların sessizce oturuşlarına bir anlam veremezler. Aralarına Taksim Meydanı'na katılan bir güvercin, kondukları tramvay telinden aşağıdaki topluluğa bakan şaşkın arkadaşlarına şunları söyler: "Benim geldiğim yerde Cumhuriyet Anası denilen bir heykel var. Onun Kurtuluş Savaşı'nda anlatan Halbiye'ye bakan yüzeyinde bir kadın yerde oturur ve şunları söyler ayakta duranlara: Beyler, paşalar, Sümiyye karşı zafere ulaşacaksınız ama yıllar sonra anneler yine bu vatan toprağına oturacaklar. Hem de şuracıkta birkaç yüz metre aşağıda. Üstelik onların kucağında benim sarıldığım gibi çocukları da olmayacak. Annelerin gözyaşları hiç dinmeyecek bu ülkede. Bu sözler üzerine güvercinler Annelerin neden her cumartesi günü toplandıklarını öğrenirler. Cumhuriyet anıtının üstünde güvercinlerin konmaması için testere ağzına benzeyen demirler vardır. Bu önlem gerçeklerin güvercinler tarafından duyulmasını engelleyemez. Tıpkı tek dilekleri göz altında kaybolan çocuklarının bulunması olan cumartesi annelerinin yüreklerinde taşıdıkları umudun üstlerine salınan polis köpekleri ve coplarla kırılamadığı gibi. Galatasaray Lisesi'nin önündeki güvercinler arasında Galata Köprüsü'ndeki yaşlı niyetçinin ölmesi üzerine çocukları tarafından salınan güvercin de vardır. İstanbullulara uzun yıllar gagasıyla küçük kağıtlara yazılı dizeler çeken güvercin anımsatı bir maniyi tüm arkadaşlarına ezberletir. İşte güvercinlerin çıkardıkları sesler aslında ezberledikleri bu şiiri okumalarından başka bir şey değildir. Anne beni, fay beni, aldı kaçtı tay beni, niye ağlarsın anne, doğurmadın say beni. 21. yazımızın başlığı, Kas Kafalı diye kime denir? Ahmet Mithat'ın Paris'te hayranlıkla gezdiği yerlerden biri de Perlaşez mezarlığıdır. Giriş kapısından aldığı planla şair Afret de Musa'nın mezarı gibi istediği kabrin yerini kolayca bulan Ahmet Mithat Avrupa'da bir Cevalan adlı kitabında hayranlığını şöyle dile getirir. Paris'te en ziyade nazara hâletime çarpan şey Père Lachaise mezarlığı olmuştur. Mezarlık denildiği zaman hatıra gelebilecek şekli suret orada asla yoktur. O da başkaça bir şehirdir ki sokaklarının, yollarının intizamı bizim Daire-i belediyelere numine-i imtisal olmaya şayandır. Perleşez'de gezilenler pek çok ünlünün mezar taşıyla karşılaşırlar. Ahmet Mithat Efendi'nin gözlemlerini yazdığı kitabının yayımlanışından 94 yıl sonra mezarlıktaki ünlüler listesine bir sanatçı daha eklenir. Yaşantısının bir bölümünü cezaevlerine geçiren bu sanatçı, 1973 yılının 27 Eylül günü Eşine yazdığı mektupta düşlerindeki bir senaryoyu anlatır. Şu sıralar düşündüğüm hikayeler kır, güneş, kaz, nergis özlemleriyle dolu. Hakim unsur çocuklar. Eğer başarabilirsem güzel filmler yapacağım sevgili. Son hikaye öylesine basit ki anlaşılması bile zor. Böyle film olur mu diyecek millet ve iki kelimelik. Bir çocuk bir angut kazına aşık olur. Aklı fikri Tahta tüfeğiyle onu vurmaktadır. Bütün gününü, gecesini bu kazın hayaliyle doldurur. Bir gün yoldan geçen bir otomobil, izasından uçan angut kazının sonu olur. Bir tüfek uzanır ve kazı vurur. Kaz sulara düşer. Kuranlar dururlar, fakat suya girmeyi göze alamadıkları için basallar gaza giderler. Silah sesini duymuş olan çocuk, bütün gücüyle koşup kazını her zaman yemlediği yerde arar. Beline kadar sularda çırpınır ve sonunda ölmüş kazı olur. Artık dünyası yıkılmıştır, kendini tutamaz ve ağlar. Mektubun sonunda Yılmaz Güney'in imzası yer alır. Yazıldığı yer ise Selim Yakıştasıdır. Perleşez Mezarlığı'nın tarihi dokusuna hiç de uymayan bir kabir olan sanatçının üstünden memleketinden göç eden yaban kazları da geçmemektedir. Yılmaz Güney'in mezarının aykırı duruşunun nedeni bir gün Nasıl olsa ülkesine dönecek düşüncesiyle misafir kabul edilişi olabilir mi? Vurulmuş bir kazın heykeli ne de güzel yakışır mezarının üstüne. Tarih sayfalarına bir göz attığımızda ise bir kaz heykelinin Romalı askerler tarafından her yıl düzenlenen törenlerde taşındığına tanık oluruz. Altın bir kaz heykelinin gezdirildiği törenin amacı, milattan önce 390 yılında kazanılan bir zaferi kutlamaktır. Bir gece Roma'ya baskın düzenleyen Galyalılar başarıya ulaşamazlar. Dinilgilerinin nedeni Romalı askerlerin kazların bağırtıları sonucu baskını haber almalarıdır. Galyalılar Atilla İran'ın şu dizilerini okumuş olsalardı belki de daha dikkatli davranırlardı. Isızlığın kalınlığı çökertir sazlıkları. Önlenemez çünkü. Sırma gibi parıldal, yalnız ara sıra görünmez kazların ıslıkları. Ama kazların el üstünde taşınması fazla usun sürmez. Popolarının sıradan insanlardan daha duyarlı olduğuna inanan kral ve onun çevresindekiler tuvalet sonrasında silinmek için kaz tüyü kullanmaya başlarlar. Ancak tüyleri tuvalet kağıdı niyetine kullanmak hiç de kolay olmaz. Sorun, ölmüş bir kazın boynunun ayrıcalıklı popoların silinmesi amacıyla sarayın tuvaletlerine konulmasıyla çözünür. Akkün Akıva'nın bir şiirinde şu soru vardır. Neden V şeklinde uçar yaban kazları? Bu soru epeyce düşündürdü beni. Sonunda buldum yanıtını. Kuşları çok iyi tanıyan, askere alınmadan önce onların kırık kanatlarını iyileştiren bir çoban, savaş alanında nöbet tutarken, çalıların arasından bir ses duyar. Sinsice yapılan bir saldırıyı gerçekleştiren karşı taraf askerlerinin Habileşmek için çıkardıkları bir kuş sesidir duyduğu ama bu kötü taklidi hasta bir yaban kazı sanır bizim çoban ve ona yardım etmek düşüncesiyle silahını yere koyarak çalıların arasına uzatır ellerini. Tam o sırada bağırmasın diye ağzı bir el tarafından kapatılır ve kasatura ile boğazı kesilir. Çobanın hüzünlü hikayesini yalnızca oradan geçmekte olan yaban kazları bilirler. Sürüden ayrılan bir yaban kazı, çobanın henüz soğumamış bedenine doğru yaklaşır ve boynuna asılı künyede yazılı olan adı okur. Viktor, Vladimir, Vincent, Viscenzo, Vakalo, Verlein ya da Veysel, künye kanla kaplandığı için öğrenemez çobanın adını yalnızca baş harfini okuyabilmiştir ve işte o günden beri yaban kazları gökyüzüne. V harfini çizerek göç ederler. Göç ederlerken de sürünün önünde hep aynı kazın uçmasına isim vermezler. Liderlik sürekli olarak değişir. Bu yüzden koltuk kapma derdinde olan politikacılara kaz kafalı demek bu hayvanlar yapılacak en büyük haksızlıktır. 22. öykümüzün adı. Yapamam diye bir şey yoktur. Orhan Veli'nin İçerde adlı şiirini ne zaman okusam, hücresinde oturan bir tutuklu gelir gözümün önüne. Oysa şiirdeki üç dize bir odanın içindeki insanı da anlatıyor olabilir. Pencere, en iyisi pencere. Geçen kuşları görürsün hiç olmazsa, dört duvarı göreceğine. Kocası Julius ile birlikte Rus casusu olmak suçundan ölüme mahkum edilen Ethel Rosenberg, Sing Sing hapishanesinde yazdığı 20 Mayıs 1952 tarihli mektuba şöyle başlar. Bugün öyle canım sıkılıyor ki kime başvuracağım, içimi nasıl rahatlatacağım bilemiyorum. Yağmur öğleden sonra hiç dinmedi. Bahçenin ağzında sandalyeme oturdum. Bilmediğim bir yerlerde açan çiçeklerin kokusunu içtim. Daha önce attığım ekmek kırıklarını umursamazlıkla gagalayan ıslak kırlangıçları izledim. Hapishane ve kuş denildiğinde Unutulmaması gereken insan Robert Stroud'dur. 1909 yılının Ocak ayında kız arkadaşı Kitty O'Brien'i dövüp kellesini alan, Charlie Dahmer'i öldüren Robert Stroud 12 yıl hapse mahkum olduğunda 19 yaşındadır. McNeil Adası'ndaki hapishaneye gönderilen mahkum 3 yıl sonra ilk kez dışarı çıkarılarak unutamayacağı bir vapur yolculuğu sonrasında Kansas eyaletinin Leavenworth kentinde yeni yapılan bir hapishaneye gönderilir. Kalem taşımanın suç sayıldığı hapishane 15 metre yüksekliğindeki duvarlarıyla ünlenmişti ve gardiyanların duvar görmekten bıktım diyerek istifa etmeleri yönetim için sıradan bir olaydı. Evi terk eden babası tarafından bir kez olsun yanağı okşanmayan Strode, annesi Elizabeth'e yazdığı bir mektubun sonuna eklediği dizelerde duygularını şöyle açığa vurur. Yorgunum. Hayat kasvetli. Dünya donuk ve boş. Yalnızım ah, çok yalnızım. Düşünecek, sevecek kimsem yok. Çıldıracak ızdırap içinde. Dünya benden yüz çevirmiş. Gözler kapalı, şefkat yok olmuş. Dünün arkadaşı olan benim için. Leavenworth'taki hava Atlanta hapishanesinde bir tutukluyu döverek öldüren Andrew Turner adlı gardiyanın gelmesiyle daha da gerginleşir. Turner bir akşam yemeğinde arkadaşıyla konuşan mahkuma seslenir. Ver numaranı! Hapishane kurallarına göre yemek sırasında konuşmak yasaktır. Köpünü koltuğunun altına sıkıştıran gardiyan elindeki deftere verilen yanıtı yazar. Stroud 8154 Robert Straut bir gardiyan aracılığıyla Turner'a kardeşi Marcus ziyarete gelinceye kadar kendisini yönetime rapor etmemesini rica eder disiplin cezası alırsa yıllardır ayrı kaldığı kardeşi Marcus'u görme olanağını kaybedecektir. Gardiyan şu yanıtı verir. Raporu geciktirebilirdim ama geciktirmeyeceğim. Bir pazar günü 1100 mahkumun öğle yemeği yediği salonda Bando Cennet adlı şarkıyı çalarken Robert Stroud basasından kalkarak Gardiyan Turner'ın karşısında dikilir. Analarına geçen kısa konuşma anında Turner sopuyla Strato vurmak ister. Boğuşma sırasında Guardian yere yıkılırken Strato ayakta kalır. Sol elindeki bıçaktan kan damlamaktadır. Dört yıl süren mahkeme sonrasında polis müdürü Wood tarafından gazetelere idam sehpası malzemesi için açık artırma ilanı verilir. Straton aleyhine tanıklık yapan mahkumlar gerçeği yalnızca gerçeği söyleyeceklerine dair yemin etmeden önce Cumhurbaşkanı'nın imzasını taşıyan af tezkerelerini ellerinde sıkıca tutuyorlardı. Straat, hücresindeki pencereden idam sehpasının kurulmasını seyretmiş, kum torbalarıyla yapılan denemeleri izlemişti. Marangoz'a birkaç basamaklı merdivenin korkuluklarını neden zımparaladığını sorduğunda alaycı bir yanıt almıştı. ''Eline kıymık batmasın diye.'' 1920 yılının Nisan ayında, Kansas'a dönmekte olan göçmen kuşlar hapishane avlusundaki dar ağacına tüneyip, üstüne dışkılarıyla beyaz lekeler yaparlarken, Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson'un işi tarafından Robert Straton annesi Elizabeth'e beyaz sarayda uzatılan idam kağıdına el yazısıyla şunlar yazılıydı: "Müebbet hapse çevrildi." Aynı yılın Haziran ayında Kansas'ın ünlü fırtınalarından biri boy gösterir. Straut avlonun bir köşesinden Rüzgar'ın duvarı aşırıp içeriye savurduğu gazete parçalarını ve kırık dalları seyretmekteydi. Birden büyükçe bir serçenin telaş içinde kanat çırptığını görür. O yene doğru yürüdüğünde ise bir dal parçasının altındaki parçalanmış kuş yuvasında dört yavruyu fark eder. Serçeleri mendiline saran Straut, hücresine dönünce ampülde ısıttığı çoraplarla yavruları sarar. Akşam yemeğini yerken, Yavru serçeler ağızlarını açarak cıvıldamaya başlar. Kuşlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan Straut, ekmek parçalarını sebze çorbasına batırarak yavruları beslemeye başlar. Ekmeğin bittiğini görünce, yer köşesindeki çatlan başına oturur ve hamam böceklerini yakalamaya koyulur. Ertesi gün, yuva olarak yaptığı karton kutunun içinde bir yavrunun tek ayağı üstünde zorla hareket ettiğini gözlemler. Serçenin kırık ayağını iple, bir kibrit çöpüne saran Robert Stroud, böylelikle ornitolog yani kuş bilimci olma yolunda ilk adımını da atmış olur. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okuyan Robert Stroud, hapishanenin kütüphanesinden kuşçuluk hakkında kitaplar okumaya başlayınca bir kafes yapmaya karar verir. Dört paket sigara karşılığında aldığı bir sabun sandığının çivilerini dişleriyle söker ve tıraş bıçağıyla da kafesin çıtalarını hazırlar. 1925 yılında gelindiğinde hapishane müdürünün yardımıyla 53 kanarya e yetiştirmeyi başarır. Kuşlar hakkındaki denemeleri ise Roller Canary Journal adındaki dergide yayımlanmaktadır. Geçen zaman içerisinde matematik ve hukukla da ilgilenen Straut, Fransızcayı öğrenmekle de kalmayıp Paris antlaşması hükümlerine göre evlenmeyi de aklına koyar. 1803 yılında imzalanan bu anlaşmaya göre İçinde Kansas eyaletinde barındıran Louisiana'da Fransız idaresi altındayken sahip olunan bazı haklar koruma altına alınmıştı. Bir erkek ve bir kadın yazılı olarak evli olduklarını ilan ederlerse geçerli sayılacaktı. Della May Jones Kanada tutkunu, dul bir kadındı. Dergilerden Robert Staton Birincilik Ödülü kazanan yazılarını takip ediyor. Kendisinin avludan bahsettiğine göre büyük bir evde oturan. Profesör olduğunu sanıyordu. Jones, Kanaryaları anlatan yazıların katılabileceği bir yarışmanın ikincilik ödülü olarak, Gierin Seli adındaki kanaryasını vermeyi önerir. Dergide ikinciliği kazananın Robert Strat olduğunu okuyunca çok sevinir. Ama posta kutusu 7, Leaen Vanford, Kansas adresi çok değer verdiği kuşunu göndermeye uygun değildir. Yazmış olduğu mektupta, Stratton ödülünü gönderebileceği başka bir adres ister. Yanıt olarak gelen mektubu eline alınca dul kadın ömründeki en büyük şaşkınlığı yaşar. Lea Van Ward hapishanesi. Robert Stroud bir görüşme gününde Dallamey Jones'a evlenmeyi teklif eder. 22 Mart 1933'te yayınlanan evlenme mukavelesi hapishane müdürlerini çok kızdırır. Kuşların bakımı için gerekli olan malzemeleri zor temin edebiliyor ve kendisine danışmadığına kızan annesinden de eskisi gibi yardım gelmiyordu. Baskalara 4 yıl göz gelen Straut, 22 Nisan 1937'de hapishaneye yeni tayin edilen müdürün kararıyla yıkılır. Derlamay'a Jones ile mektuplaşmanız yasaktır ve o günden sonra karısından bir daha hiç haber alamaz. 15 Aralık 1942 salı günü saatler sabahın 5'ini gösterirken Robert Straut hücre kapısının açılmasıyla uyanır. Kusura bakma ahbap gidiyoruz. Kitaplarını, mikroskopunu ve kuşların otopsisinde kullandığı diğer araçları yanına almasına izin verilmeyen Straut, ellerine kelepçe takılmadan önce hasta bir kuşuna ilacını vermeyi başarır. İkinci Dünya Savaşı'nın en kızgın günleri olduğu için San Francisco kenti Japonların hava saldırısı tehlikesine karşı karartılmıştır. Robert Straut Kendisini Alcatraz adasındaki ünlü hapishaneye getirecek motora bindiğinde başını yukarıya kaldırır. Yüzlerce martı çığlık atarak uçuşmaktadır. Amerika'ya gelenleri New York kentindeki Bedloe's adasında bulunan Özgürlük Anıtı karşılar. Robert Stroud ise Amerika'nın arka bahçesinde bulunan Alcatraz adasındaki hapishanede özgürlüğe kavuşmak umuduyla affedileceği günü beklemektedir. Kuşlarla ilgili bilgilerini topladığı kitabı 1943'te web yayınevi tarafından basılan Straut, hapishanedeki mahkumların iyi kullanıldığı takdirde çok yaralı şeyler yapabileceklerini anlatan iyi bir kitap yazmaya başlar. Hapishane yöneticileri yazılmakta olan kitabı kardeşine göndermesine karşı çıkarlar ve geri verirler. Straut, bunun üzerine kitabın kaybolmasından korkarak temiz mahkemesine yaptığı bir başvuruya Yeni çalışmasından bölümler koyar ve dış dünyanın kitaptan haberdar olmasını sağlar. 1951 yılında gelindiğinde gardiyanlar ilaç içerek intihar etmek isteyen Straut'u son anda kurtarırlar. Hapishanenin devrinde kendine gelen Straut, midesinin yıkanması sırasında yutmuş olduğu borunun bulunmasına çok üzülür. Ölümü halinde kendisine otopsi yapılacağını çok iyi biliyordu. Yutmuş olduğu borunun içindeki kağıt parçasında Kitabının savcılık tarafından hukukçu bir tanıdığa gönderilmesini vasiyet ediyordu. 1956'da iyice yaşlanmış olan Strato'a, öğrencilerin hazırladığı ve kuş resimlerinden oluşan bir albüm gönderilir. Strato'nun almasına izin verilmeyen albümün üstünde şu yazılıydı, yapamam diye bir şey yoktur. Robert Straton kardeşi, Büyük Marcus adıyla oldukça ünlenmişti. Ellerini kelepçeye vurduruyor, ayaklarını zincirlerle bağlatıyor ve üstüne de delik gömleği giyiyordu. İzleyicilerin şaşkın bakışlar altında tüm bunlardan kurtulan Markus, kazandığı paraları abinin özgürlüğe kavuşması yolunda harcıyordu. Yaşantısını tek kişilik bir hücrede geçiren ornitolog Robert Stratton, göğüs kafesindeki can kuşu 74 yaşına geldiğinde 1964 yılında özgürlüğe uçar. Okumuş olduğu kitapların birinde kuşların kafeslerine kumla karıştırılmış talaş serpilmesi öneriliyordu. Kumu elde edebilirdi ama talaş bulması çok zordu. Hücresini temizleyen işçi avludaki çatlaklardan birinde bir paket bulacağını söyler. Havalandırma çıkan Straut söylenen yerde içi talaş dolu bir paket bulunca sevinir hücresine dönünce talaşı kumla karıştırıp kafeslere yerleştirir. Torbanın içinden çıkan kağıtta talaşın Robert Straut adlı mahkum için kurulan idam sepasının kerestelerinden çıkan talaş olduğu ve hatıra olarak saklandığı yazılıydı. 23. öykümüzün başlığı ise Aslanların Yanında Olmak. Osmanlı tahtında harem bekçiliğine Mehmet Ağa'yı atayarak zenci ağalar geleneğini başlatan 3. Murat'ın oturduğu 1582 yılının 29 Mayıs günü İstanbullular sokaklara dökülür. Yol kenarında kendine bir yer bulamayıp kalabalığın arka kısmında kalanlar bedenlerini doğru düz göremedikleri 4 zürafanın geçişini şaşkın bakışlarla izler. Zürafaları 9 fil ve 22 adet deve takip etmektedir. Hayvanların resmi geçidi. Bununla da bitmez. 19 pars, 22 at, 8 ördek, 11 leylek, 25 şahin ve 8 turna o gün kendilerini akışlayan İstanbulluların midesine oturur. Evet, yanlış okumadınız. Saydığımız bütün bu hayvanlar o gün İstanbullular tarafından yenir ama bir tek damla bile kan akmaz sokaklarda. Çünkü Gerçek ölçülerinde olan hayvanların hepsi de Şehzade Mehmet'in sünnet düğünü için saray aşçıları tarafından şekerden yapılmıştır. Böyle bir geçit töreni aslansız olur mu? Elbette olmaz. O gün 17 aslan da hiç kimseyi korkutmadan arabaların üstünde poz vermiştir. Oysa İstanbul tarihindeki en renkli günlerden biri olan bu olaydan yıllar sonra kentte sokaklarında gezinen bir aslan Yüreğini ağzına getirir herkesin. Bir askeri gemiye adımını ilk kez 1761'de atan Cezayirli Hasan Paşa'nın seferden döndüğü haberini duyan İstanbullular için her sokak birer korkut tüneline dönüşür o yıllarda. Çünkü sözünü ettiğimiz aslan ünlü denizci Cezayirli Hasan Paşa'yla beraber gezinmektedir. Hasan Paşa'nın küçük yaşta yanına aldığı ve elleriyle beslediği aslan bütün seferlerinde kendisine can yoldaşı olur. Cezayir Hasan Paşa, 1777 yılında Kasımpaşa'da günümüze kendi adıyla anılan Kalloncu Kışlası'nı yaptırdır. Bugün kışlanın yakınında bir de heykeli vardır Hasan Paşa'nın. Heykelde paşanın sadık dostu olan aslan da unutulmamıştır. Ne var ki kışlanın kapısında bulunan demirli taşı, Cezayir Hasan Paşa'nın aslanını bağlamak için koydurttuğunu anımsayan İstanbullu hemen hemen hiç yoktur. Doğu Roma İmparatoru Teofilos'un tahtının iki yanında yere uzanan aslanlar da, kral ne zaman otursa ayağa kalkıp kükrerlerdi. Teofilos da Cezaylı Hasan Paşa gibi aslanları eğitmiş miydi? Hayır, Teofilos'un 829-842 yılları arasında İki yanında aslan heykeli bulunan tahta oturduğunu düşünecek olursak, otomatik eşya kullanımının sanıldığı gibi pek de yeni olmadığı anlaşılır. İstanbul'da bir aslanın hayrete düşürdüğü insan ise, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya Büyük Hetsisi olarak görev yapan Busbek'tir. Baron Busbek anılarında şunları yazar. Padişahlar, yabani hayvanları getirip şehrin birkaç yerinde hayvanat bahçesi yaptırmışlar. Türlü türlü başaklar, yaban kedileri, panterler, leoparlar, aslanlar gördüm. Aslanlardan biri o kadar iyi terbiye edilmişti ki, ziyaretim sırasında hayvanın eğiticisi yemek üzere ağzına büyük bir koyun parçası verdi ve sonra bu parçayı geri aldı. Aslan kanın tadını almış olduğu halde hiç sükunetini bozmadı. Her ne kadar İngilizler kralları Richard'a aslan yürekli demiş olsalar da, Yüzünde mağrur bir ifadeyle gezinen bu hayvan, gücün sembolü olarak Avrupa'dan önce Anadolu'da kullanılmıştır. Hitit dönemine ait pek çok kalıntı ve eşyada aslan sembolü göze çarpar. Herodot ve Xenophos'un yazılarında da, Trakya'dan Makedonya'ya kadar uzanan bölgede aslanların yaşadığı ve insanlara bir şey yapmayıp yük taşıyan develere saldırdıkları yazılıdır. İstanbul'da saray aslanının kafesleri Gülhane Parkı'nın hayvanat bahçesi olarak kullanılan köşesinde bulunurdu. Zamanla kente gelen sirkler Gülhane Parkı'nda çadır kurmaya başlar. Gösteri yapan hayvanlar arasında yaşlı, hasta ya da sakat olanlar patron tarafından işe yaramadıkları gerekçesiyle parkın bir köşesine kafesiyle birlikte terk edilir. İstanbullular açlıktan inleyen hayvanların seslerine Kayıtsız kalamazlar ve onlara yiyecek taşıyarak bakımını üstlenirler. Böylelikle bir hayvanat bahçesi oluşur kendiliğinden. Gülene Parkı'nda hayvanat bahçesinin kurulmasının kökeninde sirk atı hayvanlar ve onların yalvaran bağırışlarına kayıtsız kalamayan İstanbulluların hayvan sevgisi yatmaktadır. Zonguldak'taki kömür ocaklarında çalışan katırlar arasında yaşlananların Gürlene Parkı'ndaki aslanlara yem olarak gönderildiği, o yıllarda madenciler arasında konuşulsa da şüphesiz ki bu söylentinin aslı astarı yoktur. Nevzat Üstün, Havranat Bahçesi adlı şiirinde şöyle seslenir Ormanlar Kralı'na. Aslan olmasını arslansın. İyi niyetlerim var senin için. İçine girilmedik düşüncelerim var. Bu pazardan tezi yok, hepsini sana getirebilirim. Öyle düşünceli bakma yüzüme. Sana vereceğim şeyler belli. Hürriyet veremem mesela. İki ünlü şair Nazım Hikmet ve Pablo Neruda gibi ben de hiç sevmediğim halde yolumun düştüğü kentteki Havnat Bahçesi'ni mutlaka ziyaret ederim. Doğalarından uzaklaştırılıp de konulan zavallı hayvanların gözlerinin içine bakarak kendilerine yapılan haksızlığı onaylamadığımı, her insanın kötü olmadığını anlatmaya çalışırım. Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'ne ne zaman gitsem, demir kafesler ardındaki aslan, zürafa, gergedan gibi hayvanlar unutamadıkları bir şairi sorarlar bana. Şair, yaşantısının bir bölümünde Atatürk Orman Çiftliği'nde çalışmış, öğle saatlerinde havinat bahçesine uğrayarak bir şey yapamamış olmanın ezikliğiyle kafesler arasında gezinmiştir. Sözünü ettiğimiz şair, Amerika'nın Vietnam'ı işgal ettiği yıllarda yazdığı, Vietnam adlı şiirinden dolayı yargılanan Arif Damar'dır. İşte Arif Damar'ın Gölcük Askeri Mahkemesi tarafından kütüphanesinde yasak kitap bulundurma suçuyla birlikte 3 ay demir parmaklıklar ardına hapsedilmesine neden olan vahşi dizeleri. Ağlamayı bilmiyor Vietnam. Şiir ne ki? Gözyaşı. Çocuklar doğmadan öldürülüyor. Git Vietnam'da ana ol. Bir Afrika atasözü şöyledir. Aslanlar kendi tarihçilerine kavuşuncaya kadar kitaplar avcıyı övecektir. Eli silahlı avcıların kanlı oyunlarına karşı gelen şairlerin ve yazarların ne yazık ki günümüzde de aslanlar gibi kafeslere konulmasına devam ediliyor. 24. öykümüzün adı ise Taperin neşesi. Sirkler ve hayvanat bahçeleri, özgürlükleri ellerinden alınan hayvanların insanları avcı kimliğinin dışında tanıdıkları yerlerdir. Haval bahçesinden bir aslanın kaçtığı haberi korkutur herkesi. Tıpkı ormanda kulaktan kulağa yayılan bir avcı görüldü haberinin tüm hayvanları telaşlandırması gibi. Ama unutulmamalı ki aslanın kaygısı yaşamak, avcının ise öldürmektir. Montaigne ne de güzel söylemiş. İnsanın bu dünyada korkması gereken tek hayvan insandır. Yolu Ankara'daki Hayvanat Bahçesine düşen Akkün Akova duyduğu acı dolu bir iniltiyle etkilenir. Şair kedigillerin kafeslerinden birinde bulur sesin sahibini. Bir leopar demir parmaklıkların ardında topallayarak dolaşmakta ve arada bir öfke karışık o acılı sesi çıkarmaktadır. Bakıcılara hayvanın neden bu duruma geldiğini soran Akova korkunç bir gerçekle karşılaşır. Bir gün önce leopar'ın yavrusu evcilleştirilmek amacıyla alınmak istenilmiş. Ne var ki doğasından koparılan anne leopar doğal olarak yavrularından ayrılmaya razı olmamış. Görevliler başarısızlığın hıncını gidermek için anne leopar'ın kafesten dışarı çıkardığı pençesini sopalarla kırmışlar. Şair öyküyü dinledikten sonra Leopar'ın gözlerindeki kini iliklerinde hisseder. Ama Leopar'ın Akkün Akova'ya kin dolu bakışı fazla sürmez. Çünkü karşısındaki insanın, kentlerdeki hayvan bahçelerinin kendisine suçluluk duygusu verdiğini itiraf ettiği yazısından haberdardır. Leopar, şairi görünce bir anlık da olsa acısını unutur ve gülümseyerek şairin şu yazısını anımsar. Orada hayvanlar kirli suların Demir parmaklıkların tel örgülerin içinde sirk gurbetçileri gibi dururlar. Biz ise maymunlara sigara ikame etmek gibi girişimci ve kibar davranışlarla tavus kuşlarını kovalayıp kuyruklarından birey tüy koparma çabası içinde gezeriz Hayvanat bahçesini. Hayvanların protosto ve grev hakları yoktur. Hayvanat bahçelerinde gezinen şairlerden biri de Pablo Neruda'dır. Diyor ki Neruda: Nereye gidersem gideyim mutlaka Oranın hayvanat bahçesini ziyaret ederim. Neruda anılarını kaleme aldığı Yaşadığımı İtiraf Ediyorum adlı kitabında Çin'den döndükten sonra uğradığı Suçimi kentindeki hayvanat bahçesini anlatır. Neruda'nın Karadeniz'in doğusunda yer alan bu kente gelişinin nedeni yakın dostu şair Simonov'un burada yaşamasıdır. Suçimi hayvanat bahçesi birçok maymun türünü barındırmasıyla ünlüdür. İçinde en çok maymunun yaşadığı havinat bahçesi buradadır. Bunun da bir tek amacı vardır. Yetiştirilen maymunları kafeslerinin hemen bitişinde bulunan enstitüde biyolojik incelemeler için kullanmak. Yavrularıyla birlikte yaşayan bir dişi maymun Neruda'nın ilgisini çeker. Kucağında bir insan şefkatiyle yavrusunu taşıyordu. Bir başkası da peşinden geliyordu. Müdürün anlattığına göre kucağındaki kendi yavrusu değildi. Doğumdan sonra ölen bir maymunun yavrusunun kendine evlat edinmişti. Bütün zamanını bu küçük maymunu adamıştı. Kendi yavrusuna olduğundan daha çok şefkat gösteriyordu. Bilim insanları önce böylesine yüksek ana duygularıyla daha başka maymun çocuklarını da evlat edineceğini sanmıştı. Oysa yanına getirilen bütün küçük maymunları kovmuştu. Pablo Neruda İrvan Hayvanat Bahçesi'ndeki gözlemlerine de yer verir kitabında. Gittiği ilk kafes kartalınkidir. Fakat hemşerim beni tanımadı diye yazar. Ant dağlarının o dev kuşunun kafesin bir köşesine üzülerek kendisine bomboş ve kuşkucu gözlerle bakmasından oldukça etkilenir şair ve şunları yazar. Ben de ona hüzünle baktım. Ben o dağlara dönecektim. O ise buradaki hapis hayatını sonuna değin sürdürecekti. Amazon ormanlarında yaşayan bir tapir cinsiyle de karşılaşan Neruda'ya, Havrat Bahçesi müdürü onu yüzerek görmek isteyip istemediğini sorar. Geceleri dolaşmayı seven tapir, yalnız yaşamayı tercih eden hayvanlardan biridir. Neruda hayvanlar arasında kendine en çok tapiri özdeşleştirir. Ama bunun nedeni, şairlerin de geceleri, yalnız dolaşmayı sevmeleri değildir. Şileli şair, Amerika kıtasında yaşayan biricik tek parmaklı ve toynaklı memeli olan tapiri neden mi kendine yakın bulur? Bu sorunun yanıtı fiziksel bir yakıştırmadır. Koskoca vücudu, iri burnu ve küçük gözleriyle bu hayvanı kendime benzetelim. Avcıların soyunu tüketme noktasına getirdiği canlılardan biri de tapirdir. Eti için öldürülen bu hayvana bir hayvanat parçasında rastlamak oldukça zordur. Tapir, öldürmekle övünen avcılar arasında Amerika'nın başkanlarından Roosevelt de vardır. Roosevelt, Tapir'i Brezilya'nın Sepatopa nehrinde vurur. İyi bir yüzücü olan Tapir, kendisini tehlikede hissettiği an en yakın suya doğru koşar ve dibe dalar. Suyun altında uzun süre kalmayı başaran Tapir, bu hüneriyle düşmanını atlatır. Ama Amerikan başkanı, bir tapirin karşılaşacağı en acımasız düşmanlardan biridir. Pablo Neruda kendisine neşeyle bakan tapirin yüzüşünü serederken müdür şunu söyler. Onu bugüne kadar böyle mutlu görmemiştik. 25. Yazımızın Başlığı Ali Ozan'ın Gözyaşları Birinci Dünya Savaşı sırasında halkın moralini yüksek tutmak isteyen İttihat ve Terakki Partisi pek çok tören, resmi geçit ve toplantı düzenler. Bunlardan biri de 1916 yılının Ocak ayında Beyazıt Meydanı'nda yaşanır. Bu törende Enver Paşa, savaşı mutlaka Osmanlı Devleti ve müttefiklerinin kazanacağı yolunda hararetli bir konuşma yapar. Enver Paşa konuşma yaparken yanında bir top vardır. Törende zaten topun meydana konuluşu için düzenlenmiştir. Top ne işe mi yarayacak? Hiç efendim, hiç. Dedik ya, amaç savaş çığlıkları atarken tükürükleri etrafa saçacak bir tören gerçekleştirmekten başka bir şey değildir. Top da tahtadandır üstelik. Yanlış okumadınız, meydana konuluşu için tören düzenlenen top, bütün parçaları gerçene uygun olarak tahtadan yapılmıştır. Hatırayı Celadet adlı top, İstanbul'daki askeri müzede sevgilenmektedir. Bizim kalkıp kitabın bu sayfasında Beyazıt Meydanı'na gelmemizdeki amaç ise Restlini Niyazi Bey'in giyini bir kez daha anımsatmaktır. Zavallı hayvanın para karşılığında meraklı İstanbullulara gösterildiği Latifet Apartmanı meydanın birkaç yüz metre yakınındadır. Gazeteci Ahmet Samim'in Geyiye Gazali Hürriyet adını vermesi gibi ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Beyazıt Meydanı Hürriyet Meydanı adını almış fakat sorudan bu ad Giyin yüzün gibi unutulup gitmiştir. 31 Mart vakası diye bilinen gerici ayaklanmanın yaşandığı gün Refik Halit Karay Beyazıt Meydanı'ndan geçmektedir. Şeriat isteyen askerlerin sağa sola ateş etmesi tüm halkı korkutur o gün. Çünkü dönemin sultanı Abdülhamit korkusundan askere mermi dağıtmadığından dolayı İstanbullu silah sesini unutmuştur. Karay o kara günü şöyle almışlar. Bu kaçışı bir baştan bir başa canlarını kurtarırcasına kanat çırparak sürü halinde suya konmadan giden yelkovan kuşlarına bakarken hatırlar gülümserim. Malum ya en arkada giden kuş bir ses işitince en öne varmak için yırtınır çırpınır tutuşmuşçasına uçar. Bizler de o gün karada giden bir yelkovan sürüsü olmuştuk. Boğazda görünen yelkovan kuşları kimseye Defik Halit Karay'ın Mermilerden kaçışını anımsatmaz. Şiirde de kendilerine konacak bir dize bulamayan bu kuşları, olsa olsa Orhan Veli anımsatır bizlere. Gün olur, alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yalkovan kuşlarının peşi sıra. İstanbul meydanları, 31 Mart olayından sonra, kanlı, coplu, şiddet içeren nice gösteriye tanık olur ama... Hiçbirinde canını kurtarmak için kaçışan insanlar yelkovan kuşlarına benzetilmez. Yelkovan kuşları şiir ya da düz yazı olsun karşımıza neden çıkmazlar? Atılan simidi kapışmak amacıyla vapurların ardına martılar gibi takılmadıkları için mi? Yoksa sayıları azaldığından mı? Belki de denize çok yakın ve çok hızlı uçtukları için göze pek gelmemeleri midir bu sorunun yanıtı? Kim bilir? 1836 yılı bir padişah resminin devlet dairelerine ilk kez asıldığı yıldır. Aynı yılın 17 Eylül gününde yine ilk kez bir padişahın doğum günü için şenlikler düzenlenmiş ve sonraki yıllarda Veladeti Hümayun adıyla bu kutlama resmileşmiştir. 1836'da yaşanan üçüncü önemli olay ise kendisine tanınan atlı arabayla İstanbul sokaklarında dolaşma ayrıcalığının padişah tarafından kaldırılmasıdır. Bu yenilikler yapan cavur padişah diye anılacak olan ikinci Mahmud'dur. İngiliz yazar Hülle Pardew tüm bu değişimlere tanıklık eder. 1836 yılının yılbaşı gecesinden bir gün önce deniz yoluyla İstanbul'a gelen bayan Pardio, geminin güvertesinden kenti ilk kez gören nice yabancı gibi hayranlık dolu satırlar yazar günlüğüne ama İstanbul'un en güzel anlatan yazarı olan Hülle Pardew Kenti ilk kez görmenin büyülü ortamında hayvanları unutmayan birkaç yazardan biridir. Martılar kümez hayvanları gibi birbirleriyle oğnaşarak bir bulut öbeği gibi gibimizin çevresinde uçuyorlardı. Yunus balığı sürüleri ise beyaz karınlarını göstererek büyük şehrin çeşitli sesleri ve canlılığı içinde sanki hiçbir korku sezmiyorlarmış gibi güven içinde oğnaşarak yuvarlanıyorlardı. Pardio'dan yıllar sonra 1910 yılının 12 Haziran günü köprüden kalkıp Marmara'ya doğru yol alan teknenin içinde bir adam denizde gördüğü canlıları kağıtlara çizmektedir. Ne var ki kara kalemle resimler yapılan hayvanlar ne yol kovan kuşları ne martılar ne de yunus balıklarıdır. O gün Fransız karikatürist Georges Gursa hayırsız adaya yaklaşırken tekneye doğru çaresizlik işini yüzen köpekleri çizmekteydi. Gursa, modelleşmenin kurbanı olarak, hayırsız adada ölüme terk edilen zabanlı hayvanların ulumalarını çocuk ağlayışına, uzaktan görünüşlerini ise karıncalara benzetir. Fransız Kerkatürist, tekne kıyıya yaklaştığında, İstanbul sokaklarına toplanan köpeklerin ölü arkadaşlarını yemek için birbirleriyle dalıştıklarına da tanık olur. Gördüğü bu korkunç manzara karşısında, daha fazla dayanamayan Gursa geri dönerken tekniğe alınma umuduyla denize atlayan ama adadan fazla uzaklaşamadan dalgalar arasında kaybolan köpekleri yaşamı boyunca bir daha hiç unutamaz. Öyle ki dönüş yolunda hayırsız adaya doğru giden bir mavnanın içindeki tahta kafesleri tıka basa dolduran sokak köpekleriyle göz göze gelmemek için insanlığından utanarak başını öne eğer. 1874 yılında İstanbul'a gelen İtalyan yazar Edmondo De Amicis, sokak köpeklerinin kentin daha az kalabalık ama birincisinden daha az garip olmayan ikinci halkını meydana getirdiğini yazar. Amicis'in halkın sokak köpeklerine davranışını içeren gözlemleri, bu hayvanları hayırsız adaya da ilk kez gönderen Sultan Abdülaziz dönemini içermesi bakımından ilginçtir. İstanbul'da hiç kimse köpekleri dolaşırken veya yatarken rahatsız etmez. Köpekler yolun sahibidir. Bizim şehirlerimizde atlara ve insanlara köpekler bir kenara çekilip yol verir. Burada köpekleri ezmemek için insanlar, atlar, develer, eşekler şöyle bir kavis çizerler. İstanbul'un en kalabalık yerlerinde sokağın ortasında halkalanıp yatan dört ya da beş köpek gün boyunca bütün bir mahalle halkının kıvrıla kıvrıla yürümesine sebep olur. İstanbul halkı tarih hiçbir döneminde köpeklere yapılan katliama duyarsız olmamış, tepki göstermiştir. Öyle ki, yaşanılan doğal felaketler, yangınlar, sokak köpeklerine yapılan eziyetin bedeli olarak görülmüştür. Sokak köpeklerinin sevgisini kazandıkları arasında yabancılar da vardır. Bunlardan biri İstanbul'daki bir caddeye adı verilen Claude Faredir. Üstelik Fransız yazar kedileri köpeklerden daha çok sevmektedir. Benim gözümde Sevilmeye layık tek köpek cinsi ehli bir ırktır. Bu ırk, Türkiye'nin başıboş sokak köpekleri ırkıdır. Bunlar gerçekten hür köpeklerdir. Ne sahipleri, ne kulübeleri, ne tasmaları, ne de ipleri vardır. Açtırlar fakat taklanmazlar. Tabiri caiz ise en az köpek olan, bir bakıma kedi olmaya layık köpeklerdir. Ali Ozan 5 yaşındayken, resim kursuna gönderilir annesi ve babası tarafından. Gözyaşlar içinde eve dönen çocuk, kursa bir daha gitmeyeceğini söyleyerek nedenini şöyle açıklar. Öğretmen köpek resmi yapın diyor. Elinde tuttuğu ve üstünde yalnızca kahverengi bir çizginin olduğu kağıdı gösteren Ali Ozan, şöyle sürdürür konuşmasını. Ben ipini yapıyorum, köpeğini yapamıyorum. Çocuğun şair babasının gülmesini zor da olsa engellemeyi başararak, Verdiği karşılık tam da bu yazının finaline layıktır. Oğlum, bir köpeğin resmini eli fırça tutan herkes yapabilir. Ressam, köpeğin özgürlüğünü engelleyen tasmayı görebilendir. 26. yazımızın başlığı oldukça ilginç. Amerika'ya ilk ve tek silah yardımımız, deve. Hangi kentimiz tavus kuşuna benzer? Bu sorunun yanıtı Minas Bijakya'nın 1817 ile 1819 yıllar arasında yaptığı gezi sonrasında kaleme aldığı Karadeniz Kıyıları Tarihi ve Coğrafyası adlı kitabının sayfalarındadır. Trabzon Kalesi'nin umumi şekli bir tavus kuşuna benzer. En genişi olan aşağı hisar kuşun açılmış kuyruğu gibi orta hisara kadar yayılmıştır. Batı tarafta Biraz içeriye çekilmiş olan orta hisar, kuşun gövdesini, iç kale boynunu, eğri vaziyette son kısım ise kulede başını teşkil eder. Bicikya'nın tavus kuşu bir yelpazeyi andıran kuyruğunu düşterimde açmadan önce ben de doğduğum kent olan Trabzon'u Hamsi'ye benzetirdim herkes gibi. Karadeniz'de adına en çok türküler söylenen hayvan olan Hamsi için şiir yazanlar arasına şair Ziver de katılmıştır. 1879 yılında ölen Ziver'in Hamsi atlı şiirinin son dizelerinden Trabzon'a yönelik son derece şaşırtıcı bir bilgi sahibi oluyoruz. Bilmeyendir ya Cemel'dir ya Trabzon tanrısı, Hamsi'nin ol rütbe Ziver itilayı şanı var. Şairin Trabzon tanrısı dediği devedir. Evet, şu bildiğimiz deve. Çok eski zamanlarda Trabzon halkı deveye taparmış. Bu konuda anlatılan bir fıkra da vardır. Başıboş bir deve yoksul bir adamın bahçesine girip ne var ne yoksa yemiş. Zavallı adam devenin ardından bakarak şunları söylemiş. At Trabzon tanrısı, çoluk çocuk şimdi mi yesinler? Anlaşıldı. Bu yazıda merdiveni devenin sırtına dayayacağız. Öyleyse tarihçi Jean Muller'in çöl gemisi olarak adlandırdığı deve ile ilgili Anadolu'da anlatılan bir fıkraya daha yer açalım. Kervanın en önünde kendinden emin bir şekilde yürüyen devenin çıngırağı şöyle öter. Benim ağam zengin, benim ağam zengin. Diğer develerin çıngırakları ise şu soruyu sorar. Kimden, kimden? Kervanın sonunda kalan, yetişmek için koşar adım yürüyen cılız, güçsüz devenin çıngırağı da bu soruya yanıt verir. Ondan bundan, ondan bundan. Trabzon'un tavus kuşuna benzetilmesi gibi, Evler Çelebi de çökmüş bir deveye benzetir Van kalesini. Yanlıcak kalesi değil, kamyonları da deveye benzer Van'ın. Bu benzetmeyi Göçebe adlı şiirine yapan şair de Cemal Süreyya'dır. İşte Cemal Süreyya'nın dizesi. Van'da güreşçi develer gibi süslediklerini kamyonları, Şiirdeki deve benzetmeleri konusuna fazla girecek değiliz ama dağlarca ustamızın dizelerine de bir göz atmamız gerekir. Çok değil, dört dize. Develer içse, hörgücü olmaz. Hörgücü çıkar, İçmese akşamcının. Trabzon halkının deveye neden taptığı sorusunun yanıtı, bir zamanlar Anadolu'da devenin bulunmayışı olabilir mi? Nasıl ki Çinliler, zürafayı kilin adlı efsanevi canlıya benzerliğinden dolayı kutsal saymışlarsa, Trabzonlular da hiç görmedikleri deveye buna benzer bir şekilde tapınmış olabilirler mi? Bunun olması çok düşük bir olasılıktır. Çünkü tarihin her döneminde deveyi Anadolu yollarında yük taşırken görürüz. Üstelik bir toplum tanıdığı bildiği bir hayvana da tapabilir tıpkı Hindistan'da ineğin kutsal sayılması gibi. Macaristan'ın Eğri kentinde bulunan müzede, Osmanlı ordusunda yük taşıyan ve soğuk havada donarak ölen bir devenin kemikleri sevgilenmektedir. Böylelikle müzeyi ziyaret eden birçok Macar çocuk, dirisinden önce kemiklerini görmektedir devenin. Herhalde bu deve iskeleti kendisiyle karşılaşan pek çok çocuğun korkulu rüyası olmuştur. Deve ilk kez karşılaştığında korkan insanlardan biri de Thomas Dalan'dır. 1599 yılının Şubat ayında Cezayir Limanı'na demirli bir İngiliz gemisinden ilen Dalam, gezmeye başlarken, Yüzleri peçelerle kaplı kadınları ve onca iri bıyıklı erkeği ilk kez bir arada gören Dalam, sokaklarda büyülenmişçesine yürürken tepesinde duyduğu bir sıcak nefesle irkilir. Dalam'ın arkasındaki deve bir insanı ilk kez görmüyordu. Ne var ki Dalam daha önce bir deveyle karşılaşmamıştı. Dalam'ın şaşkınlık kuyusuna birkaç gün sonra 3. Mehmet düşecektir. Çünkü Dalam'ın padişaha Kraliçe'nin armağan olarak sunduğu o güne kadar Osmanlı sarayının görmediği fiyakaları olan çalar saatli bir ork'tur. İstanbul limanına gelen gemilerden kıyıya çıkan zürafa, Gergadan gibi halkın görmediği hayvanlar büyük şaşkınlık yaratmıştır. Bu kez 32 deve gidecekleri ülkenin insanlarını Halete düşürmek üzere İstanbul limanından bir gemiye bindirilmektedir 1856 yılında. Amerikan donanmasına ait olan geminin komutanı babası David Porter'ın da İstanbul'da elçilik görevinde bulunduğu David Dixon Porter'dır. Meksika topraklarını ele geçiren Amerikan ordusu kurak bölgelerde yük taşıma zorluğuyla karşılaşınca Osmanlı'dan 30 deve satın alınmasına karar vermiş, develerin Amerika'ya getirilmesinde de Babasının Türkler tarafından çok sevildiğini bildikleri Dixon Porter'a görev vermişlerdir. Dikkatli okur, Amerika'nın 30 deve istediğini ama kimiye 32 deve bindiğini anlamıştır elbette. Eee anlarda sormaz mı? Nereden çıktı bu iki deve? Hemen verelim yanıtını. İki deve, dönemin padişahı Abdülmecid'in Amerika'ya armağanıdır. Mısır valisi Memed Ali Paşa'nın zürafayı fiit niyetine kullandığını bu hayvanı pek çok ülkeye Arman olarak gönderdiğini yazmıştık. Bizim karfiittimiz de deve olmuştur. Kim bilir? Paketinde Türk tütününden yapıldığı yazılan camel sigaralarını deve resminin süslemesi belki de bu yüzdendir. Camel sigara paketinde poz veren adı Old Joe olan ve bir Amerikan sirkinde yıllarca gösteri yapan bir devedir. Old Joe reklam kampanyası için fotoğrafı çekilirken, Patlayan flaştan korktuğundan arka doğru atmıştır kulaklarını. Ork ustası Thomas Dalam'ın bir deveyi ilk kez gördüğü an çekilmiş fotoğrafı yoktur elbette ama insandan korkan bir devenin fotoğrafı Camel sigarasının paketlerinde elden ele dolaşmaktadır. Yazının bu bölümü Camel sigarasının reklamına dönüştü. Oldu olacak bu sigara markasıyla şiirimizde karşılaştığımız diziyi de açığa çıkaralım. Enflasyonun Anlamını zayıflattığı dizelere örnek olarak da gösterebileceğimiz söz konusu dize Metin Eloğlu tarafından yazılmıştır. Diyor ki, şair Eloğlu, Kemalını binliklerle mi yakam? 1937 yılının Mayıs ayına gelindiğinde, develerin İstanbul'da yüzyıllardır süren saltanatı da sona erer. Bu tarihte eşeklerle birlikte develerin de kent sokaklarında dolaşımı yasaklanır. Eşekler, İstanbul'a gelen ziyaretçileri gezdirmek için adalarda kullanılsa da develer sorun olur. Bir ara bir kez daha Amerika yolu görülür bu hörgüçlü hayvanlara. Bazı uyanık tüccarlar onları Amerika'ya taşıyıp deve güreşini bu ülkede yaygınlaştırmak isteseler de bu düşünce gerçekleşmez. Anadolu yolları büyük bir vefakarlıkla kabul eder develeri. Ne var ki bir Ege kumsalında ya da peri bacaların önünde... Sırtındaki turistle birlikte fotoğraf makinesine gülümserken görürüz onları. Restili Niyazi Bey'in bir geyikle arkadaş olup onunla konuştuğunu söyleşilerimde anlatırken dinleyiciler genellikle gülümserler. Böylesi bir sohbete neden güldüklerini hiç anlayamadım. Oysa şu sözle başlayan bir atasözümüz vardır. Deveye sormuşlar boynun neden eğidi. Biz deveyle konuşan bir toplumuz. O halde... Geyikle konuştuğumuzu söylediğimde insanlar neden gülerler? Bir deveyle konuşmak, bir geyikle konuşmaktan daha mı az komiktir? Deveyle konuşmayı bir kenara bırakalım, işin asıl tuhaf yanı, hayvanın verdiği yanıta bakacak olursak, çıkardığı sesi de anlayan bir toplum olduğumuz ortaya çıkıyor. Nerem doğru ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin baş harfleri olan TC'nin asıl anlamının şu olduğunu söyleşilerimle dile getirdim sürekli olarak. Titanik Cumhuriyeti. 2001 yılının Mart ayına gelindiğinde haklı çıktım ne yazık ki. IMF'nin elinde kukla olan DSP, MHP ve ANAP Koalisyon Hükümeti'nin ekonomi politikası iflas edince, durumu kurtarmak üzere yurt dışından Mesih ilan edilen Kemal Derviş getirildi. Konuşulan ekonomi yalnızca ekonomi oldu. Sanki ülkenin imar, ulaşım, sağlık, eğitim gibi diğer politikaları çok doğruymuş onlar da ifrazın bir parçası değilmiş gibi. Ben diyorum ki bizi ancak deve kurtarır. Sorduğumuz soruya nasıl da entelektüel bir karşılık vermişti. Nerem doğru ki? Meclise bir deve göndermesini öneriyorum. Çünkü o sorunlara geniş bir pencereden bakmayı politikacılardan daha iyi biliyor. 27. öykümüzün başlığı Moskova sirkindeki ayı. Büyükşehir Belediyesi'nin 1989 yılında yayımladığı şehir rehberine baktım. İstanbul'da Martı adı taşıyan 7 sokak var. Sokakların telaşçı kuşu Serçe Martı'dan 2 sayı önde. Güvercin adı verilen sokak sayısı ise daha fazla 15. Köşe başlarındaki tabelalarda... Bebil adının okunduğu sokak sayısının 19 olduğunu yazarken Bülbül Yuvası adında bir sokak olduğunu da ekleyelim. İstanbul'da adı sokaklara en fazla verilen kuş kanaryadır. Belirttiğim kaynakta 26 sokağın adında kanarya çıkar karşımıza. Üstelik kanarya bir semte ve iki caddeye de ad olmuştur. Daha birçok kuşun adını araştırdığım rehberde Karganın adına iki, karabatağın ise bir kez rastladım. Bu kuşlar neden değerleri kadar fazla sokak sahibi olamamışlar? Çıkardıkları kötü seslen mi yoksa renklerinden dolayı mı? İster istemez kuşlara da ırkçı bir gözle bakıldığı düşüncesine kapılıyor insan. Orhan Veli'nin peşi sıra gitmek istediği yelkovan kuşlara adres olup İstanbul'a gönderilen bir mektup zarfının üstüne hiç konamamıştır. Bunun nedeni belki de bu kuşları bir diğerlere tünerken görmeyip hep hareket halindeyken gözümüze çarpmalarıdır. Sokak adlarına dikkat etmeye Melih Cevdet Anday'ın Anı adlı şiirini okuduktan sonra başladım. Ne diyordu o şiirinde Anday? Sevdiğim çiçek adları gibi, sevdiğim sokak adları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi adınız geliyor aklıma. Şiir 19 Haziran 1953 günü Amerika'da sustsuz yere idam edilen Rosenbergs için yazılmıştır. Tüm dünya karıkoça Rosenbergs gibi birçok ilirici, demokrat insanı düşüncelerinden dolayı katleden Amerikan senatörü McCarthy'yi kınarken, ülkemizde ona metiyeler düzenler olmuştur. Bunlardan biri de Tekin Ererdir. Son Havadis Gazetesi'nin 17 Haziran 1965 tarih sayısında yani Rosenbergs'in idam edilişinin 12. yıl dönümüne bir gün kala komünizm böyle gelir başlıklı yazısında kendi gibi düşünmeyenlere olan öfkesini şöyle kusmuş eder. Ulus gazetesinin bir yazarı beni Amerika'da komünistleri ortaya çıkaran McCarthy gibi göstermeye çalışarak kötülemek istiyor. Böylece kendi kişiliğini ortaya koyuyor. Çünkü bütün dünyada McCarthy ala tarih komünistlerdir. Amerika'da... 15 bin civarında bulunan komünist sayısını yaptığı mücadelerle 10 bine indirdiği için Amerikalılar bu zata minnettardırlar. Keşke bir McCarthy olabilsek. Ve bugün yabancı basında 15 bin olarak bildirilen komünist sayısını birkaç bine indirebilsek. Görüldüğü gibi yazar düşüncelerinden dolayı insanların yargılanmasına karşı çıkan herkesi komünist ilan ediyor. Ona göre Amerika yalakalığı yapmayan herkes komünist. Ne yazık ki bu anlayış Türkiye'de Demokrat Parti döneminden sonra giderek güç kazanmış ve o binlerce insan faşist saldırılara, işkencelere uğrayarak yaşantılarının büyük bir bölümünü hücrelerde geçirmiştir. Söz konusu yazı miza antolojilerine girecek niteliktedir aslında. İşte sizlere Okyana güleriz alınacak halimize dedirten o yazıdan bir bölüm daha. Moskova sirki ile gelen Rus ayısı koşa için metiyeler, fıkralar yazılan bu ayının dahi birçok insanlarımızdan daha akıllı olduğunu ileri süren bir memlekette hangi delil, hangi vesika isteniyor bir memlekete komünizm gelirse başka türlü gelmez böyle gelir aman ha siz siz olun bir sirkte ya da hayvanat bahçesinde gördüğünüz bir hayvanın şaka yolu da olsa tanıdığınız birinden daha becerikli olduğunu yüksek sesle söylemeyin belki de o hayvan Moskova'dan getirilmiştir. Ne mi olur? O ne biçim soru? Ne olacak? Komünizm propagandası yapmaktan gözaltına alınırsınız. Meraket versin ki biz meclise nerem doğru ki diyen deveyi göndermeyi önermiştik. Deve ayı gibi soğuk iklim hayvanı olmadığına göre Moskova'dan gelmesi de olası değildir. kova, çocukluğunun geçtiği Taşla kasabasında günün birinde çıka gelen bir kumpanyayı unutamaz aradan yıllar geçse de. Çadırların arasında meraklı çocuk gözleriyle gezinirken altında ateş yanan bir sacın üstüne koyulan yavru bir ayı görür. Ayakları yandığı için kızgın sacın üstünden inmeye çalışan ayıya bir eğitici elindeki kürekle vururken diğeri de elindeki tipi çalarak bağırmaktadır. ''Oyna bakalım Şerafettin! Oyna bakalım Şerafettin!'' O güne kadar ayı oynatıcıları Korkusuz birer kahramandı da Akova'nın gözünde. Ama karşılaştığı bu korkunç görüntü, belliğindeki taziliğini korur yıllarca. Ve günün birinde, yaşamın gizemini çözen, bilgilik dolu şu yazıyı kaleme alır. Anladım ki, her neşenin arkasında bir hüzün, her mutluluğun arkasında bir acı. Bu acı ve mutsuzluklar çoğu zaman bizden gizleniyor. Bize anlatılmıyor, öğretilmiyor. Azınlığı mutluluğu için, Çoğunluğu mutsuz eden kararlar kapalı kapılar ardında gizli kapaklı alınıyor. Böyle bir dünyada bir çocuğun ayı oynatıcısının bir kahraman değil, bir işkenceci olduğunu görmesi için sirk çadırının ya da gösterinin arkasına doğru sokulması gerekiyor. Ah, kendisinden önce ölmeyi dilediğim şair kardeşim Akgyunokova, seni selamlamak için senin dizelerinden daha güzel bir şey bulamıyorum. Çocuklar biriktirilir. Dokuz ay on gün. Ömür boyu harcanmak için. 28. Öykümüzün adı Pelikan ve Şair Bu Wilde toplama kampındaki esirler, kendilerine ayrılan alanın bir gün kafesli telle ortadan ikiye ayrılmasına bir anlam veremezler. Kafesitelin telin öteki tarafında hummalı bir çalışma başlar. İyili ufaklı bölümlere değişik büyüklükte kulübeler yapılmaktadır. Esirler bir sabah uyandıklarında bir hayvanat bahçesi bulurlar tam karşılarında. İkinci Dünya Savaşı tüm hızıyla sürerken, Nazilerin bir toplama kampında ölümle pençeleşen insanların arasına kaplan, aslan, kurt, fil, ayı gibi hayvanları katmalarının bir tek amacı vardır. Her gün, kaplar dolusu yiyecekler sunulan, veteriner kontrolünden geçirilen hayvanların olduğu bölüme, açlıktan ve hastalıktan ölmek üzere olan insanların göreceği şekilde kocaman harflerle şu yazılmıştı. Herkese layık oldu. İkindi Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak isteyen birçok gönüllü toplama kaplarında çalışmaya başlar. Kamplara özgürlük gelmişti gelmesine ama, yüz binlerce esir Azrail'in tırpanını ensesinde hissetmektedir. İyileşebilecek durumda olan esirleri kurtarmak, ölmek üzere olanların da son günlerini huzur içinde geçirmeler için kolları sıvayan gönüllülerden biri olan Joseph Stuna adlı bir ÇÖK öğrenci, Terezin toplama kampında kalanların listesinde tanıdık birine rastlar. Robert Denos, 1900 doğumlu Fransız vatandaşı. Görmüş olduğu rüyaları yazarak edebiyata adım atan Robert Denos, dadacı çevreyle ilişki kurar. Gerçek üstücülerle tanıştıktan sonra da hipnotik uykuya dalma yeteneğiyle düşüncenin akıl dişi işleyişi konusunda örnekler verir. Uyanık uyku durumu denilen bir konumda yazdıkları ilgiyle karşılanır. Breton, Elouar ve Aragon gibi gerçek üstücü şairlerin Komünist Parti'ye katılmalarıyla o çevreden uzaklaşır. Siyasi tavır almak, sanat açısından aykırı gelmektedir Robert Denos'a. Nazi orduları Paris'i işgal edince, uykudan uyanan Robert Denos, faşizme karşı direnen arkadaşlarının arasına katılır. Şair, Louis Ferdinand Selin ve Pierre Pascal tarafından faşizm düşmanı Yahudi dostu olmakla suçlanır. Joseph Stuna listede Fransız şairin adını okuyunca, açlıktan... Hastalıktan birer iskelete dönen insanlar arasındaki koca gözlüklü bir esir sorar. Robert Denos adlı Fransız şairi tanıyor musunuz? Genç adamın sorusu üzerine yerinden doğrulmaya çalışan Esir, faşizme karşı direndiği için evinin kapısından çıkarken Gestapo tarafından tutuklanmış, Auschwitz ve Hayrat Bahçesi'nin kurulduğu Buchenwald toplama kaplarından sonra Terezine getirilmiştir. Esir, bütün gücünü toplayarak konuşur. Fransız şair O benim. O an Joseph Soutanen'in aklına karşısında içler acısı bir durumda olan şairin 1944 yılında yayımladığı Ustu Çocuklar İçin 30 Türkülü Masal kitabındaki Pelikan adlı şiiri gelir. Bizim Kaptan Jonathan 18'inde olduğu zaman uzak doğuda bir adadan alıp getiriyor bir pelikan derken bizim pelikan bir sabah yumurtluyor kocaman ve tıpatıp aynı olan bir yavru çıkıyor yumurtadan sırası gelince yumurtlayan bu ikinci pelikandan bir yavru daha aman aman bir başka yumurtlayan pekala bu böyle sürer gider uzun zaman yavru çıkmadan önce omlet yapılmazsa yumurtadan daha iyi fransızca bilen hemşire arkadaşı Alena Tesarova'dan yardım isteyen Stun'a Dino'su kurtarmak için çırpınsa da çok geç kalındığını bilmektedir. Her geçen saat ölüme biraz daha yaklaşan şair, kendisini yaşama döndürmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan iki güzel insana özgürlükten, kardeşlikten, ağaçlardan, rüzgardan, okyanuslardan ve şiirden söz eder. 1945 yılının 5 Haziran günü başlayan dostluk 8 Haziran sabahı saat 5'te sona erer. Robert Denos gözlerini yaşama kapadığında hemşire Tesorova'nın getirdiği yaban gülleri de solar. Fransız şairden geriye kalın çerçeveli bir gözlük, şiirler ve şu anlamlı söz kalır. Uzun sözün kısası özgür olmak zorunda kalan şiir değil, şairdir. Terez'in toplama kampını naziler savaşın ilk aylarında Kızıl Haç örgütüne karşı vitrin olarak kullanırlar. Örgüt yetkilileri insanlık dışı uygulamaların örtbas edildiği kampa çağrılarak soykırım iddialarının asılsız olduğuna inandırılmaya çalışılır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanılan toplu cinayetleri örtbas etme işini de 20. yüzyıl sonlarına doğru siyonizme karşı çıkma adına kimi İslamcı çevreler üstlenir. Din tüccarları toplama kaplarında soykırıma yönelik uygulamaların abartıldığını söyleyerek Terezin toplama kampının kapısında Kızıl Haç örgütünü karşılayan faşistlerin yanında yer alırlar. Robert Denos Terezin toplama kampında Pavel Friedman ile karşılaşmış mıdır? Bu sorunun yanıtını elbette veremeyiz. Ama eğer karşılaşmışlar ise, genç bir şair olan ve 29 Eylül-1944 tarihinde öldürülen 23 yaşındaki Friedman Kelebek adlı şiirini okumuştur usta şair Denosa. Sonuncuydu, en sonuncuydu. Öyle parlaktı, ışıltılıydı, göz kamaştıracak kadar sarıydı ki. Belki de güneşin gözyaşlarıydı şarkı söyleyen beyaz bir taşa karşı. O kadar, o kadar sarıydı. Yükseldi yukarıya hafifçe. Biliyorum gitti o. Çünkü bir elveda öpücüğü vermek istedi dünyaya. Yedi haftadır burada yaşıyorum. Kapatılmış olarak bu kampa. Ama burada buldum bu soydaşlarımı. Kara hindibalar çağırıyor beni. Ve bahçedeki beyaz kestane mumlar. Ne ki başka bir kelebek görmedim asla. O kelebek sonuncuydu. Yaşamazlar kelebekler burada. Toplama kampında. Kelebekler bir baharlık yaşamları çok görülerek yakalanıp kurutulurlar koleksiyoncular tarafından. Ama onlar yine de şanslı olanlardır. Uçmanın tadını almışlardır hiç değilse. Kozanın içindeki nice tırtılı daha korkunç bir sombekler. İpek elde etmek isteyen insanoğlu canlı canlı haşlar kozaları. Ölen kelebek adayları suyun üstüne çıktıkça bir kepçe yardımıyla toplanırlar. Ne dersiniz? Altlarında ateş yakılan o kazanlar toplama kampları değil midir kelebeklerin? 29. Öykümüzün adı ise Öldürülen Eşin İntikamı. İnsanın moral ölçülerinin eskiden beri hayvanlara uygulandığına dikkat çeken Lorenz bu konuda uyarır bizleri. Biz hepimiz Aesop'un öykülerinden, Göten'in Rineke adlı tilkisine kadar birçok hayvan öyküsü okumuşuzdur. Bu öykülerde kurt zalim, de kurnaz bir hırsızdır. Geyik masumluğun, güvercin barışın simgesidir. Bütün bunların yanlış olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Bütün bunlar hayvan davranışlarının insanlaştırılmasından başka bir şey değildir. Çünkü bu hayvanların davranışları, Onların yaşam koşullarıyla ilgilidir. Onların başka türlü yaşamalarına olanak yoktur. Lorenz'in bu değerlendirmesine Lafontaine'in şiirlerinde katabiliriz. İnsan gözlemleme olana bulduğu her hayvanın sırtına kendi düşüncesini yükleyerek onu bir ders aracı gibi kullanmıştır. Bir hayvanı tanıtırken de kendi davranışlarına başvurmuştur. Örneğin hayat yayınları tarafından hazırlanan Hayvanlar Ansiklopedisinde Wolverine dünyanın en hırsız, en cüratkar ve en güçlü canlılarından biri olarak tanıtılır. Gilincik ailesinin en iri ve en kurnaz bireyi olarak sunulan bu hayvan hakkında bilgisi olan çok azdır. Tanıtım yazısında Wolverine için katil ve merhametsiz çocukları da kullanılır. Biz de Wolverine'nin yaşadığı yerlere doğru yanımıza Sinan Kutlu'nun Kar Esmeri şiirini alarak yola çıkalım. Kuzey enlemlerinde beyaz yıldız düşleri. Yedi kayıp çocuğun belki bin yıldan beri öyküsü anlatılır ormacı köylerinde. Yaşlı kar ormanları meşe gürgen ve kayın sonsuz bir ağırtıda demlerini tüketir. Sen bu akçıl yazgıda bir aykırı söylence ve düşman kadar kara kapkara bir lekesin kar esmeri volverin. Pek çoğumuz bir volverinle karşılaşmamış olsak da bir Eskimo fotoğrafında kürkünü görmüşüzdür. Isı sıfırın altında 50-55 dereceye düse de keçeleşmeyen ve donmayan bir kürke sahip olan volverinin en acımasız katili bu yüzden insandır. Eskimolar bu özelliği bildiklerinden başlıklarının kenarlarına, kabanlarının kol ağızlarına, yani vücut neminin dışarı süzüldüğü yerlere, Volverin kürkü takarlar. Birçok insan adını bile bilmediği bu hayvanı ne gariptir ki Sinan Kutlu'nun şiirinde tanır. Okumaya devam edelim. Kimseler bilmez seni, o beyaz ülkelerde yaşayanlar dışında. Adına onulmaz nefretler, korkular eşlik eder. Seni görüp sağ kalan, kendini şanslı sayan, bir avcı gün batımı döner kulübesine, bire bin katarak gece boyu anlatır. Yedi çocuktan birini görmüştür ellerinde. Adı Al ya da Yeşil, karanlık bir tepede. Orada bütün suçlar dönüp sana ulaşır. Kötü düşler bile yalnız sana yüklenir. Wolverine hızlı koşamasa da sinsice takip eder avını. Bir ağaç ya da kayanın üstüne çıkarak avının üstüne atlar. Wolverine'in dişlerine karşı bir ayı, hatta bir puma bile direnemez. Öldürdüğü bir hayvanın başında. Karnını doyuran bir kurt ya da dağ aslanı, wolverinin pençesi ve dişleriyle karşılaşmaktansa avını ona bırakıp uzaklaşmayı tercih eder. Sinan Kutlu da yiyecek stoklarını üstlerine pisleyerek başka hayvanlardan koruyan wolverine ilgili anskobatik bilgilere yer veriş yerinde der ki, dünyanın en cüretkar, en güçlü hayvanlarından biridir. Kuzey ülkelerinin bu 120 santim uzunluğundaki tüylü hayvanını bilenler azdır. Ayı, kurt ve dağ aslanı bile onu gördüklerinde derhal sığınak ararlar. Wolverine mutlaka kazanmak için dövüşür. Merhamet dilenmez ve korku nedir bilmez. Avcılar ondan nefret ederler. Çünkü kürkü ya da zevk için avlanan bu hayvan, postunu pahalıya sattığı gibi, öldürülen eşinin intikamı için avcı kulübelerini bile basar. Her yerde suyu hızla tükenmektedir. Kar körlüğü çektiği için. Ellerini bir insan gibi gözlerine siper ederek ileriye bakan Wolverine'in soyu giderek tükeniyor. Gün gelecek, son Wolverine de bir daha açılmamacısına kapatacak göz kapaklarını. Ama sona yakının Haldarpaşa Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Sinan Kutlu'nun "Işık Sapağı" adlı kitabına ulaşanlar şiirimizdeki tek Wolverine karşılaşabilirler. Avcılar sana düşman, belki de hakları var. Ama ben seni uzak. Çok uzak düşlerime, tükenen soylarıma, sahte düşmanlıklara, onurlu ama yalnız ölenlere benzettim. Devlerin kuşattığı o küçük umudumu, yeniledim bir daha ve adadım kendimi soyumun yazgısına. Sonsuza dek bekledim sonunda. Sevdim seni, Wolverine Karesmeri. Otuzuncu öykümüzün adı İstanbul Gergadanı. Benjamin Lösage yalnızca uzun yıllar peşinde olduğu el yazması defteri değil, gönlünün sultanını da bulur. Defter, Ömer Hayyam'ın rubayları, parmağına evlilik yüzünü taktığı kadın ise İran şahının torunudur. Araştırmacı Lösage'ın Amerika'ya gitmek üzere karısı Şirin, ve sayfaları ünlü şair Hayyam'ın el yazısı şiirleriyle dolu defterle bindiği gemi 12 Nisan 1912'de ayrılır Southampton limanından. O günlerde dev bir buz parçası Losage'ın da yolcuları arasında olduğu Titanik'le buluşacağı yere doğru ağır ağır ilerlemektedir. Kutuptan kopan Iceberg'in görevi Ömer Hayyam'ın şiir defterini bir daha insanoğlunun eline hiç geçmemek üzere Atlas Okyanusu Kütüphanesi'nin raflarına koymaktır. Güney Kutbı'na yakın sularda seyreden bir gemi, 1924 yılının 16 Ocak günü kütüphaneye dönüşmüştür. Nasıl mı? Buzlara saplanan geminin yolcuları, kaptanın, ''Yeni kömür aldık, erzak zaten 3-4 hafta yetecek kadar var.'' sözleriyle rahatlayıp kitap okumaya başlarlar. Yolculardan biri, kamarot'un Napolyon'un, Leipzig önündeki muhaberatını, kaptanın Oscar Wilde'ın Salome'sini, birinci makinistin polisiye bir romanı, mürettebattan çoğu denizcinin Tolstoy'un kitaplarını okuduğunu görünce şaşırır. Schwanhild adlı geminin ateşçilerinin elinde de Marx ve Engels'in komünizm programı vardır. Şaşkın yolcu şunları yazar günlüğüne o gün. Schwanhild, Schwanhild. Ben seni Danzig'den Kopenhag'a beni götürecek vapur zannetmiştim. Meğer sen denizi ortasında bir okuma salonu imişsin. 1959 yılında da aynı sularda bir buz kıran, buzlar arasında sıkışıp kalan bir geminin önünde yol açmaktadır. Yolculardan biri, paltosunun yakası kalkık olarak oturduğu güvertede eldivenlerini bir anlık çıkarıp şu dizelerle başlayan bir şiir yazmaktadır önde buz kıran vapurumuz peşi sıra sarsılarak baktım kameramın lumbarından, deniz donmuş kaskatı ak İstanbulluyum, denizin tuzlu sıcak kıyısında büyüdüm kuzey denizinde birbirinden 25 yıl arayla buzlar arasında sıkışıp kalan her iki yolcu da Türk sinemasının önde gelen isimlerindendir ilki Muhsin Ertuğrul ikincisi ise onun birçok filminin senaryosunu yazan Mümtaz Osmandır. Ama siz Mümtaz Osman'ı gerçek adıyla Nazım Hikmet olarak tanırsınız. Her ne kadar Nazım İstanbul kıyılarını sıcak olarak tanıtsa da Boğaz'ın kimi zamanlar Karadeniz'den gelen buz parçalarıyla kapandığı bilinir. Bu doğa olayının en yoğun olarak yaşandığı tarih 1621 yılının Ocak ayıdır. Bostanzade Yahya Efendi Fi Beyani Vakayi Sultan Adlı eserinde Ocak sonu, Şubat başlarında Haliç ve Boğaz'ın buzlarla kapandığını şöyle anlatır. Üsküdar ve Beşiktaş arası kara gibi olup adamlar gezip Üsküdar'dan İstanbul'a yürüyerek gelirler idi. Tarihçi Naima da İncimadı Halici Konstantinye başlığı altında İstanbullular için eğlence kaynağına dönüşen bu ilginç doğa olayını anlatırken 15 gün hiç durmadan kar yağdığını belirtir. Dönemin şairlerinden Neşati, ''Bemedet dondu 1030'da soğuktan derya, Üsküdar ile İstanbul arası dondu kamu.'' Haşimi Çelebi de, ''Yol oldu Üsküdar'a 1030'da Akdeniz dondu.'' dizeleriyle buzları günümüze kadar taşımışlardır. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte buzların başına neler geldiğini biliyoruz. İyi de Pablo Neruda'nın şu sorusuna yanıt verilebilir mi? Daha ne kadar yaşar bir gergedan, yumuşamak zorunda kaldığında batan bir gemi boğazı kapatan buzlar derken şimdi de gergedan. şaşırdınız değil mi? Kitabın bu yazısında gergadanın boynuzunu konular arasında bir dikiş inis gibi kullanmaya kararlıyım. Gergedan, çünkü boğazın buzdala kapandığı 1621'den iki yıl önce 29 Eylül günü Ömer Hayyam'ın el yazması şiirleri ve Kocası Lösaj'la birlikte Atlas okyanusuna gömülen Şirin'in atalarından İran Şahı Abbas'ın elçisi Yadigar Ali, dönemin padişahı ikinci Osman'a armanlar sunmuştur ki aramanlar arasında bir de gergedan vardır. En soğuk kışlardan birinin yaşandığı 1621 yılında İstanbul gergedanının yaşıyor olması olasılığı yüksektir. Neruda'nın sorusuna yanıt veremediğimiz gibi, Sıcak iklim hayvanı olan gergadan için soracağımız sus sorunun karşısında da suskunluğumuzu bozamayız. Daha ne kadar yaşar bir gergadan, boğaz suları donmaya başladığında. İstanbul gergadanı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bilinen yalnızca gergadanın ikinci Osman'a 100 yük, ipek, 4 fil ve pek çok değerli eşya ile birlikte sunulduğudur. Osmanlı döneminde Bizanslılar'dan kalan bazı binalar hayvan barınağı olarak kullanılmıştır. Bizans sarayına zürafa gibi padişaha arman edilen hayvanların konulduğunu yazmıştık. Filler de Bizans yapılarında yer bulurlar kendilerine. Bunlar arasında günümüze dek ulaşanlardan biri Bakırköy'deki fil damıdır. İstanbul'daki dört açık sarnıştan biri olan bu dev yapıda saraya ait filler koruma altına alınmıştır. Gergadan, armal edilen diğer birçok hayvan gibi bir zamanlar Bizans krallarının saltanat sürdüğü saraya mı konduğu yoksa Topkapı Sarayının dış bahçesi olan Gülhane'de bir yer mi buldu kendine bilemiyoruz. Lisbon, Gergadan hakkında biraz daha fazla bilgiye sahibiz. Guşerat Kralı Sultan II. Muzaffer'in Dom Manuel'e armağan ettiği Gergadan, 1515 yılının 20 Mayıs günü Lisbon limanına yanaşan Nostra Senora da Ajuda adlı gemiden karaya çıkar. Portekizlilerin başına üşüştüğü gergedan bir yıl sonra papaya sunulmak üzere gemiye bindirilir yeniden. 1516 yılının Ocak ayında yola koyulan gemi büyük bir fırtınaya yakalanır. Akdeniz'de batan gemi nice insana ve gergedana mezar olur. Dönemin ünlü ressamlarından Dürer'in Lisbon'daki bir arkadaşının gönderdiği taslak çizimlere bakarak Lizbon Gergedan'ının resmini yaptığını da yazımızın boynuzuna asmış olalım. Fellini 1983 yılında çektiği Ve Gemi Gidiyor adlı filminden sonra yakasını bir daha hiç bırakmayacak olan şu soruyla karşılaşır: Neden Gergedan? Filmin son sahnesinde başrol oyuncusu Fred Jones batan bir gemiden indirilen filika ile denizin ortasında kürek çekerken görülür. Jones yalnız değildir. Geminin ambarında bulunan Fellini'nin deyişiyle aşk acısı çeken gergadan da filikadadır. İtalyan yönetmenin vatan gemiden gergadanı kurtararak Akdeniz'de boğulan Lisbon Gergedan'ına bir gönderme yapıp yapmadığını da bilmiyoruz. Ünlü yönetmen Ben Fellini adlı yaşamını bir filmlerini anlattığı kitabın sayfalarında Bilgi sunmaz bizlere bu konuda. Yazının başında titanik vardı. Sonunda da vatan gemiden kurtulan bir gergedan olsun. Ve geldik İstanbul'da bir zürafa adlı kitabımızın son öyküsüne. 31. ve son öykümüzün başlığı Vaşoe. Ernest Hemingway için Ölü bir aslan gibidir, bitmiş her kitap. Yıllar öncesinde de İstanbullu kadınlar gömleklerin yaka ve kollarına zürafa denilen bir çeşit oya yaparlardı. Biz de geldik konuları sayfalarına bir zürafa gibi işlediğimiz İstanbul'da bir zürafadı kitabımızın son nefesine. Okuyacağınız Vaşue kim midir? Merakınızı gidermek üzere Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 261 nolu yayınını elimize alalım. Bu kitabın sayfalarında Vashow'yu size tanıtacak bir yazı bulacağınızı sanırsanız aldanırsınız. Elimizde tuttuğumuz bu son derece değerli kitabın kapağında şu ad okunur. Yurda sokulması ve elden ele geçmesi yasak yayınlar. Hayır, Vashow'e Türkiye'de yasaklanan binlerce kitaptan birinin adı değildir. Siz iyisi mi merakınızı biraz erteleyin de Elinizde tuttuğunuz ve PTT tarafından yayınlanan kitabın değerini bilin. Neden mi? Çünkü yurda sokulması ve elden ele geçmesi yasaklanan yayın adlarının sayfalarını doldurduğu bu kitap da yasaklanmıştır. İstanbul'da yasaklanan hayvan yalnızca sokak köpeği olmamıştır. Kuzey Afrika'nın imparatorluk sınırlarına katılmasından sonra kente getirilen ve zenginler arasında bir süs oyuncağına dönüşen maymunlar da yasaklardan paylarına düşeni fazlasıyla almışlardır. Halk arasında yaygınlaşan maymun sevgisine düşman olan 3. Murat'ın imamı ve sonradan Rumeli kazaskeri görevine atanan Molla Abdülkerim Efendidir. Nefretinden dolayı keş imam olarak anılan Abdülkerim Efendi zamanında İstanbul'da neredeyse dallarına bir maymun asılmayan ağaç kalmamıştır. İri yapılı maymunlar için Özel idam sehpaları bile hazırlatan maymunkeş imam, atıyla İstanbul'u gezer, zavallı hayvanların iplerini bizzat kendi elleriyle çekerdi. Molla Abdülkerim Efendi kendisinden yıllar sonra Darwin adlı bir bilginin insanın maymundan geldiği düşüncesini ortaya atacağını herhalde sezmiş olacak ki doğadaki tüm maymunları idam etmeye yeltenmiş ama ömrü bu katliama yeterli olmamıştır. Oysa. Osmanlı donanmasının Akdeniz'de kurduğu egemenlikte büyük payı vardır maymunların. Özellikle 2. Beyazıt'tan sonra maymunların uzağı daha iyi görmedeki başarılardan faydalanılmak amacıyla onları birer dürbin gibi kullanma yoluna gidilmiştir. Gelibolu ve İstanbul'daki tersanelerde özel bir eğitimden geçirilen maymunlar, görev yaptıkları gemilerin direklerinde gözlerini ufuktan ayırmaz ve bir gemi gördüklerinde aşağıya haber verirlerdi. Sizi bilmem ama benim etkisinde kaldığım ve unutamadığım filmlerin ilk sırasında maymunlar cehennemden kaçış yer alır. Film bir uzay aracıyla maymunların yaşadığı gezegene düşen bir grup insanın kurtulma çabasını anlatır. Maymunlar konuşabilen zeki yaratıklardır ve insanlara kendilerine davrandıkları gibi davranmaktadırlar. Son sahnede maymunların elinde kobay olmaktan kurtulan bir insanı deniz kıyısında atıyla yol alırken görürüz. Adam birden duraksar ve dizleri üstüne çökerek ağlamaya başlar. Karşısında omuzlarına kadar kumsala gömülü New York limanı girişindeki ünlü özgürlük anıtı durmaktadır. Son yazımıza adını veren Rochelle'de eğitilen bir şampanzenin adıdır. 21 Haziran 1966'da Alan ve Beatrice Gardner adlı bilim insanları tarafından 14 aylıkken satın alınan Washoe'nun apayrı bir önemi vardır. Washoe, insanın doğadaki tek düşünen hayvan olduğu efsanesini yıkan şempanzedir. Gardner çifti evlerinin bahçesinde baktıkları Washoe'ya dilsizlerin el işaretlerini öğretir ilk önce. Şempanzenin yanındayken kendi aralarında hiç konuşmamayı kararlaştırırlar. Bilimsel çalışmalarında bir şampanze 15 gün boyunca içinden gelir de bir kelimeyi günde en az bir kere kullanırsa o kelimeyi öğrenmiş kabul edilir. Washoe 22 aylıkken 34, 40 aylıkken 92 kelime öğrenir. İlk öğrendiği kelime ise more yani daha fazladır. Sözcük dağarcığı genişleyen Washoe, adını bilmediği eşyalara at koymaya başlar. Buzdolabını bilmemektedir örneğin, ama dağarcığındaki sözcüklerle onu şöyle tanımlar: aç, ye, iç. 1970 yılında Gardner çiftine verilen maddi destek bittiğinde Washoe 130 sözcük bilmektedir. Hayvanat bahçesine konulma ve pek çok şampansenin neden olan Bilimsel deneylerde kullanılma riskine karşı Gartner çifti, Oklahoma Üniversitesi'nde ders verdikleri yıllarda öğrencileri olan Roger ve Debbie Foster'a teslim ederler Vachoe'yu. 15 şempanzelik bir gruba katılan Vachoe, yeni arkadaşlarının işaret dilini bilmediklerini gördüğünde onlara şöyle seslenir. "Pis maymun. Vachoe'ya pis sözcüğü kirli anlamında öğretilmiştir. Oysa Vaşoe bu sözcüğü hakaret anlamında kullanıyordu. Bu şaşırtıcı gelişme ve Vaşoe'un diğer şempanzelere öğrendiklerini anlatma çabası, insanlara özgü sanılan zekanın maymunlarda da var olduğu gerçeğini gözler önüne serer. İki çocuğu olur Vaşoe'nun. Ne yazık ki ikisi de yaşamaz. İkinci çocuğu doğar doğmaz öldüğünden gösterilmez Vaşoe'ye. Ölüm haberini vermek üzere yanına gelen insanlara şunları söyler. Bebek, tut, tut. Karşısındakilerin bakışlarından her şeyi anlayan Vaşio, o öldü, o bitti der ve çekildiği köşede oturarak başını öne eğer. Bilim otoriteleri Vaşio'nun zeka sahibi olduğunu kabul etmek istemezler. Çünkü kanunlara göre zeki, düşünebilen canlılar üzerinde deney yapılamaz. Bilim deneylerinde kullanılan canlılar arasında maymunlar geniş bir yer tutmaktadır. Bu doğal kaynağı kaybetmek istemeyenler, Washoe'nun zekasını görmemezlikten gelirler. Washoe ise kendisine getirilen 10 aylık şampanzeyi önce reddeder, aradan birkaç gün geçtikten sonra benim bebek diyerek sarılır. Washoe'nun bebeği, annesi Bilimsel deneylerde ölen bir şempanzedir. Evet sevgili dinleyici okurum Sizlere İstanbul'da Bir Zürafa adlı kitabımı okudum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Son sözümüz şu olsun. Sürpçilisan ettiysek affola.